Kaç parça eşyadan başka bir şey bırakmamıştı. Kasım evlenme çağına gelince hali vakti yerinde dükkanı, bağı, bahçesi olan zengin bir kadınla evlendi. Ali Baba ise kendinden daha yoksul bir kızla evlenmek zorunda kaldı. Hayatını kazanmak için de odunculuk yapmaya başladı. Ali Baba bir gün her zamanki gibi şehrin yakınında bulunan bir ormanda odun keserken... Uzaktan birkaç atlının tozu dumana katarak kendisinin bulunduğu tarafa doğru geldiğini gördü. Canını kurtarmak için eşeğini bir ağacın arkasına bağladı. Kendisi de sık yapraklı bir ağaca tırmanıp saklandı. Çok geçmeden kırk haramilerden başkası olmayan bu atlılar, Ali Baba'nın bulunduğu ağacın yakınına geldiler. Tepeden tırnağa silahlı ve korkunç suratlı olan haramiler, birer birer atlarından indiler ve atları da, Ali Baba'nın bulunduğu ağaca bağladılar. Bütün bunları ağacın tepesinden seyreden Ali Baba'nın korkudan soluğu kesilmişti. Haramiler atlarının üzerinde bulunan torbaları aşağı indirirken, reisleri olan iri yarı birisi biraz ileride bulunan büyük bir kayanın yanına yaklaştı. Ortalığı inleten bir sesle, ''Açıl susam açıl!'' diye bağırdı. Biraz sonra kaya çatırdayarak ikiye ayrıldı. Bunu ağacın üstünden seyreden Ali Baba'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Haramilerin ne yapacaklarını merak ediyor, bütün yaptıklarını dikkatle izliyordu. Kırk haramiler birer birer ellerindeki ağır torbalarla açılan delikten içeri girmeye başladılar. En son reisleri de girince arkasından kaya kapandı ve eski halini aldı. Ali Baba yere inip kaçmayı ve canını kurtarmayı tasarladı fakat Kapının her an açılabileceğini düşünerek bu fikrinden vazgeçti. Beklemeye başladı. Çok geçmeden haramiler tekrar açılan kapıdan dışarı çıktılar. Reisleri, kapan susam kapan dedi ve kapı kapandı. Daha sonra haramiler de atlarına binerek oradan uzaklaştılar. Tanyer'i ağarmaktaydı. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda kaldığı yerden anlatmaya başladı. 423. Gece Kırk karamilerin hemen geri dönmeyeceklerine kanaat getiren Ali Baba, büyük bir heyecan ve sevinçle ağaçtan indi. Kayanın bulunduğu tarafa giderek tıpkı haramilerin reisi gibi seslendi. Açıl susam açıl. Ali Baba bu sözleri söyler söylemez Kaya ikiye ayrıldı. Oduncu hemen içeri daldı. Mağaranın içi oldukça karanlıktı. Etrafta bulunan mücevherler göz kamaştırıyordu. Ali Baba, girdiği mağaranın içinde çok zengin ve benzersiz bir hazinenin bulunduğunu anladı. Bir süre çeşit çeşit mücevherlere, süs eşyalarına ve yığın yığın altınlara baktıktan sonra, vakit kaybetmeden ceplerine ve orada bulduğu torbalara eline geçen mücevherleri ve altınları doldurdu. Sonra bunları sırtlayıp kapıya doğru yürüdü. Fakat kapı kapanmıştı. Ali Baba reisin söylediği sihirli kelimeyi tekrarladı. Açıl susam açıl. Kaya açıldı ve Ali Baba sonsuz bir sevinç içinde taşıdığı torbalarla dışarı çıktı. Onları eşeğine yükleyerek şehre doğru yola koyuldu. Eve varınca karısının yardımıyla torbaları boşalttı. Kadın kocasının bu defineyi nereden bulduğunu sordu. Ali Baba ona başından geçenleri olduğu gibi anlattı. Sonra, ''Aman karıcım, bunu kimseye söyleme. Allah bize bu kısmeti verdi. Şımarmadan, el aleme caka rahat rahat yaşayalım.'' dedi. 424. Gece Ali Baba'nın karısı kimseye bir şey söylemeyeceğine söz verdikten sonra, ''Peki kocacım.'' dedi, ''Bu serveti nerede saklayacağız?'' Ali Baba cevap verdi, ''Bahçede bir çukur kazıp gömeriz.'' ''Gerektikçe azar azar çıkarır. Komşulara ve akrabalara çaktırmadan harcarız. Bu sırrı ikimizden başkası bilmemeli. Yoksa başımız derde girer.'' Kadın sözünü kesti. ''Fakat ben bu altınların ve mücevherlerin ne kadar ettiğini bilmek istiyorum.'' Ali baba kızdı. ''Canım ne kadar ettiğini öğrenip de ne yapacaksın? Bunlar bize ölünceye kadar yeter. Çocuklarımıza da bol bol kalır.'' Kadın inatçıydı. Hiç olmazsa ağırlığının ne kadar olduğunu öğrenmek istediğini söyleyince Ali Baba, ''Peki ne istersen yap, yalnız kimse duymasın.'' demekten başka bir çare bulamadı. Kadın evinde terazi olmadığı için hemen Kasım'ın karısının yanına giderek eltisinden terazilerini istedi. Eltisi kıskanç bir kadındı. Ali Baba'nın fakir olduğunu bildiği için teraziyle ne tartacaklarını merak etti. Tarttıkları şey teraziye yapışsın diye... Kefelerden birinin altına biraz bal sürdü. Ali babanın karısı teraziyi alarak eve gitti. Altınları ve mücevherleri tarttı. Sonra kefenin birinin altına yapışan altının farkına varmadan onu götürüp geri verdi. Kefenin dibindeki altını görünce Kasım'ın karısının kıskançlık damarı kabardı. Yüzü sarardı. Akşam kocası eve gelince Hani sen benim kardeşim Ali fakirdir diyordun. Oysa o senden daha zengin. ''O kadar altınları var ki taneyle sayamıyorlar da teraziyle tartıyorlar.'' dedi. 425. Gece Kasım önce buna inanmak istemedi. Fakat kadın ona terazinin kefesini gösterince şaşırmaktan kendini alamadı. Hemen kardeşinin evine gitti. Onunla şuradan buradan konuştuktan sonra kardeşine bu ani zenginliğinin nedenini sordu. Ali Baba önce inkar etmek istedi fakat... Kardeşinin sırrını öğrendiğini anlayınca kır karamilerle olan macerasını anlattı ve o mağaraya girebilmesi için söyleyeceği sihirli kelimeyi öğretti. Var, sen de zengin ol. Yalnız bu sırrı kimseye söyleme ve sihirli kelimeyi de unutma, dedi. Ertesi gün Kasım yanına birkaç katır alarak Ali Baba'nın dediği yere gitti. Kayanın önünde durarak açıl susam açıl diye bağırdı. Biraz sonra kapı açıldı. Kasım içeri girdi. Mağaranın içinde bulunan altınlara ve mücevherlere bir süre hayran hayran baktı. Sonra getirdiği torbalara yükte hafif, pahada ağır ne kadar mücevher varsa doldurdu. Tam çıkacağı sırada kapının açılması için söylenmesi gereken lafı unutmasın mı? Arpa, buğday, çavdar, yulaf aklına gelen bütün tahıların adını saydı. Fakat bir türlü susam kelimesi aklına gelmedi ve içeride kaldı. 426. Gece Öğlene kadar kırk haramiler mağaralarına geldiler. Reisleri kapıda katırların beklediğini görünce, içeride sırlarını öğrenen birisinin bulunduğunu tahmin etti. Kılıcını çekti ve açıl susam açıl diyerek aralanan kapıdan içeri daldı. Kasım kapının açıldığını görünce sevindi. Kendini dışarı atmak istedi. Fakat haramilerin keskin kılıçlarıyla karşılaşınca cansız bedeni yere serildi. Kür karamiler bu yabancı adamın mağaraya başka bir yerden girdiğini zannederek acaba bu mağarada bizim bilmediğimiz başka bir kapı mı var diye her tarafı aradılar. Bulamayınca memnun oldular. Sonra Kasım'ın vücudunu ikiye bölerek bir daha buraya girmeye cesaret edenlere ibret olsun diye kayanın üzerine astılar ve yine soyguna veya yağmaya gitmek üzere oradan ayrıldılar. Kasım'ın karısı Kocasının o gece eve dönmediğini görünce doğruca kaynının evine gitti. Kocam dün sabah evden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Git onu ara dedi. Ali baba hemen eşeğine binerek kırkaramilerin mağarasına gitti. Kapıda kardeşinin ölüsünü görünce çok üzüldü. Kardeşinin ölüsünü bir kilim parçasına sardı. Sonra mağaraya girdi. Torbalarına eşeğinin taşıyabileceği kadar altın ve mücevher doldurarak şehre döndü. Altınların bir kısmını evine uğrayıp karısına bıraktı. Bir kısmını da kardeşinin ölüsüyle beraber yengesinin evine götürdü. Kardeşinin açık göz ve becerikli bir cariyesi vardı. Adı Ayşe'ydi. Ali baba ona ''Kızım'' dedi. Kardeşim bir felakete uğradı. İşte ölüsünü getirdim. Kimse duymadan onu gömmenin bir çaresine bak. Bu işi yengeme haber ver ve elinden geldiği kadar da onu avutmaya çalış. 427. Gece Ayşe ölüyü hemen gömemeyeceğini söyleyerek onu eve aldı ve hanımına her şeyi anlattı. Kadın çok üzüldü ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ayşe imdadına yetişerek hanımını sakinleştirdi. Dul kalan yengesinin teklifi üzerine Ali Baba ailesiyle beraber onun evine taşındı. Ayşe de ertesi gün... Kasım'ın ikiye bölünmüş ölüsünü birbirine yapıştırmak ve komşuları kuşkulandırmadan cenazeyi kaldırmak istedi. Bu işi o civarda bulunan Mustafa adında bir eskiciye havale etmeyi düşündü. Hemen giyinerek onun dükkanına gitti. Eskicinin eline bir altın sıkıştırarak ''Mustafa amca'' dedi. ''Benim görülecek önemli ve gizli bir işim var. Şimdi senin gözlerini bağlayıp bir yere götüreceğim.'' Orada dediğim işi yapacaksın. Dönüşte sana bu verdiğimden başka bir altın daha vereceğim. Haftada ancak bir altın kazanan eskici işin ne olduğunu sormadan bu teklifi kabul etti. Ayşe bir mendille onun gözlerini bağladı ve elinden tutup evlerine götürerek ölünün bulunduğu odaya soktu. Orada gözlerini açıp, Mustafa amca ikiye bölünmüş olan bu ölüyü birbirine dikeceksin. Yapacağın iş bundan ibarettir, dedi. 428. Gece Eskici hemen işe başladı. Cesedi dikip bitirdikten sonra Ayşe ona bir altın daha verdi ve gözlerini bağlayıp onu dükkanına geri götürdü. Becerikli cariye eskiciyi bıraktıktan sonra marangoza bir tabut yaptırıp eve gönderdi. Orada efendisinin cesedini yıkattırıp tabuta koydular. Eceliyle ölmüş gibi cenazesini kaldırıp mezarlığa gönderdiler. Bir süre sonra da Ali Baba'nın açık göz ve çalışkan oğlu, Amcası Kasım'ın dükkanını idare etmeye başladı. Biz gelelim kırk haramilere. Haramiler mağaralarına dönüp de kapının önünde Kasım'ın ölüsünü göremeyince telaşa düştüler. Hazinelerini gözden geçirdiler. Birkaç torba altının ve mücevherin yok olduğunu gördüler. Mağaraya yabancı bir adamın geldiğini anladılar tabii. Reisleri bu meçhul adamı bulmak için arkadaşlarını çeşitli şehirlere gönderdi. Bunların çoğu bir sonuç alamadan geri döndü. Biri de satıcı kılığına girerek hazinelerini keşfeden adamı aramaya başladı. Bir gün daha güneş doğmadan şehirde gezinirken o sırada dükkanını açmış olan eskici Mustafa'yı gördü ve hemen yanına gitti. Ortalık daha karanlık olduğu halde çalışan bu ihtiyar adamın yanına sokuldu ve yakınlık gösterdi. Bir süre sohbet ettikten sonra sordu. ''Amca, bu karanlıkta nasıl çalışıyorsun? İhtiyar olmana rağmen gözlerin iğneyi nasıl görüyor?'' 429. Gece Saf bir adam olan Mustafa göğsünü kabartarak ''İhtiyarlığıma bakma evlat'' dedi. ''Ben nice gençleri cebimden çıkarırım. Geçenlerde buradan daha karanlık bir odada iki parça olmuş bir ölüyü öyle güzel diktim ki.'' Kurnaz Harami eskicinin bu sözünü anlamazlıktan gelerek ''Ölüye kefen mi diktin?'' diye sordu. Eskici anlattı. ''Hayır, ölüyü diktim. Sana anlatırdım ama bu bir sırdır. Kimseye anlatmayacağıma söz verdim. Harami elde ettiği ipucunu kaçırmamak için cebinden bir altın çıkararak ihtiyar eskiciye uzattı. Ben böyle garip şeylere meraklıyımdır. Bu altını al, benden sana hediye olsun. Yalnız bu gittiğin yeri bana söyle, dedi. Eskici başını salladı. Teşekkür ederim. Fakat ben gittiğim yeri bilmiyorum. Gözüm kapalı olarak gittim. Beni götüren genç kız gözlerimi bir mendille kapatmıştı. Elimden tutarak götürdü. 430. gece Harami cebinden bir altın daha çıkararak eskiciye uzattı. Al, bu da benden sana hediye olsun. Sen çok garip şeyler anlatıyorsun. Şimdi ben de senin gözlerini bağlayacağım ve geçen sefer gittiğin yere doğru yürüyeceğiz. Ne kadar yürümüş olduğunu elbette kestirirsin. Tahminen duracağın yer gittiğiniz ev olacaktır. Eskici cebine yerleştirdiği paraların hatrı için bu teklifi kabul etti. Harami onun gözlerini bağladı ve elinden tutup yürümeye başladı. Sonunda eskici Kasım'ın evinin önünde durdu. Harami evi unutmamak için yanında bulunan bir tebeşirle evin kapısının üzerine bir işaret koydu. Sonra eskiciye dükkanına kadar arkadaşlık etti. Oradan da atına binerek arkadaşlarının yanına döndü. O gün Ayşe Öte bir almak için evden çıkarken sokak kapısının üzerindeki işareti gördü. Evlerinin kötü niyetli bir adam tarafından mimlendiğini tahmin ederek eline bir tebeşir aldı ve o sokaktaki bütün evlere aynı işaretten koydu. Biz yine gelelim haramileri. Aradıkları adamın izini bulan harami bu başarısını arkadaşlarına ballandıra ballandıra anlattı ve düşmanlarını işaretlediği evde mutlaka bulacaklarını söyledi. Bunun üzerine haramilerin reisi arkadaşlarına silahlanıp şehre ayrı ayrı inmelerini ve işaret konulan evin önünde toplanıp orayı basmalarını emretti. 431. Gece Haramiler reislerinin emirlerini yerine getirdiler. Fakat bütün evlerin üzerine aynı işaretin konulmuş olduğunu görünce şaşırdılar ve arkadaşlarının kendileriyle dalga geçtiğini zannederek hemen orada kafasını uçurdular. Başka bir arkadaşlarını da Eskicinin yanına gönderdiler. İkinci haramide Mustafa'yı kandırıp evi öğrendi. Oraya küçük bir işaret koyup mağaraya döndü. Ayşe o işareti de görmüştü. Geçen sefer yaptığı gibi mahallenin bütün evlerine aynı işareti çizdi. Haramiler bu sefer de şaşırdılar. Reislerinin yanına gidip meseleyi anlattılar. Buna fena halde canı sıkılan reis ikinci haraminin de kellesini uçurttu. Sonra bu işi kendisi halletmeye karar verdi. Kılık değiştirerek şehre indi. Yine eskicinin sayesinde evi buldu. Üzerine kimsenin göremeyeceği küçük bir işaret koyup oradan ayrıldı. Ayşe bu sefer haramilerin reisinin koyduğu işaretin farkına varamamıştı. Reis mağaraya dönünce arkadaşlarını topladı. Bu sefer faka basmayacağız. Düşmanımızı yakaladık demektir. Ondan intikamımızı alacağız diyerek 18 katır hazırlamalarını ve her hayvana 2 büyük küp yerleştirmelerini, bu küplerden birisine yağ koymalarını, öbürünün içine de kendilerinin girip saklanmalarını ve kararlaştırılan parolayı işitir işitmez her birisinin saklandığı küpten çıkmalarını emretti. 432. Gece 1 saat içinde haramilerin reisinin emri yerine getirildi. Reis, küfelere yerleşmiş adamlarıyla birlikte 18 katırı önüne katarak Bağdat'ın yolunu tuttu. Akşam ezanı okunurken Ali Baba'nın evinin önünde durdu. Kapıyı çaldı. Biraz sonra Ali Baba kapıya geldi. Tüccar kılığına girmiş olan haramilerin reisi, ''Affedersiniz'' dedi. ''Ben taşralı bir yağ tüccarıyım. Şehirde satmak için şu küplerle yağ getirdim. Fakat yolda çok oyalandık. Mahalleli sizin güvenilir ve namuslu bir adam olduğunuzu söyledi. Garibe yardım etmek sevaptır.'' Ali Baba haramilerin reisinin bu sözlerine inandı. Kapıyı ardına kadar açarak ''Buyurun'' dedi. ''Başımla beraber ben iyilik yapmasını seven bir adamım.'' Sonra içeri girerek Ayşe'ye ''Kızım bu gece taşralı bir tüccar misafirimiz var. Ona iyi bir yatak hazırla. Katırlarını da ahıra bağla.'' diye tembih etti. Ve haramilerin reislerini misafir odasına aldı. Beraber yemek yediler. Sonra sohbet etmeye başladılar. Reis Ali Baba'ya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Bir ara Ali Baba, bir iş için kendisini çağıran yengesinin yanına gitti. 433. Gece Yalnız kalan haramilerin reisi, bu fırsattan yararlanarak katırlara yem vereceğini söyleyip aşağı indi. Avluda dizili duran küplerdeki arkadaşlarına, Bu gece sakın uyumayın ve işaretimi bekleyin. Yattığım odanın penceresinden size doğru küçük bir taş fırlattığım zaman, hepiniz birden, küplerin üzerindeki örtüleri atıp dışarı çıkarsınız. Ellerinizde kılıçlarınız hazır bir şekilde beni bekleyin. O zaman ben size ne yapacağınızı söylerim, dedi. Daha sonra yukarı çıkıp kendisi için hazırlanan yatağa girdi ve ev sahiplerinin uyumalarını beklemeye başladı. Ali Baba ise yengesiyle konuştuktan sonra Ayşe'yi çağırdı ve ''Kızım, yarın sabah yıkanacağım. Bana erkenden su ısıt ve de güzel bir çorba hazırla.'' dedi. Sonra da odasına çekildi. Ayşe çorba'nın erkenden hazır olması için mutfağa inerek ateş yaktı ve tencereyi üzerine koydu. O sırada yağ bulamadığı için misafirinin getirdiği küplerden bir parça yağ almaya karar verdi. Küplerden birinin örtüsünü kaldırınca içerden bir ses duyuldu. Çıkayım mı? 434. Gece kurulan tuzan farkına varan hani Ayşe istifini bozmadan sesini kalınlaştırarak cevap verdi. Hayır daha zamanı gelmedi. Sonra küpleri birer birer gözden geçirdi. İçinde yağ bulunan bir küpü büyük bir kazana boşalttı. Ateşin üzerinde iyice kaynattı. Oradan kepçeyle kızgın yağları alıp diğer küplerin içine dökmeye başladı. Böylece haramiler haşlanarak öldüler. Ayşe bu işi başardıktan sonra haramilerin reisinin bulunduğu odaya yakın bir yerde gizlenerek onu gözetlemeye başladı. Haramilerin reisi ev sahiplerinin uyuduklarına kanaat getirince... Yatağından kalktı. Ahıra bakan pencereyi açıp bir taş fırlattı. Bir süre beklediği halde cevap alamayınca daha büyük bir taş attı. Bu sefer de karşılık alamadı. Şüphelenerek aşağı indi ve küplere baktı. Adamlarının ölmüş olduklarını görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Kendisi de arkadaşlarının akıbetine uğramamak için, canını kurtarmak için kaçmaktan başka çare bulamadı. Evin alçak bahçe duvarından atlayarak kaçıp gitti. Onun evden kaçtığını gören Ayşe de büyük bir sevinç içinde yatağına gitti. Ertesi gün yıkanmak için erken kalkan Ali Baba, ahırda bulunan küplerin açılmış olduğunu görünce meraklanarak yanlarına sokuldu. İçlerinde ölü insanlar bulunduğunu hayretle gördü. O sırada kendisine çorba getiren Ayşe'ye şaşkınlık içinde, bu ölüleri yağ küplerinin içine kim koydu diye sordu. 435. Gece Genç kız gülümseyerek cevap verdi. Benim temiz kalpli efendim, şu gördükleriniz düşmanlarımız olan kır karamilerdir. Onlar bizi öldürmeye gelmişlerdi. Fakat Tanrı bizi kurtardı ve onları yok etti. Sonra Ali Baba'ya bütün olup bitenleri anlattı. Ali Baba hayatını kurtaran kıza teşekkür etti. Onu cariyelikten kurtarıp hanım yapacağını söyledi. Ali Baba o gün Ayşe'nin yardımıyla evin bahçesinde büyük bir çukur kazdı haramilerin ölülerini oraya gömdüler. Biz gelelim haramilerin reisine. Tek başına mağarasına dönen haramilerin reisi, birkaç gün uğradığı felaketin korkusundan yerinden kımıldayamadı. Ali Baba'dan ölen arkadaşlarının intikamının nasıl alacağını düşünmeye başladı. Sonunda bir gün zengin bir asizade gibi giyindi. Yanına bolca altın ve mücevher olarak Bağdat'a indi. Orada en iyi ve en kibar sempte, Büyük ve güzel bir konak kiraladı. İyice dayadı döşedi. Cariyeler, uşaklar satın aldı. Yavaş yavaş şehrin zengin ve kibar adamlarıyla tanışarak onlara ziyafet vermeye başladı. Bu arada ticaretle uğraşan Ali Baba'nın oğluyla da tanıştı. Sık sık onu sazlı sözlü içkili ziyafetlere davet ederek kendisiyle dostluğu ilerletti. Kendisini Hacı Hüseyin diye tanıtan bu harami çok geçmeden... Verdiği ziyafetler ve fakirlere yaptığı iyilikler sayesinde bütün şehir halkı tarafından tanındı. Herkes onun kibar ve asil bir adam olduğuna inandı. Bir gün Ali Baba'nın oğlu haramilerin reisini evine bir ziyafete çağırdı. Uzun zamandır böyle bir fırsat kollayan Haydut, artık intikam zamanının geldiğini düşünerek daha genç ve toy olan Ali Baba'nın oğlunu öldürmeye karar verdi. 436. Gece Ali Baba'nın oğlu, babasının yardımıyla evlerinde büyük bir ziyafet hazırlattı. Misafirleri eğlendirmek için Bağdat'ın en meşhur saz ve söz sanatçılarını çağırdı. Yenildi, içildi. Yemekten sonra fasıl başladı. O sırada davetlilere içki dağıtan Ayşe, bunların arasında bulunan ve baş köşede oturan haramilerin reisini tanımakta güçlük çekmedi. Hiç sesini çıkarmadan odasına gitti. Vücudunun bütün güzelliğini ortaya çıkaran, İnce ipekli bir elbise giydi ve bir rakkase gibi birdenbire davetlilerin bulunduğu salona girdi. Herkes bu güzel kıza hayretle bakarken o, sazcılara kıvrak bir hava çalmalarını söyledi. Onlar da hemen kıvrak bir hava çalmaya başladılar. Ayşe, bütün davetlileri hayran bırakan bir ustalıkla oynuyor, bir yılan gibi kıvrularak salondakileri mest ediyordu. Bir ara haramilerin reisinin yanına yaklaştı. Birdenbire üzerine atlayarak avcunda sakladığı kamayı haydutun göğsüne saplayıverdi. Reis can havliyle ayağa fakat bir adım bile atamadan cansız bir halde yere yuvarlandı. Ali Baba ile oğlu Ayşe'nin misafirlerini öldürmesine çok kızdılar ve bunu neden yaptığını sordular. Ayşe herkesin Hacı Hüseyin olarak bildiği eşkıyanın göğsünü açarak haramilerin vücutlarına yaptırdıkları dövmeyi gösterdi ve işte... Kırkaramilerin reisi budur. Buraya sizi öldürmeye gelmişti fakat ben ona bu fırsatı vermedim, dedi. Bundan çok memnun olan Ali Baba, orada bulunan diğer davetlilerin önünde Ayşe'yi azat ettiğini ve oğluyla evlendireceğini söyledi. Birkaç gün sonra Ali Baba'nın oğluyla Ayşe'nin düğünü yapıldı. Ali Baba da kırkaramilerin mağarasında kalan altın ve mücevherleri alıp oğluna ve gelinine hediye etti. Onlar da ömürlerinin sonuna kadar mutlu bir hayat yaşadılar. Tan yeri ağarmaya başlamıştı. Şehrazat, Ali Baba ile Kırk Haramilerin masalı burada bitti," dedi. Fakat Bidur ile Cübeyr'in hikayesi de en az bunun kadar güzeldir. Eğer sağ kalırsam yarın akşam da onu anlatırım." Şehriyar masaldan çok memnun olmuştu. O gecede karısının canını bağışladı. Ertesi gün Şehrazat yeni masalına şöyle başladı: 437. Gece Büdur ile Cübeyr Bir gece Harun Reşid'in can sıkıntısından uykusu kaçtı. Vakit geçirmek ve kederini dağıtmak için yanına cellatı Mesrur'u çağırdı. Uykum kaçtı ve fena halde canım sıkılıyor. Bu gece beni eğlendirecek bir şey bul, dedi. Tatlı uykusundan uyandırılan Mesrur, Efendimiz, dedi. Bir dünya cenneti olan bahçenize ininiz. Üzerinde bülbüller öten dalların arasından doğan ayı seyrediniz. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Harun Reşit oraya gitmek istemediğini söyleyince Mesrur şu teklifte bulundu. Sarayınızda yüzlerce cariye var. Her birisi ayrı bir odada. Bunlara uğrasanız ve birisiyle bir iki laf etseniz içiniz açılır. Halife dudak büktü ve bunlardan bıktığını söyledi. Mesrur biraz düşündükten sonra ''Efendimiz'' dedi. Birçok Nedim'iniz, şairiniz var. Bunları çağırın. Size güzel şiirler söylesinler, fıkralar anlatsınlar. Belki can sıkıntınız geçer. Harun Reşit başını sağladı. Bunlardan da usandım Mesrur. Bu sefer Mesrur dayanamadı ve palazını halifeye uzatarak Efendimiz'i eğlendirmek için bir tek çare kaldı. O da boynumu kesmektir. Buyurun şunu alın da başımı vurun dedi. Halife buna kahkahayla güldü. ''Hadi git bak, Nedimlerimizden kapımızda kim var?'' 438. gece Mesrur dışarı çıktı. Biraz sonra gelerek, ''Kapıda Şamlı Mansuroğlu Ali var efendimiz.'' dedi. Halife onu çağırmasını emretti. Biraz sonra Şamlı Ali geldi. Harun reşidi selamladıktan sonra el pençe divan durdu. Halife ona yer gösterip oturmasını söyledi ve ''Bize yaşanmış hikayelerden anlat da vakit geçirelim.'' dedi. Şamlı Ali bağış üstüne diyerek anlatmaya başladı. Basra valisi bana her yıl bir ikramiye veriyordu. O yıl ikramiyeyi almak için Basra'ya gittim. Oraya vardığım zaman vali ava gitmeye hazırlanıyordu. Selam verip yanına gidince beni de ava davet etti. Yorgun olduğumu söyleyerek özür diledim. Bunun üzerine adamlarına döndü. Gelinceye kadar beni misafirhanede alık alık koymalarına emretti. O gece orada yattım. Ertesi gün valinin bulunmamasından faydalanarak güzelce giyinip sokağa çıktım. Şehrin sokaklarında dolaşmaya başladım. 439. gece Sonunda öyle bir sokağa geldim ki orada yolumu şaşırdım. Üstelik fena halde susamıştım. Önünde bir şadırvan bulunan büyük bir evin önünde durdum. Kapı aralıktı. Kapı kanadının ardındaki perdeyi aralayarak başımı içeri uzattım. Kulağıma tatlı bir ses geldi. Biri gazel söylüyordu. Gidin yare söyleyin, yazık ölecek deyin. Şifa olsun yarama, ölsün demesin ama. Bu güzel sesin sahibini görmek için bir adım daha atarak perdeyi araladım. Kara kaşlı, kara gözlü, son derece güzel bir kızla karşılaştım. Kımıldamama vakit kalmamıştı. Sert bir tavırla, aklaşan saçından utanmıyor musun? Tanımadığın bir eve girip, elin kızlarına ne hakla bakıyorsun diye çıkıştı. Boynumu bükerek "Afedersiniz, ben bu ülkenin yabancısıyım. Çok susadım. Kapınız açık görünce evinize girip su istemeyi düşündüm." diye cevap verdim. 440. gece. Güzel kız sözüme inanmış olacak ki hemen hizmetçilerine bir tas su getirmelerini emretti. Çok geçmeden genç bir hizmetçi altın bir tas içinde mis kokulu bir şerbet getirip bana sundu. Şerbeti içerken bir taraftan da gözücüğüyle Hala karşımda duran o güzel kıza bakıyordum. Şerbeti içip bitirdiğim halde yerimden kımıldamadığımı görünce hadi amca artık git dedi. Gidemiyorum dedim. Çünkü çok üzgünüm. Ah şu feleğin ne acı silleleri var. Güzel kız sözümü kesti. Doğru fakat görünüşe göre hayatından memnun bir adamsın. Felek sana ne yaptı ki ondan şikayet ediyorsun? Şu evin sahibini hatırladım da onun için böyle söyledim. Bu evin sahibini tanıyor muydun? Evet, adı kuyumcu oğlu Mehmet değil mi? Aklımda kaldığına göre onun birkaç oğlu vardı. Çok zengin bir adamdı. Evet, bir de kızı vardır. Adı da Büdur'dur. O kız sen olmayasın? Evet, benim. Kız bunu söyledikten sonra güldü. Bu kadar yeter, hadi güle güle diye beni uğurlamaya kalktı. Gideceğim fakat bir şey daha öğrenmek istiyorum dedim. Seni biraz kederli görüyorum. Bir derdin olmalı. 441. Gece Kız biraz düşündükten sonra Eğer sır saklayan bir adamsan sana derdimi açayım. Yalnız önce senin kim olduğunu öğrenmek isterim deyince adımı açıklamaktan başka çare bulamadım. Ben Şamlı Ali Mansur'um. Halifenin Nedimlerindenim. Kız bunu duyunca ellerime sarıldı ve beni misafir odasına aldı. Rahat bir yere oturduktan sonra Ben bahtsız bir kızım. Beni sevmeyen birisini seviyorum. Ben Şeyban kabilesi emirinin oğlu Cübeyr'e aşığım. Aranızda bir haberleşme ya da buluşma oldu mu? Olmuştu fakat o aşkına sadık kalmadı ve beni bıraktı. Bir gün hizmetçilerimden biri saçlarımı tarıyordu. Güzelliğim kızın hoşuna gitmiş olacak ki, eğilip beni yanaklarımdan öptü. O sırada da Cübeyr içeri giriyordu. Hizmetçi kızın yaptığını kıskanarak, Sevgi de bana ortak olunmasını istemem dedi ve darılarak gitti. O günden beri de buraya ayak basmadı. Bir satır yazı bile göndermedi kızın haline acıdım. Sana yardım edebilir miyim dedim. Ona bir mektup yazacağım, götürüp kendisine ver. Cevabını alabilirsen sana 500 dinar vereceğim. Boş dönersen 100 dinar ayak kirası alırsın. Bu işi yaparsan iyiliğini unutmam. Teklifini kabul edince hizmetçi kıza seslenerek kağıt kalem istedi ve şu satırları yazdı. Sevgilim, bu hicran yeter. Bu vefasızlığı senden beklemezdim. Eğer düşmanlarım benim hakkımda sana kötü laflar söyledilerse inanma. Dünyada peygamberler bile iftiraya uğramışlardır. Cevabını dört gözle bekliyorum. 442. Gece Büdür mektubu imzalayıp kapattıktan sonra bana teslim etti. Ben de onu alıp Cübeyr'in evine gittim. Kendisini bulamadım. Ava gitmişti. Gelinceye kadar bekledim. Geç vakit geldi. Beni iyi karşıladı. Yemeğe alıkoydu. Fakat ben oturmak istemedim. Sebebini sorunca ''Bir görevim var, onu yapmadan yemek yiyemem.'' dedim. Ve kızın mektubunu kendisine verdim. Açıp okudu. Sinirli bir hareketle kağıdı yırtarak ''Bunu yazan kimseye verilecek cevabım yoktur.'' dedi. Ben de bu sözlere sinirlendim ve kalkıp gitmek istedim. Kolumdan tutup oturttu. Gülerek ''Herhalde bunun cevabını alman için sana para teklif etmiştir.'' Merak etme sana o parayı vereceğim dedi ve içinde 600 dinar bulunan bir kese çıkarıp bana verdi. Yemek arasında içki geldi. Bana da bir kadeh sundu ama kabul etmedim. Nedenini sordu. Çalgısız içkinin anlamsız olduğunu söyleyince bana hak verdi. Hemen uçaklarından birine seslendi. Hadi git. Bize şecire öldürür çağır. Gelsin bizi biraz eğlendirsin dedi. Biraz sonra tatlı bakışlı, sıcakkanlı bir cariye geldi. Elinde bir ut vardı. Karşımıza geçip çalmaya ve güzel sesiyle şu şarkıyı okumaya başladı. Aşkın tatlı ve acı şarabından içmeyen, yardan ayrı düşmeyi, kavuşmayı ne bilir? Gönlü sevgiyle dolup kendisinden geçmeyen, yanmayı, yakılmayı, tutuşmayı ne bilir? Ben de güler geçerdim aşıkların haline. Fakat gönül verince bir güzele vuruldum. Anladım ki aşk denen yaramazın eline düşen iflah olmuyor. Ben de öyle vuruldum. Ah ne tatlı geçmişti o buslat geceleri. Kevser şarabı içtim yarimin dudağından. Çözmeden sabah oldu tatlı bilmeceleri. Çıkamadım içine düştüğüm aşk ağından. Felek bizi ayırdı. Kim bilir şimdi nerede? Zaten kime dost olmuş o vefasız nazlı Gönül düşmeye görsün sevgi denilen derde. Yanar ta haşre kadar, yanar ta haşre kadar. Kızın söylediği bu şarkı bitince genç emir acı bir feryat kopararak düşüp bayıldı. Bunu gören kız bana döndü. Bu şarkı söyletmeyi de nereden çıkardınız? Aylar var ki efendimiz çalgısız içki içiyor. Bu hale düşmekten çekiniyordu, dedi. Sonra beni alıp başka bir odaya götürdü. Burada yatağınız hazırlanmıştır, rahat ediniz, dedi. Odaya girip hazırlanan yatağa uzandım. Ertesi gün erken kalkıp doğruca bir durun yanına gittim. Beni görünce... ''İşim olmadı değil mi?'' dedi. 443. Gece Güzel kıza, ''Bunu nereden anladın?'' diye sordum. İçini çekti. ''Orasını söyleyemem. Cübeyr seni misafir etti. 600 dinar verdi. Gece teklifin üzerine içki içtiniz ve saz dinlediniz.'' Cübeyr de, ''Sazende kızın söylediği şarkıyı dinlerken düşüp bayıldı.'' Bir durun bu sözleri beni hayrete düşürmüştü. Bunları sana kim söyledi? Yoksa sen de mi oradaydın?'' dedim. Büdur başını salladı. Hayır, fakat aşıkların gözleri başkalarının göremediklerini görür, dedi. Sonra ellerini havaya kaldırarak, Allah'ım, dedi. Nasıl beni Cübeyr'in aşkıyla sardınsa, onu da benim aşkımla yak. Kalbimdeki sevgiyi onun kalbine doldur. Büdur'un yanında fazla kalmadım. Ayrılıp doğruca valinin yanına gittim. İkramiyemi alıp Bağdat'a döndüm. Ertesi yıl Basra'ya gelince Büdur'un evine uğradım. Kapının önünde hizmetçiler, uşaklar görüp evde olağanüstü bir durum olduğunu anladım. Büdürün başka bir adamla evlendiğini ve eski sevgilisini unuttuğunu sandım. Cübeyr'in evine gittim. Kapı kapalıydı. Önündeki şadırvanlar da bakımsızlıktan yıkılmıştı. Ev sahibinin öldüğünü düşünüp kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. O sırada zenci bir uşak gelip beni kolumdan tuttu. ''Babalık'' dedi. ''Ağzını hayra aç. Bu evin sahibi ölmemiştir.'' Allah onu bin kızın aşkıyla tutuşturdu. O yüzden her şeyi unuttu. Şimdi odasında bir ölü gibi yatıyor. Zenci uşağa yalvardım. Beni efendinin yanına götür. Ben onun yabancısı değilim. Zenci başını salladı. Götüreyim ama kimseyi tanımıyor. Yalnız ona yüksek sesle iki beyt okursan belki sana cevap verir. 444. Gece. Uşak kapıyı açtı ve beni efendisinin yattığı odaya götürdü. Bir sene önce neşeli olan ve hizmetçiler, misafirler kaynayan ev şimdi sessiz bir mezarlığı andırıyordu. Cübeyr'in yatağına yaklaştım. Selam vererek hatrını sordum. Bana cevap vermedi. Yüksek sesle "Bir un aşkını unutmak için neyle avunuyorsun? Aşıksan ağla. Bu gözyaşları seni cennete ulaştıracaktır." dedim. Genç Emir'in gözleri açıldı. Bana bakarak "Hoş geldin Ali Mansur." dedi. İşin şakası kalmadı artık. Sözünü kestim. Bir isteğin varsa yerine getireyim dedim. Cübeyr yatağından doğruldu. Senden bir ricam var. O kıza bir mektup yazacağım. Kendisine götür. Karşılığını getirirsen 500 dinar para vereceğim. 100 dinarda yol parası vereceğim dedi. Sonra hizmetçisine seslenerek kağıt kalem getirtti ve şunları yazdı. Allah aşkına bana acıyınız. Aşkınız beni çılgına çevirdi. Hasta olup yatağa düştüm. Bugüne kadar aşkın önemsiz bir şey olduğunu düşünürdüm. Fakat şimdi onun derinliklerinde yüzüyor. Allah'ın bana vereceği hükmü bekliyorum. Mektubu mühürledikten sonra bana verdi. 445. Gece Büdur'un evine gittim. Kendisine mektubu verdim. Okuduktan sonra güldü. Sırf sana para vermesi için cevap yazıyorum. Dedi ve şunları yazdı. Bir zamanlar bana çektirdiklerini şimdi sen çek. ''Kabahat başlayan derler. Ben seni canından fazla seviyordum. Fakat şimdi sadece unutmak istiyorum.'' Mektubu imzalayıp bana uzatınca, ''Kızım dedim, eğer bu mektubu okursa artık yaşayamaz, ölür. Affetmek büyüklüğün şanındandır.'' Müdür'ün gözleri yaşardı. ''Demek cübeyir o hale düştü.'' dedi. Sonra yazdığı mektubu yırtarak, ona aşkını belirten kısa ve içli bir mektup daha yazıp bana verdi. Gitmeye hazırlanırken... Ali Mansur dedi, ona bu mektubu ver. Bu gece kendisini ziyaret edeceğimi de söyle. İki sevgiliyi barıştırdığım için memnun bir halde sokağa çıktım. Cübeyr'in evine gittim. Genç emir beni görünce canlandı. Kendisine sevgilisinin mektubunu verdim. Okudu, bağrına bastı ve bana dönerek, Allah aşkına söyle, bunu eliyle mi yazdı dedi. Gülümseyerek, elbette eliyle yazdı. Ayaklarıyla yazacak değil ya diye cevap verdim. Daha sözümü bitirmeden ayak sesleri duyduk. Cübeir bir ön sesiyle yerinden fırladı. Sevgilisini odanın kapısının önünde karşılayarak onunla kucaklaştı. İkisini yalnız bırakıp gitmek istedim. Bırakmadılar. Cübeir nikahımıza şahit olmadan seni bırakmayız dedi. Uşağına seslendi ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Aradan bir saat geçmeden bir hocayla bir şahit geldi. Kısa bir törenden sonra Cübeyr ile Büdür'un nikahları kıyıldı. 446. gece Hocayla şahit gittikten sonra ben de gitmeye davrandım. Yine bırakmadılar. Cübeyr bana 3000 bin dinar sayarak ''Bu senin şahitlik, ücretin ve bizi birleştirmek için gösterdiğin çabanın ödülü.'' dedi. Ve o gece kendilerine misafir olmamı rica etti. Hatırını kırmadım. Bana ayrılan odaya girip yattım. Ertesi gün gelin ve damatla beraber kahvaltı ederken Cübeyir'e ''Beni memnun etmek istersen bir dura karşı duyduğun nefretinin kuvvetli bir sevgiye nasıl dönüştüğünü anlat.'' dedim. Cübeyir bağış üstüne diyerek anlatmaya başladı. Bir bahar bayramıydı. Basra halkı bu bayramda kayıklara binip denizde gezinti yapar. Ben de birkaç arkadaşımla beraber bir kayığa binip deniz sefasına çıkmıştım. O sırada yanımızdan... İçinde birbirinden güzel on genç kız bulunan bir sandal geçti. Dikkat ettim. Bir dur, ortalarında bir kraliçe gibi kurulmuş ot çalıyordu. Kayığımızı yaklaştırdık ve onun çaldığı çeşit çeşit ezgileri dinlemeye başladık. Bir ara yanık bir sesle şu şarkıyı söyledi. İçimin harareti ateşten yakıcıdır. Fakat kalbim herkese taş gibi. Ne acıdır. Onun yaratılışına doğrusu şaşıyorum. Erimiş bir vücutta taş yürek taşıyorum. Çok hoşuma giden bu şarkıyı tekrarlamasını rica ettim. Razı olmadı. Bunun üzerine arkadaşlarımdan onu ve yanındaki kızları turuncu yağmuruna tutmalarını istedim. Hemen kayığımızdaki turuncuları kaptığımız gibi onların üzerine atmaya başladık. Sonunda kayıklarının batmasından korkarak atışı durdurduk. İşte bu oyun kalbimdeki duyguları değiştirdi. Bir dura karşı güçlü bir aşk beslemeye başladım. Sonrasını biliyorsun zaten. Hizmetçi kızın yaptığını görünce kıskançlıktan bir daha arayıp sormamaya karar verdim. Fakat daha sonra yaptıklarıma pişman oldum. Mektup yollayıp istediğimi söyledim. Bu defada da Büdür bana kızdı ve benimle görüşmek istemedi. Cübeir'in bu anlattıklarını dinledikten sonra mutluluk dileyerek onlardan ayrılıp Bağdat'a döndüm. 447. Gece Şamlı Ali Mansur'un anlattığı bu gerçek hikaye, Halife Harun Reşid'in çok hoşuna gitti. Can sıkıntısını giderdiği için kendisine ikramda bulundu. Uçan At Bir zamanlar büyük bir padişahın her biri birbirinden güzel üç kızı vardı. Çok yakışıklı bir de oğlu vardı ki onu canı gibi severdi. Bir gün padişah tahtında oturmuş hükümet işlerine bakıyordu. Huzuruna üç yabancı çıktı. Bunların birisinde altından yapılmış bir tavus kuşu, Ötekinde tunçtan bir boru, üçüncüsünde de abanozdan yapılmış ve üzeri fil dişiyle işlenmiş bir kısrak vardı. Padişah adamların ellerinde tuttukları bu garip eşyalara hayretle bakarak sordu. Bu elinizdeki şeyler ne işe yarar? Tavusun sahibi yanıt verdi. Bu altın tavus zamanı gösteren bir saattir. Bu yapma hayvan her saat başında kanatlarını kaldırıp çırpar. Borunun sahibi, ''Efendimiz, bu Tunç Boru'nun çok büyük faydası vardır.'' dedi. ''Bunu şehrin kapısının önüne koyarsanız şehre girecek olan düşmanı haber verir ve yakalanmasına yardım eder.'' Sıra kısrak sahibine gelmişti. O da ''Efendimiz'' diye söze başladı. ''Benim kısrağımın yeryüzünde eşi benzeri yoktur. Üzerine bineni istediği yere ulaştırır.'' Bunun üzerine padişah onlara şöyle cevap verdi. ''Getirdiğiniz hediyeleri deneyeceğim.'' Hakikaten dediğiniz gibi hisseler, benden ne dilerseniz vereceğim. 448. Gece Padişah önce tavusla boruyu denedi. Sahiplerinin yalan söylememiş olduklarını görünce memnun oldu. Karşılığında ne istediklerini sordu. Onlar da kısa bir süre düşündükten sonra cevap verdiler. Bizi kendinize damat etmenizi istiyoruz. Çünkü bu vesileyle hayatımız boyunca hizmetinizde bulunabileceğiz. Padişah bu teklifi kabul etti. Bunu gören uçan atın sahibi, Efendimiz dedi, beni arkadaşlarımdan geri bırakmayın. Onlara bahşetmiş olduğunuz şereften beni mahrum etmeyin. Padişah, peki ama uçan atı daha denemedik, dedi. Sonra oğluna döndü. Hadi oğlum, şu ata binde denemesini yap. Bakalım gerçekten sahibinin dediği gibi insanı istediği yere götürüyor mu? Şehzade hemen sarayın avlusundaki ata bindi. Fakat ayaklarını üzengilere koyup oynattığı halde, Atın yerinden kımıldamadığını görünce sahibine seslendi. Atınız yerinden kımıldanmıyor. Bunun üzerine adam atın yanına geldi. Şehzadeye bir düğmeyi göstererek onu çevirmesini söyledi. Şehzadenin düğmeyi çevirmesiyle atın havalanması bir oldu. 449. Gece Şehzade bindiği atın kısa bir sürede göklere çıktığını ve yerden çok uzaklaştığını fark edince Adamın kendisini öldürmek için bu tuzağı hazırladığını sanarak bu tısımlı ata bindiğine pişman oldu. Atın üstünü yoklamaya başladı. Sağ ve sol omzunun üstünde horoz başı kadar iki kabarcık gördü. Sağdakini kurcaladı. Bu sefer at ileriye doğru daha hızlı uçmaya başladı. Bunu görünce hemen sol taraftakine el atıp onu da denedi. O zaman at yavaş yavaş yere inmeye başladı. Şehzade böylece uçan atın nasıl kullanıldığını öğrenince... Saraya dönmeden önce dünya çevresinde bir gezinti yapmaya karar verdi. Atı istediği gibi idare ederek ömründe görmediği, hayalinden bile geçirmediği çeşit çeşit şehirlerin üzerinde dolaşmaya başladı. Bir ara yeşil bir vadinin ortasında kurulmuş olan büyük bir şehir gözüne çarptı. Atı biraz alçaltarak bu güzel şehri yakından seyretmeye başladı. O sırada güneşin batmakta olduğunu fark edince geceyi o şehirde geçirmeyi ve ertesi gün memleketine dönmeyi düşündü. İnmek için uygun bir yer aradı. Şehrin ortasında kale şeklinde yüksek bir saray vardı. Sarayın çatısını gördü ve yavaş yavaş o tarafa doğru indi. Ortalık iyice kararmış olduğu için hiç kimse inerken onu görmemişti. Şehzade yaptığı hava yolculuğundan memnundu. Kendi kendine ülkeme sağ salim dönersem bize bu atı hediye eden adama istediği ödülü vereceğim diye söylendi. Sonra indiği sarayın çatısını dolaşmaya ve oradan aşağı inmek için bir yol aramaya başladı. Sonunda bir merdiven buldu. Şehzadenin fena halde karnı acıkmıştı. Atını bir köşeye gizleyerek merdivenden aşağı indi. Kendisini baştan başa beyaz mermerden yapılmış bir salonda buldu. Sarayda çıt yoktu. Hiç kimseyle karşılaşmayan şehzadenin canı sıkılmaya başladı. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Yine çatıya çıkıp Geceyi tılsımlı atının yanında geçirmeyi düşündü. 450. Gece Şehzade indiği merdivene doğru yürümeye hazırlanırken bulunduğu yerin biraz ilerisinde bir ışık gördü. O tarafa dikkatlice baktı. Ellerinde mumlar tutan birkaç cariye arasında güzel bir kızın salına salına kendisine doğru gelmekte olduğunu fark etti. Bu gelen kız o şehrin hükümdarının kızıydı. Babası onu çok sevdiği için can sıkıntısını gidersin ve cariyeleriyle baş başa kalıp eğlensin diye ona bu sarayı yaptırmıştı. Kız o gece canı sıkıldığı için cariyelerini alıp oraya gelmişti. Şehzade kızın bulunduğu tarafa yaklaşmakta olduğunu görünce bir köşeye saklandı. Biraz sonra prenseste gelen cariyeler salona halılar, seccadeler ve sedirler döşediler. Nefis kokular yayan buhurdanlar yakıp şarkı söylemeye ve gülüp oynamaya başladılar. Şehzade bunları görünce dayanamadı. Prensesin koruması olan zenci kölenin üzerine atıldı. Onu bir yumrukta yere sererek elinden kılıcını aldı. Bunu gören cariyeler korkarak çil yavrusu gibi dağıldılar. Ortada ne yapacağını şaşırmış bir halde kalan prensesse kendisini şehzadenin kollarının arasında buldu. Prenses güzel şehzadenin yüzüne gülümseyerek baktı. ''Dün beni babamdan isteyen şehzade herhalde sizsiniz.'' dedi. ''Fakat şaşıyorum.'' Sizin için çok çirkin dediler. Şimdi görüyorum ki siz çok yakışıklı, cesur ve cana yakın bir gençsiniz. İki genç sedirin üzerine yan yana oturdular. İlk şaşkınlıkları geçen cariyeler de prensesin yanına gelip hanımefendi dediler. Dün sizi babanızdan isteyen hinç şehzadesini biz gördük. Gerçekten çok çirkin. Bu yanınızda oturan genç o değil. Sonra onları iyi döşenmiş bir odaya aldılar. Bir kısmı hizmetlerinde kaldı. Bir kısmı da Yerde baygın bir halde yatan zenci köleyi ayıltmaya gitti. 451. Gece Zenci köle kendine gelince prensesi sordu. Cariyelerden biri prensesin şehzadeyle bulunduğu odayı gösterdi. Köle oraya giderek perdeyi araladı. Hayret ve korkuyla şehzadeye bakarak sordu. Sen nereden çıktın? İn misin cin misin nesin? Şehzade elini kılıcının kabzasına götürerek Hadi defol buradan ben hükümdarınızın damadıyım diye cevap verdi. Zenci yapmacık bir saygı göstererek ''Sinirlenmeyin şehzadem, ikiniz de birbirinize layıksınız.'' diye kekeledi ve yanlarından ayrılıp doğruca hükümdarın sarayına gitti. Uyumak üzere olan hükümdarın huzuruna çıkarak saçını başını yolmaya, ağlayıp dövünmeye başladı. Hükümdar onun bu halini görünce bağırdı. ''Ne oldu sana? Çıldırdın mı?'' Köle derin bir nefes alarak ''Efendimiz.'' ''Hemen benimle beraber sayın prensesin sarayına gelin. İfritin biri kızınıza sahip çıktı.'' dedi. Hükümdar hemen giyindi ve eline kılıcını alıp köleyle birlikte kızının sarayına gitti. Kendisini karşılayan cariyelere prensesi sordu. En cesurları atılarak olup biteni anlattı. Sonra ''Damadınız olduğunu söyleyen bu genç her ne kadar bize birdenbire saldırdıysa da çok terbiyeli ve kübar birine benziyor.'' ''Şimdi kızınızla candan iki arkadaş gibi konuşuyorlar.'' dedi. Gözleri öfkeden kan çanağına dönen hükümdar, kılıcını çekerek şehzadeyle kızının bulundukları odaya gitti. Kapıdaki perdeyi araladı. İki gencin kırk yıllık dost gibi konuştuklarını görmekle beraber sinirleri yatışmadı. İçeriye daldı. Bunu gören şehzade kıza sordu. ''Bu senin baban mı?'' ''Evet.'' 452. Gece Şehzade hemen ayağa kalkarak hükümdarı elinde kılıç olduğu halde karşıladı. Hükümdar gencin bu cesur hareketine karşı kılıcını kınına koymaktan başka çare bulamadı. Bunu görünce delikanlı da onun gibi yapıp ayakta durdu. Hükümdar ona ters ters bakarak sen in misin cin misin nesin diye sordu. Şehzade elini kılıcının kabzasına atarak cevap verdi. Kızının hatır olmasaydı seni nasıl parçalayacağımı bilirdim ben. Benim gibi bir hükümdar oğluna nasıl şeytan dersin? Ben öyle bir padişahın olayım ki onun kuvvet ve kudreti karşısında bütün dünya titrer. Babanın öyle büyük bir ordusu vardır ki isterse bir gün içinde senin tacını tahtını yıkar ve ülkende taş üstünde taş bırakmaz. Hükümdar da kızmıştı. Eğer sen söylediğin gibi bir padişah oluysan böyle haydutlar gibi kızımın sarayına izinsiz girmez ve üzerine saldırmazsın. Bu yaptığın hareket şehzadelere yakışmaz. Bir de sıkılmadan, kızım için bu benim eşimdir diyor musun? Ben bu kızımın uğruna nice hükümdarları, şehzadeleri kırdım. İstesem şimdi muhafızlarıma emrederim, seni parça parça ederler. Şehzade bu sözlerle yılmamıştı. Biraz doğru düşünün, kızınıza benden iyi kocamı bulacaksınız. Benim gibi büyük bir padişahın oğlunu damatlığa layık görmüyor musunuz? dedi. Hükümdar sözünü kesti. Fakat yaptığın hareket yiğit ve asil bir şehzade olduğunu göstermiyor. Kızımı resmen istemek varken böyle haydutça işlere başvurman hoşuma gitmedi. Hem sana kızımı böyle gizlice verirsem ayıp olur. Halkın dedikodu yapmasına sebep oluruz. Şehzade cevap verdi. Peki vereceğin emir üzerine muhafızlarının buraya gelip beni yakalamaları ve öldürmeleri çekindiğin dedikoduların çıkmasına neden olmaz mı? Oysa beni dinlerseniz bütün bunlara gerek kalmaz. Size şunu teklif ediyorum. İkimiz dövüşelim. Hangimiz üstün gelirse, ötekinin tacına tahtına sahip olsun. Bu teklif ağır geliyorsa, bana yarına kadar izin verin. O zaman ordunuzdaki bütün kahramanlarla dövüşmeye hazırım. 453. Gece Hükümdar düşünceli duruyordu. Şehzade biraz duralıktan sonra sözlerine devam etti. Yarın ordunuzu toparlarsınız ve yiğitlerinize... Kızıma bir kahraman talip oldu. Ben de sizinle dövüşüp üstün gelirse kızımı kendisine vereceğime söz verdim dersiniz. İşte o zaman er meydanında size layık bir damat olup olmadığımı görürsünüz. Bu vesileyle dedikoduyu da ortadan kaldırmış oluruz. Hükümdar bu teklifi kabul etti ve delikanlıyla bir baba oğul gibi konuşmaya başladı. Gecenin geç saatine kadar sohbet ettikten sonra Şehzade Saray'da kendisine ayrılan odaya çekilip yattı. Ertesi gün hükümdarın emriyle Ordunun kahramanları şehrin en büyük meydanında toplandılar. Hükümdar şehzadeye cins bir at hediye ederek onun üstünde dövüşmesini söyledi. Şehzade, ben kendi atımdan başkasına binmem diye cevap verince hükümdar atının nerede olduğunu sordu. Şehzade, atımı prensesin sarayının üstünde bıraktım dedi. Hükümdarla yanındaki devlet adamları birbirlerine anlamlı anlamlı bakarak gülüştüler. Hükümdar sonunda dayanamayarak, Alay mı ediyorsunuz? dedi. At üstüne nasıl çıkabilir? Şehzadenin ciddi bir tavırla isteğinde ısrar ettiğini görünce uşaklarından birini çağırdı. Prensesin sarayının damında bir at varmış. Gidin bakın bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? Varsa alıp getirin. Uşak hemen saraya gidip dama çıktı. Tarif edilen yerde fil dişiyle işlenmiş abanoz ağacından yapılma atı buldu. Hayretle sanki oyuncağa benzeyen bu atı alıp hükümdarın yanına getirdi. 454. Gece Tılsımlı atı görünce hükümdarla devlet adamlarının ağızları açık kaldı. Hükümdar şehzadeye dönerek, ''Atın bu mu?'' diye sordu. Şehzade, ''Evet'' diyerek atını aldı ve sürükleye sürükleye er meydanına götürdü. Üzerine binerek hükümdara, ''Kahramanlarınıza emredin, bir ok atımı kadar benden uzakta dursunlar. Onlara karşı teker teker değil, hepsiyle birden savaşacağım.'' dedi. Şehzadenin garip hareketlerinden ve iddialı sözlerinden hayreti artan hükümdar, askerlerine geri çekilmelerini emretti. Ordu kahramanları şehzadeyi yenmek için sabırsızlanıyorlardı. Onu kısa bir sürede yere sermek için aralarında bir plan bile hazırlamışlardı. Şehzade atının havalanma düğmesini çevirdi. Tılsımlı at birden birdenbire havalandı. Bunu gören hükümdarla kahramanları, ''Bu şehzade değil sihirbaz. Çok şükür elinden kolayca kurtulduk.'' diye, Tanrı'ya şükretmeye başladılar. Şehzade bindiği atla gözden kaybolunca hükümdar kızının yanına giderek ona her şeyi anlattı. Prenses babasının verdiği bu habere çok üzüldü. Gönül verdiği şehzadenin kayboluşuna fena halde canı sıkıldı ve ağlamaya başladı. Çok geçmeden yatağa düştü, yemeden içmeden kesildi. Kızının bu halini gören hükümdar her ne kadar onu avutmaya çalıştıysa da başaramadı. 455. Gece Şehzade bindiği tılsımla atla havalanmış fakat çok hoşuna giden prensesi unutamamıştı. Hükümdarın yanındayken saray adamlarına bulunduğu memleketin adını sormuş ve sana şehri olduğunu öğrenmişti. Kısa bir yolculuktan sonra babasının ülkesine geldi. Yavaş yavaş atını sarayın avlusuna indirdi ve birdenbire kaybolmasına üzülen babasının yanına gitti. Padişah oğlunu görünce çok sevindi. Onu bağrına bastı. Şehzade atın sahibi olan genç adamı sordu. ''Padişah, sen ata binip kaybolunca buna neden olduğu için onu hapse attırdım.'' dedi. Ve vezirine onu hapisten çıkarıp ödüllendirilmesini emretti. Bunun üzerine şehzade babasına atı nasıl kullanacağını öğrendiğini söyleyerek Yemen ülkesine nasıl gittiğini ve Sana şehrinin hükümdarıyla aralarında neler geçtiğini anlattı. ''Padişah bunu duyunca, oğlum.'' dedi. Yemen hükümdarı isteseydi seni öldürtürdü. Bir daha bu ata binip başına böyle işler açma dedi. Şehzade bir süre babasının sözünü dinleyip tılsımlı ata binmedi. Fakat sana hükümdarının kızı bir an bile aklından çıkmıyordu. Gün geçtikçe içi aşk ateşiyle yanıp kavrulmakta olan şehzade sonunda daha fazla dayanamadı. Tılsımlı atı meydana çıkararak üstüne atladı ve sana şehrine gitmek üzere havalandı. Onun tılsımla ata binip saraydan ayrıldığını gören padişah, Biricik oğlunun kötü bir sona sürüklenmesinden korkarak atı ortadan kaldırmadığına pişman oldu. 456. Gece Şehzade bindiği atı Yemen taraflarına yönelterek yoluna devam etti. Prensesin sarayına varınca kimseye görünmeden usul çacık damın üzerine kondu. Atını orada bırakarak aşağı indi. Prensesin oturma odasına baktı. Orada bulamayınca diğer odaları kontrol etti. Sonunda kızın yatak odasında bitkin bir halde yattığını ve acıları içinde kıvrandığını gördü. Baş ucunda duran cariyeleri önemsemeden odaya girdi. Prenses onu görünce canlandı. Kollarını açarak, ''Sevgilim, beni bırakıp nereye gittin? Senin aşkından harab oldum. Gelmeseydin mahvolacaktım.'' diye inledi. Şehzade onu bağrına basarak, ''İki gözüm.'' dedi. ''Ben de sensiz yaşayamam.'' Beni seviyorsan benimle beraber gel, seni memleketime götüreyim. Nasıl, razı oluyor musun? Prenses her emrine hazır olduğunu söyleyerek ayağa kalktı. Çabucak giyinerek onunla beraber odadan çıktı. Şehzade onu alıp dama çıkardı ve tılsımlı atının terkisine atıp havalandı. Prensesin cariyeleri şaşkanlıktan kurtulunca hemen koşup hükümdara haber verdiler. Fakat o gelinceye kadar şehzade saraydan bir hayli uzaklaşmıştı. Hükümdar yerden şehzadeye vararak kızını geri getirmesi için yalvardıysa da bunun bir faydası olmadı. İki gözü iki çeşme sarayına döndü. Şehzade ise doğruca yurdunun yolunu tuttu. Kısa bir yolculuktan sonra memleketine vardı. Yemen prensesine ailesinin büyüklüğünü ve ülkelerinin zenginliğini göstermek için onu babasının cennetten bir parça olan has bahçesine götürdü. Orada kızı köşkün en güzel odalarından birine sokarak, ben şimdi senin için bir saray hazırlatmaya gideceğim. Adamın buraya gelinceye kadar sakın bir yere kımıldama, dedi. Buna çok sevinen prenses, ne isterseniz yapın, diye karşılık verdi. 457. Gece Şehzade tılsımlı atını orada bırakarak şehre girdi. Babasının yanına çıkarak elini öptü. Af diledikten sonra, babacım, dedi. Sevdiğim olan Yemen hükümdarının kızını alıp getirdim. Şimdi has bahçemizin köşkündedir. Onu güzel bir törenle karşılamanızı istiyorum. Padişah oğlunun bu isteğini iyi karşıladı. Hemen şehrin donatılması için emir verdi. Çok güzel bir tahtiravan hazırlatarak birçok devlet adamı ve muhafızla beraber şehir dışında bulunan has bahçeye doğru yola çıktı. Şehzade de resmi elbisesini giyerek onlara katıldı. Şehzade bahçeye varınca yanındakileri bahçe kapısının önünde bırakıp köşkün odasına girdi. Fakat prensesi orada bulamadı. Belki canı sıkılmış da başka odaya girmiştir diye köşkün her tarafını aradı fakat bulamadı. Birden köşkün avlusunda bıraktığı tılsımla at aklına geldi. Onun da yerinde yerler esniğini görünce kendi kendine kız ata binip kaçtı. Fakat atın nasıl kullanılacağını bilmiyor. Herhalde babamın küstürdüğü adam gelip hem atını hem de kızı alıp gitti diye düşündü. Bahçı bana oralarda kimsenin dolaşıp dolaşmadığını sordu. Bahçıvan, yabancı kimse girmedi. Yalnız bir ara atın sahibi geldi. Bazı şifalı otlar toplayacağını söyleyerek bahçeye girdi. Cevabını verince şehzade tahmininde yanılmadığını anladı. 458. Gece Şehzade Yemen Prensesini köşkte bırakıp gittikten sonra Tahta atı yapan adam şifalı otlar toplamak için has bahçeye gelmişti. Köşkün önünden geçerken burnuna nefis bir koku geldi. Bu büyüleyici kokunun nereden yayıldığını merak ederek köşke girdi. Avluda tılsımlı atını görünce sevindi. Çünkü onu elinden kaçırdığına pişman olmuştu. Onu alıp gitmeden şehzadenin köşkte atla beraber bir şey bıraktığını, o güzel kokunun da ondan geldiğini tahmin ederek köşkün misafir odasına girdi. Güzel prensesi görünce aklı başından gitti. Onu kaçırmaya karar verdi. Kızın yanına yaklaştı. Hanım sultan dedi. Beni şehzadem yolladı. Sizi alıp şehre daha yakın olan bir bostana götüreceğim. Prenses buna inandı ve ayağa kalktı. Avluya çıktıkları zaman kız sordu. Bostana kadar neyle gideceğiz? Hekim orada duran tılsımlı atı gösterdi. Buraya gelirken bindiğiniz ata binersiniz. Fakat ben onun nasıl kullanıldığını bilmem ki. Adam gülümsedi. Beraber bineriz. Şehzade bana bunun nasıl kullanılacağını öğretmişti. 459. Gece Yemen hükümdarının kızı, şehzadenin adamı zannettiği bu adamla beraber ata bindi. Adam hemen atı havalandırdı. Sonra hızını artırarak Rum ülkesinin yolunu tuttu. Bir süre sonra başka bir ülkeye götürüldüğünü anlayan kız adama seslendi. Hani beni şehzadenin bulunduğu bostana götürüyordun? Adam alaylı bir gülümsemeyle cevap verdi. Ben sana yalan söyledim. Ben şehzadenin adamı değilim. O benim icat ettiğim bu atı alıp ciğerimi yaktı. Şimdi ben de hem atı hem de seni almakla ondan öcümü almış oluyorum. Kız bunu duyunca ağlayıp sızlanmaya başladı. Sonra bunun faydası olmadığını anlayarak kadere boyun eğmek zorunda kaldı. Adam Rum ülkesine yaklaşınca tenha bir ormana indi. Prenses ve atı bir ağacın altına bırakıp yiyecek bulmaya gidecekti. Tam o sırada o gün oralarda avlanmaya çıkan Rum kralının muhafızlarıyla karşılaştı. Kıyafetinden onun memleketin yabancısı olduğunu anladılar. Onu yanındaki prensesi ve tahta atı alıp krallarının huzuruna götürdüler. Kral adama nereden gelip nereye gittiğini ve yanındaki güzelin kim olduğunu sordu. Adam cevap verdi. Doğudan geliyorum. Hayatımı kazanmak için geziye çıktım. Yanımdaki kadın amcamın kızı aynı zamanda da karımdır. Bunu duyan prenses sözünü kesti. Yalan söylüyor, bu adam beni hileyle nişanlımdan ayırıp kaçırdı. Rum kralı bunu duyunca bir adamın yüzüne, bir de prensesin yüzüne baktı. Aralarındaki yaş farkı hemen göze çarpıyordu. Üstelik adam ne kadar çirkinse kız da o kadar güzeldi. Rum kralı yalan söylediği için adama bir güzel sopa attırarak hapse yolladı. Kızı ve bir heykel zannettiği atı alıp sarayına götürdü. 460. gece. Biz gelelim şehzadeye. Zavallı genç sevgilisini ve atını bulamayınca hekim kılığına girerek şehir şehir dolaşmaya ve prensesi aramaya başladı. Önce Yemen'e gitti. Orada prensesi bulamayınca Rum ülkesine geçti. Bir gün uğradığı bir şehrin hanlarından birinde otururken yanında havadan sudan konuşan birkaç tüccarın sözlerine kulak verdi. Tüccarlardan biri arkadaşlarına başkentte gördüklerini anlatıyordu. Orada çok garip şeyler gördüm, işittim. Hele son zamanlarda bir şey oldu ki herkesin ağzında bu laf var. Geçenlerde başkentte ihtiyar bir adam gelmiş. Yanında çok güzel bir genç kadınla bir de fil dişiyle abanozdan yapılmış bir at varmış. Kral bunlarla avdayken karşılaşmış. İhtiyar yanındaki genç kadını karım diye tanıtmak istemiş. Fakat genç kadın onu yalanlamış. Bunun üzerine kral da adama hapse attırmış. Kadını ve atı da sarayına götürmüş. Bunu duyunca şehzadenin gözleri sevinçle parladı. Tüccarın yanına yaklaşıp onu kuşkulandırmadan söylediği şehrin neresi olduğunu öğrendi ve hemen o gün o tarafa giden bir kervana katıldı. Rum kralının bulunduğu şehrin kapısına geldikleri zaman orada bekleyen muhafızlar yabancı gördükleri için onu tuttular ve ertesi gün kralın yanına çıkarmak üzere hapishaneye götürdüler. 461. Gece Şehzadenin gençliği ve kibarlığı hapishane adamlarının gözüne çarpmıştı. Bunun için onu zindana atmayarak oturma odasında alıkoydular. Yemek zamanında kendisine biraz yiyecek verip nereli olduğunu sordular. Şehzade farslı olduğunu söyleyince zindancılardan biri ''İçeride senin ihtiyar bir hemşehrin var'' dedi. ''Hem çok çirkin hem de çok yalancı bir adam. Krala bile yalan söyleyip kaçırdığı genç ve güzel bir kadını karım diye yutturmak istedi.'' Bu yüzden hem elindeki güzel kadını hem de abanoz ağacından yapılmış güzelim atını kaptırdı. Kendisi de zindana atıldı. Şimdi kral o güzel kadına aşık oldu. Fakat kadıncağız delilik belirtileri gösterdiği için onunla evlenemiyor. Onu iyi etmeye çalışıyorlar. Yatma zamanı gelince zindancılar şehzadeyi bir odaya götürdüler. Şehzadenin yattığı oda adamın hapsedildiği zindana çok yakındı. Dilkanlı o gece Adamın pişmanlık dolu sızlanmalarını dinlemekten uyuyamamıştı. Bir ara sabrı tükenen şehzade şöyle seslendi. İnsan ettiği kötülüklerin cezasını bulur. Adam şehzadenin sesini duyunca kaldı Ona derdini dökerek yaptığına pişman olduğunu söyledi. 462. Gece Zindancılar ertesi gün şehzadeyi muhafızlara teslim ettiler. Onlar da krallarının karşısına çıkardılar. Kral, şehzadeye nereden geldiğini ve ne iş yaptığını sordu. Şehzade, ben Fars diyarından geliyorum, hekimim, her hastalığı iyi ederim. Buralara çalışmak için geldim. Cevabını verince kral buna çok memnun oldu. Ona delilik belirtileri gösteren güzel kadının hikayesini anlattı. Sonra, adam zindanda yatıyor, kız da sarayımdadır. Yanlarında getirdikleri atı da ayrı bir odaya koydum. Şimdi senden isteğim şudur, şu kızı iyi et. Eğer bunu başarabilirsen dile benden ne dilersen dedi. Şehzade atın ne halde olduğunu anlamak ve ona göre bir kaçma planı hazırlamak için Rum kralına şu teklifte bulundu. Söylediğiniz kızı iyi edeceğime inanıyorum. Yalnız önce o atı görmeliyim. Olur ki onun hastalığıyla bir ilgisi vardır. Kral buna olmaz demedi. Şehzadeyi tahta atın bulunduğu odaya götürdü. Şehzade atı iyice gözden geçirdi. Her şeyin yerinde olduğunu görünce memnun oldu. Krala bu sefer kızı görmek istediğini söyledi. Kral onu prensesin bulunduğu odaya götürdü. Şehzade, sevgilisinin yaptığı delice hareketlerin yapmacık olduğunu ve sırf kimsenin kendisine yaklaşmaması için kendini deli gibi gösterdiğini anlamakta güçlük çekmedi. Yanına sokuldu. Kız onu görünce tanıdı. Boynuna sarılmak istedi. Fakat o sırada biraz uzaktan onlara bakan kralı görünce, Kendini topladı ve sesini çıkarmadı. Şehzade sanki bir şeyler okuyormuş gibi dudaklarını kıpırdatarak kızı muayene etti. Sonra kulağına eğilerek şunu fısıldadı. İkimizin kurtuluşu için sabırlı ol. Ben gidince kendini biraz iyi olmuş gibi göster. Kurtulmamız yakındır. Sonra krala dönerek. Onun hastalığını anladım, ilacını da biliyorum. Yanına gidin, kendisiyle tatlı tatlı konuşun ve iyi şeyler vaat edin. Kendisine bakarsam yakında büsbütün şifa bulacaktır. 463. Gece Kral bu müjdeye çok sevindi. Hemen prensesin yanına yaklaştı. Kız onu görünce ayağa kalktı, saygıyla selamladı ve sağlığı için dua etti. Kral şimdiye kadar kızdan böyle bir davranış görmediği için sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Hemen cariyelerine onu hamama götürmelerini ve güzelce yıkadıktan sonra bir kraliçe gibi giydirip, kıymetli mücevherlerle süslemelerini emretti. Sonra şehzadeyi alıp meclisine götürdü. Kendisiyle candan bir arkadaş gibi konuşmaya başladı. Biraz sonra bir kraliçe gibi giydirilen prenses cariyeler arasında kralla şehzadenin bulunduğu odaya girdi. Kralı selamlayarak yanına oturdu. Kral bir kat daha güzelleşen prensesi görünce çılgına döndü. Kendisini bu mutluluğa kavuşturan şehzadeye dönerek teşekkür etti sadece görevini yaptığını söyleyerek ona şu teklifte bulundu. Kızın tamamen iyileşmesi için onu bu hale getiren cini yok etmek gerek. Onun için bugün kızı ve yanında bulduğunuz atı ilk gördüğünüz ormana götürüp bırakacaksınız. Sonra muhafızlarınızı alıp bir ok atımı mesafede kendisini bekleyeceksiniz. Ben ilaçlarımı hazırladıktan sonra oraya geleceğim. Kızı atın üzerine bindirip ilaç vereceğim. O zaman onu bu hale getiren cin çatlayacak ve kendisi de hastalıktan tamamen kurtulacaktır. 464. Gece Kral şehzadenin teklifini kabul etti. Gerekli hazırlıkları bitirdikten sonra tahta atı ve prensesi alıp ormana götürdü. Onları ilk gördüğü yerde bırakarak muhafızlarıyla birlikte geriye çekildi ve sabırsızlıkla işin sonunu beklemeye başladı. Biraz sonra şehzade geldi. Atın havalanma düğmelerini yokladı. Yerli yerinde olduklarını görünce önce prensesi ata bindirdi. Sonra kendisi binerek atı havalandırdı. Bunu uzaktan seyreden kralla adamları önce bunun cinin ölmesi için yapıldığını sandılar. Fakat çok geçmeden şehzadenin kızla beraber büsbütün ortadan kaybolduğunu görünce ona bu fırsatı verdiklerine pişman oldular. Kral üzgün ve öfkeli bir halde şehre döndü. Şehzade ise kısa bir yolculuktan sonra memleketine vardı. Geldiğini haber alan babası, oğlunu sevinçle karşıladı. Oğlunun ve gelininin sağ salim dönüşleri şerefine bütün şehir halkına ziyafet çekti. Oğlunun sık sık kaybolmasına neden olan atı da parçalayıp yok etti. 465. Gece Şehzade bir iki gün dinlendikten sonra Yemen hükümdarına bir elçi göndererek kızının sağ olduğunu ve kendisiyle evlendiğini bildirdi. Elçi Yemen'e varıp, Kızı için hala yaz tutan hükümdarın karşısına çıktı. Kendisine Fars ülkesinden getirdiği hediyeleri sundu ve müjde verdi. Yemen hükümdarı kızının sağ olduğuna çok sevindi. Müjde getiren elçiye büyük bağışlarda bulundu ve onunla beraber kızına ve damadına birçok değerli hediye gönderdi. Bir süre sonra Fars padişahının ölümü üzerine tahta oğlu geçti ve ömrünün sonuna kadar karısıyla birlikte mutlu bir hayat yaşadı. ÜNSÜL VÜCÜD ile GÜL demedi. Bir zamanlar büyük bir hükümdarın İbrahim adında çok akıllı bir veziri vardı. Kendisini halka sevdirmiş olan bu vezirin güzellikte eşsiz, terbiye ve zarafette zamanının bütün kadınlarından üstün bir kızı vardı. Adı GÜL DEMETİ'ydi. 466. GECE Bir gün Gül Demeti, büyük bir meydana bakan saraylarının penceresinde oturmuş, Hükümdarın ara sıra düzenlediği cirit oyunlarını seyrediyordu. Atlıların arasında yakışıklı, güler yüzlü bir yiğit delikanlı gözüne çarptı. Bir bakışta hoşuna giden bu delikanlının kim olduğunu öğrenmek istedi. Yanında oturan dadısına sordu. Dadı, şu cirit oynayan yakışıklı delikanlı kimdir? Dadı pişkin bir tavırla, Kızım, cirit oynayan delikanlıların hepsi güzeldir. Sen hangisini soruyorsun? dedi. Bunun üzerine vezirin güzel kızı önündeki meyve tabağından bir elma aldı ve beğendiği gencin kafasına fırlatıverdi. İşte sorduğum yakışıklı genç bu. Tepesine bir elmanın düştüğünü gören genç başını kaldırdı. Pencerede duran gül demetiyle göz göze gelince tepeden tırnağa bir ateşle sarıldığını zannetti. Bir görüşte kıza gönül vermişti. Gül demeti de dadısına o yakışıklı gencin kim olduğunu tekrar sordu. Dadı, hükümdara yakın adamlardan ünsül vücut diye cevap verdi. 467. Gece Güldemet'i derin bir iç çekerek eline kağıt kalem aldı ve onun için şunları yazdı. Ey güzelliğin hakanı ünsül vücut! Parlak mehtaba benzeyen yüzün yeri göğü nura boğdu. Sen yiğitlikte olduğu gibi güzellikte de eşsizsin. Sonra bu kağıdı sırmayla işlenmiş ipekli bir mendile sararak yastığının altına sakladı. Bunu gören büyük dadısı, Gülde Metin'in uyumasını bekledi. Kız uyunca usulca kağıdı alıp okudu ve tekrar yerine koydu. Çok geçmeden vezirin kızı uyandı. Dadısını baş ucunda görünce ne istediğini sordu. Dadı, kızım sana birkaç öğüt vermeye geldim dedi. Aşk dayanılmaz bir yüktür. Onu gizlemek insanı mahveder, yataklara düşürür. Seven derdini anlatmalıdır. demeti en can alıcı yerinden vurulmuş gibi çırpındı ve dadısının yüzüne bakmaya cesaret edemedi. Hafif bir sesle, aşkın ilacı nedir diye sordu. Dadı şu cevabı verdi, sevgiliyle buluşmaktır. Peki buluşmanın yolu nedir? Mektuplaşmak, arada bir selam göndermek ve hatır sormaktır. Sonra ekledi. ''Bir emrin varsa yapmaya hazırım. Ben sır saklamasını bilenlerdenim. Daha doğrusu dün gece bir rüya gördüm. Bana bir adam geldi. Küçük hanım ünsül vücutu seviyor. Onları buluşturmaya çalış. Mektuplarını birbirlerine götür.'' dedi ve sırrınızı saklamamı emretti. 468. Gece Güldü yüreğine su serpildi. Dadısının gözünün içine bakarak ''Sır saklar mısın?'' dedi. Dadı başını salladı. Ben öyle bir insanım ki, ser veririm, sır vermem. Bunun üzerine Güldemet'i yastığının altından ipekli çevreyi çıkardı. Çevreyi ona vererek içindeki yazılı kağıdı ünsül vücuda götürmesini rica etti. Dadı hemen dışarı çıkarak ünsül vücudun evine gitti. Ona bir bakışta aşık olduğu kızın mektubunu verdi. Delikanlı mektubu alıp okudu. Sonra arkasına şunları yazdı. Her ne kadar aşkımı gizlemeye çalıştımsa da gözyaşlarım sevdamı açığa vurdu. Seni görmeden önce aşkın ne olduğunu bilmezdim. Bugün bir sevda çılgın oldum. İşte derdimi sana döküyorum. Bana acı ey güzeller güzeli. Senin için mehtap köle olmaya, yıldızlar ayaklarının altında dolaşmaya hazırdır. Seninle buluşacağım saati bekliyorum. Bunun için canımı bile veririm. Çünkü birleşmekte hayat, ayrılıkta ölüm vardır.'' Ünsül vücut yazdığını tadıya verdi. O da kağıdı koynunda saklayarak vezirin sarayına döndü. Götürüp kendisini sabırsızlıkla bekleyen Gül Demetine verdi. Genç kız büyük bir heyecan içinde okuduktan sonra altına şunları yazdı. ''Ey güzelliğime aşık olan genç, sabret ki muradına eresin. Aşkında sadık olduğunu anlayınca seni sık sık ziyaret etmeye karar verdim. Gece olunca aşkın ateşiyle içimiz tutuşmaya başlıyor.'' Ne yapalım ki o zaman buluşma fırsatını bulamıyoruz. Ne çare sabretmek gerek. Aşkın birinci şartı sır saklamaktır. Sakın sırrımızı kimse duymasın. Kız bunu dadısına verip hemen sevgilisi ünsül vücuda ulaştırmasını rica etti. Dadı da vakit geç olduğu halde isteğini yerine getireceğini söyleyerek yanından ayrıldı. 469. Gece Dadı sarayın kapısından çıkarken onun telaşlı hali, Kapıcının gözüne çarptı. Bu vakitte nereye gittiğini sordu. Dadı korku ve heyecanla hamama gitmek istediğini söyleyerek hızlı hızlı oradan uzaklaştı. Dadı kapıcıyla konuşurken farkına varmadan elindeki kağıdı düşürdü. O gittikten sonra kapıcı kağıdı gördü. Okuma yazma bilmediği için onu önemli bir kağıt zannederek doğruca götürüp vezire verdi. Bu kağıdı yerde buldum. Belki siz düşürmüşsünüzdür dedi. Vezir kağıdı açıp okudu. Kızı Gülde yazısını tanıdı. Fena halde canı sıkıldı. Hiddetle ayağa kalktı. Karısının yanına gidip ona mektubu gösterdi. Kadında mektubu okuyunca, ünsül vücutla kızı arasında aşk mektuplarının gidip geldiğini anladı. Öfkesinden ve üzüntüsünden titreyen kocasına bakarak bu işin bir çaresine bakmalısın dedi. Şerefimiz söz konusu. Evet, bu işi halletmeliyiz. Kızın kara sevdaya tutulmasından korkuyorum. Sevdiği genç, hükümdarın hatırlı adamlarından biridir. Ateş bacayı sarmadan ve hükümdar duymadan bu meseleyi kapatmalıyız. Senin fikrin nedir? Ne yapsak acaba? 470. Gece Vezir'in karısı biraz düşündükten sonra kocasına, ''Defineler denizinin ortasında bir ada, bu adanın ortasında da çok yüksek bir dağ vardır.'' dedi. Ona çile Dağı derler, kızımıza o dağın tepesinde bir köşk yaptıralım. Yıldan yıla yiyeceğini ve içeceğini götürelim. O zaman onun yanına kimse gidemez. Vezir bu fikri beğendi. Zaman kaybetmeden bir yerine on harcayarak güvendiği bir kalfaya Çile Dağı'nın tepesinde kuş kafesi gibi bir köşk yaptırdı. Sonra bir gece yarısı kızını bir taht revana bindirerek güvenilir birkaç uşağı eşyaları ve yiyecekleriyle beraber yola çıkardı. Güldemet'i beklemediği bir zamanda böyle yola çıkarıldığını görünce bir kolayını bulup kapının bir tarafında şunları yazdı. Sevgilim, buralardan geçer de beni göremezsen merak etme. Sağlığım yerinde. Bir gece yarısı buradan ayrıldım. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Allah ikimize de sabır versin. Elbet bir gün gelir, kavuşuruz. Sonra kendine hazırlanan Mahveye bindi. Uşaklarla beraber yola çıktılar. Birkaç günlük bir karayolculuğundan sonra deniz kenarına vardılar. Orada kendilerini bekleyen bir gemiye binip denize açıldılar. Çile Dağı'nın bulunduğu adaya varınca karaya çıktılar. Güldemet'i bir iki hizmetçisiyle beraber kendisi için hazırlanan köşke gitti. Diğer uşaklar ve köleler de gemiye binip geri döndüler. Karaya varınca bir daha oraya kimsenin gitmemesi için de kayığı yakıp memleketlerine yollandılar. 471. Gece Biz gelelim ünsül vücuda. Sevdalı delikanlı sevgilisinden günlerce haber alamamıştı. Bir gün vezirin evinin önünden geçerken yine pencereye baktı. Pencerede kimseyi göremedi. Bir ara kapının üstüne yazılmış olan satırlar gözüne ilişti. Yazıyı okuyunca içine ateş bastı. Sonra bir üzüntüye kapıldı. O gün evine dönmedi ve çılgın gibi çölün yolunu tuttu. Kah yürüyerek, kah dinlenerek epeyce yol aldı. Sonunda suyu ve yeşilliği bol bir yere geldi. Oradan geçen bir derenin suyundan kana kana su içti. Bir ağacın altında bir süre dinlenip meyvesiyle karnını doyurdu. Sonra tekrar yola koyuldu. Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmeyen zavallı genç, bu üzücü ve yorucu yolculuğa devam ederken birdenbire karşısına bir aslan çıktı. Gözleri korkunç parıltılarla parlayan vahşi hayvanı görünce hayatından umudunu kesti. Fakat çok geçmeden sinirlerine hakim olmaya çalıştı. Vahşi hayvanlar hükümdarına derdini açmaya karar verdi. Ey ormanların aslanı! Ey hayvanların şanlı padişahı! Ben sevgilisinden ayrı düşmüş zavallı bir aşığım. Benim bir deri bir kemik kalan vücudum sana layık bir yem olamaz. Allah aşkına sevgilime kavuşmadan canıma kıyma. Yol yürümekten ayaklarım kanadı. Döktüğüm gözyaşlarına, çektiğim ahlara dağlar taşlar dayanamadı. Sen de bana acı. 472. Gece Bu sözleri duyunca yüreğine merhamet gelmiş olmalı ki aslan kuyruğunu sallamaya ve sevdalı gence kedi gibi sürünüp yaltaklanmaya başladı. Bundan memnun olan ünsül vücut aslanın yelesini okşayarak ona minnettarlığını belirtti. Bir ara aslan ünsül vücuduyu yalayarak başıyla arkasından gelmesini işaret etti. Delikanlı bu işte bir hayır var diyerek aslanın peşinden yürümeye başladı. Saatlerce süren bir yolculuktan sonra bir düzlüğe geldiler. Orada delikanlıya rehberlik eden aslan ona bir takım ayak izleri gösterdi. Gül demetinin buradan denize açıldığını anladı. Belki bir gemi geçer diye hava kararıncaya kadar bekledi. Kimsenin gelmediğini görünce geceyi yakındaki bir tepede geçirmeye karar verdi. Oraya çıktı. İki kayanın arasına girerek uyumak istedi. Tam gözlerini kapa kapayacakken Kulağına bir insan sesi geldi. 473. Gece Ünsül vücut dikkatli etrafı dinledi. Kulağına gelen ses, dünyadan elini eteğini çekmiş bir ihtiyarın sesiydi. Adamcağız onun için dua ediyordu. Delikanlı ayağa kalkarak ihtiyarın oturduğu mağaraya gitti. Üç defa kapıyı çaldığı halde cevap alamadı. Ağlayarak yalvarmaya başladı. Murada erebilmek için ne yapmalıyım bilmem. Başıma gelmedik felaket kalmadı. Genç yaşımda ihtiyarladım. Saçlarım ağrıdı, eridim bittim. Hicran ateşiyle yanıyorum. Vuslat cennetine ne zaman erişeceğim? Ey mağarasına kapanıp tanrısına yaklaşan ihtiyar! Sen de bir hak aşığısın. Bana acı da kapını aç. Çok geçmeden mağaranın kapısı açıldı. Ünsül vücut heyecanla mağaraya girdi ve ihtiyar dervişi selamladı. İhtiyar ona adını ve buralara niçin geldiğini sordu. Ünsül vücut adını söyledi ve başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine ihtiyar ona yer göstererek, ''Oğlum'' dedi. ''Ben 25 yıldan beri bu mağaradayım. Buralarda hiçbir insan görmedim. Yalnız geçen gün bu tarafa bir kervan geldi. Kıyıda kendilerini bekleyen bir gemiye binip gittiler. Bir süre sonra o gemiyle birkaç kişi döndü. Gemiyi parçalayıp buradan ayrıldılar. ''Herhalde senin aradığın kız o kervanla beraber gitmiştir'' dedi. Sonra onu avutmak için, ''Sana hak veriyorum ünsül vücut. Aşk ateşten bir gömlektir. Sevip de acı çekmeyen kimse yoktur. Ben de gençliğimde neler çektim bir bilsen.'' dedi. Ve birdenbire hüngür, hüngür ağlamaya başladı. 474. Gece Mağaradaki ihtiyar bir ara ünsül vücuda, ''Oğlum'' dedi. ''Bu gece senin için istihareye yatayım. Bakalım ne olacak?'' Ünsül vücut buna çok memnun oldu ve o geceyi mağarada geçirdi. Uzun zamandır uykuya hasret kaldığı için uzanır uzanmaz derin bir uykuya daldı. Ünsül vücut dursun, biz gelelim sevgilisi Güldemet'ine. Çile Doğan'daki köşkünün manzarası çok güzeldi ve rahatı da yerindeydi. Fakat sevgilisinden uzak olduğu için kızcağızı ara sıra zindan gibi geliyordu orası. Bir gün köşkün bahçesinde dolaşırken, ah, ''Sevgilim yanında olsaydı burası benim için cennetten farksız olurdu.'' diye söylendi. Zaman geçirmek için oyalanacak bir iş aradı. Sonunda bahçedeki ağaçların dallarında ötüşen çeşit çeşit kuşları tutup kafese koymaları için uşaklarına emir verdi. Uşaklar birkaç gün içinde birçok cins kuş avlayıp kafeslere koydular. Onların cıvıltılarıyla avunmaya çalışan Gül Demet'i sürekli denize bakan penceresinin önünde oturuyor... Birinin yolunu bekliyormuş gibi gözlerini mavi ufuktan ayırmıyordu. Sevgilisi ünsül vücutu bir an olsun aklından çıkaramıyordu. Acısını yanık türkülerle dillendiriyordu. İhtiyarın mağarasında yatan ünsül vücutsa, ertesi gün öğleye kadar deliksiz uyumuştu. Uyanıp kahvaltı ettikten sonra, ihtiyarın övdüğünü dinleyerek ormana gitti. Oradan kestiği odunlarla bir sal yaparak denize açıldı. Üç gün, üç gece, Azgın dalgalarla boğuştu. Sonra bir adaya çıktı. Birçok meyve ağacı olan bu adanın kıyılarında bir iki gün meyveyle karnını doyurup bir köşkün yanına gitti. Kapısının kapalı olduğunu görünce bir süre bekledi. Sonunda kapı açıldı. Bir harem ağası çıktı. Ünsül vücutu gördü. Nereden geldiğini sordu. Ünsül vücut da cevap verdi. Ben İsfahanlıyım. Ticaret için bir gemiyle sefere çıkmıştım. Gemi korkunç bir fırtınaya tutulup battı. Daha ömrüm tükenmemiş olacak ki dalgalar beni bu ada kıyılarına attı. Harem ağası ünsül vücudu kucaklayarak "Hoş geldin hemşehrim." dedi. "Ben de İsfahan'da büyüdüm. Orada güzel bir sevgilim vardı. Bir gün düşmanlar memleketimize saldırdılar. Beni ve şehrin birçok delikanlısını esir aldılar. Bizi erkekliğimizden mahrum bırakıp harem ağası yaptıktan sonra da köle gibi sattılar." 475. gece Ünsül vücut, harem ağasıyla şehri çıktığına sevindi. Onunla beraber köşkün avlusuna girdi. Genç aşık, ortasında güzel bir havuz bulunan ve etrafı çiçeklerle bezeli avlunun birçok yerine asılmış olan altın kafeslerdeki kuşlara baktı. Onların şen cıvıltıları, hele bülbülün feryadı çok dokundu. Bülbülün kafesinin yanına yaklaşarak şu türküyü söylemeye başladı. Bülbül öter her vakti, aşık olan onu dinler. Gözlerimden yaşlar aktı, bana kim acır, yazık der. Ünsül vücut yanar her an, Yare kavuşmak emeli. Şakı bülbül, hiç durmadan, sevda budur, ne demeli. Senin sesin ümit verir, hatırlatır sevgiliyi. Aşık damla damla erir, birden ölmek daha iyi. Ünsül vücut böylece her kuş kafesinin önünde çektiği acıları anlatan koşmalar söyledi. Bundan çok hoşlanan İspahanlı Harem ağası ona köşkün alt katını gezdirdi. Bir ara delikanlı bu köşkün kime ait olduğunu sordu. Harem ağası, bu köşkün sahibi Vezir İbrahim'dir. Kızının sağlık ve selameti için ona bu binayı yaptırdı. Kızı da yukarıda oturuyor, dedi. Ünsül vücut bunu duyunca çok sevindi ve aradığı yeri bulduğunu anladı. 476. Gece Gül Demet'i de aşk ateşiyle gün geçtikçe harap oluyordu. Rahat uyuyamıyordu. Yemeden içmeden kesilmişti. Bir gün kendi kendine beni sevgilimden ayırmak için şu dağ başında yaptırdıkları köşke hapsettiler. Benim avunacağımı zannediyorlar. Oysa aşkım gün geçtikçe artıyor. Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece. Acaba felek bir gün beni sevgilime kavuşturmayacak mı? diyerek düşünmeye başladı. Sonunda... Oradan kaçmaya karar verdi. En kıymetli ve en güzel elbiselerini giydi. Öbür elbiselerini yırtarak birbirine bağlayıp bir ip yaptı. Bununla köşkün arka tarafına indi. Oradan da kimseye görünmeden kaçıp gitti. Uzaktan bir balıkçının kıyıya yakın bir yerde durduğunu görünce onun yanına koştu. Balıkçı onu görünce korktu ve kayığına atlayıp oradan uzaklaşmak istedi. demeti bütün gücüyle bağırdı. ''Balıkçı, balıkçı, neden benden korkuyorsun?'' Ben de senin gibi bir insanım. Beri veya cin değilim. Gel, beni buradan uzaklaştır. Allah beni ceylan bakışlı selvi boylu bir gencin sevgisine bağladı. Onu aramaya gideceğim. Bunun üzerine balıkçı olduğu yerde durdu. Yanına gelen gül demetini kayığına alarak denize açıldı. Çok geçmeden esen şiddetli bir fırtına kayığı bir ceviz kabuğu gibi oynatmaya başladı. Vizirin kızı da bile bile bu tehlikeye atıldığına pişman oldu. Üç gün süren bir fırtınadan sonra. Deniz sakinleşti. Kayıkçı da küreklere sarılarak en yakın kıyıya yanaştı. 477. gece. Kayıkçının yanaştığı yerin yakınında büyük bir şehir vardı. Derbas adında bir hükümdarın idaresindeydi. O gün hükümdar Derbas sarayının balkonunda oğluyla birlikte oturmuş denizi seyrediyordu. O sırada yorgunluktan bitkin bir halde kayıkta yatan Gül Demetini gördü. Üstündeki kıymetli elbiselerden ve mücevherlerden bunun Büyük bir kimsenin kızı olduğunu tahmin etti. Hemen sarayın gizli kapısından kıyıya doğru koştu. O sırada kayığı bağlamaya çalışan kayıkçıya görünmeden kızın yanına gitti. Onu uyandırdı. Kız korkuyla ağlamaktan kızaran gözlerini açtı. Hükümdar Derbas sakin bir tavırla ona kim olduğunu ve buraların için geldiğini sordu. Güldemeti çok zeki bir kızdı. Karşısındaki adamın yüksek bir kimse olduğunu hemen anladı. Ben Şamih Şah'ın veziri İbrahim'in kızıyım dedi. Biraz dinlendikten sonra da başından geçenleri, sevgilisi Ünsül vücudu her şeyi bir bir anlattı. Hükümdar derbası onun bu haline acıdı ve merak etme kızım seni istediğine kavuşturacağım diyerek onu sarayına aldı. Kendisine güzel bir daire ayırdı. Sonra vezirini yanına çağırdı ve ona şu emri verdi: Seni birçok kıymetli hediyeyle Şamih Şah'ın memleketine göndereceğim. Oraya varınca hükümdarın yanına çıkarsın. Yolladığım hediyeleri verip hükümdarımız Derbas'ın size selamı var. Kızını hizmetinizde bulunan Ünsül Vücut adındaki yiğitle evlendirmek istiyor. İzninizle o genci alıp memleketime götüreceğim dersin. Eğer izin vermezse her çareye başvur ve o genci buraya getir. Bunu başaramazsan kendini işinden atılmış say. Onunla beraber gelirsen sana büyük bir ödül vereceğim. Vezir Hükümdarın hazırladığı hediyeleri alarak yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra Şamih Şah'ın memleketine vardı. 478. Gece Vizir hemen Şamih Şah'ın huzuruna çıktı. Kendisine yollanan hediyeleri sunarak hükümdar derbasın dileğini bildirdi. Şamih Şah, Ünsül Vücut adını duyunca ağladı. ''Ah oğlum'' dedi. ''Ünsül Vücut'un nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. ''Onu bana bul.'' Sana getirdiğin hediyelerin iki vereyim. Git hükümdarına söyle, o yiğit tam bir yıldır ortalarda yok. Vezirin rengi değişti. Onu bulmadan memleketime dönemem. Çünkü hükümdarımız bana, onsuz gelirsen kendini işinden atılmış bil dedi. Şamihşah bunu duyunca düşünceye daldı. Sonra vezirin yanına kendi veziri İbrahim'i ve adamlarından birkaçını daha katarak yola çıkardı. Onlara bütün ülkeleri gezip ünsül vücudu aramalarını emretti. İki vezir, yanlarına katılan adamlarla beraber yola çıktılar. Her uğradıkları şehirde duraklayıp yabancıların indikleri hanları, kervansarayları yoklamaya, her tarafta ünsül vücudu arayıp sormaya başladılar. Aylarca süren bu uzun ve yorucu yolculuk, delikanlığın izine bile rastlanmadan sona erdi. 479. Gece vezirler bütün şehirleri dolaştıktan sonra denize açılıp ünsül vücudu adalarda da aramaya karar verdiler. Bir gemi kiralayarak yola çıktılar. Bindikleri gemi ortasında yüksek bir dağ bulunan bir adaya yaklaşınca hükümdar derbasın veziri gemi kaptanına bu adanın ve ortasındaki dağın adını sordu. Kaptan "Buraya Çile Dağı Adası derler. Rivayete göre bir zamanlar sevgilisinden cefa gören bir peri kızı çile doldurmak için bu adanın ortasındaki dağa çekilmiş." cevabını verdi. Onun üzerine vezir o adaya çıkmalarını teklif etti. Vezir İbrahim de bu vesileyle orada oturan kızını göreceği için sevindi. Vezirlerle yanlarındaki adamlar karaya çıkarak adayı gezdiler. Sonra dağın tepesindeki köşke çıktılar. Kendilerine kapıyı açan harem ağası, karşısında efendisini görünce hemen elini öptü. Onu ve yanındakileri içeri aldı. Vezir İbrahim avluda üstü başı perişan, saçı sakalı karışmış ünsül vücudu gördü ama onu tanıyamadı. Hizmetçilere bu dervişin kim olduğunu sordu. Hareması cevap verdi. Bu delikanlı kazaya uğramış bir zavallıdır. Ticaret için memleketinden ayrılmış. Bindikleri gemi batmış ve kendisi güçlükle bu adaya çıkabilmiş. Sevaptır diye burada aramızda tutuyoruz. Vezir İbrahim arkadaşlarını bırakarak yukarı kata çıktı. Kızına seslendi. Bir cevap alamayınca hizmetçilere nereye gittiğini sordu. Uzun zamandan beri orada olmadığını söylediler. Vezirin tepesi attı. Büyük bir üzüntü içinde kızının odasına girdi. Yerde duran yırtık elbiselerden ve pencereden sarkan ipten Gülde gizlice kaçtığını anladı. Hemen hizmetçileri ve harem ağları seferber ederek adanın her tarafını aramalarını emretti. Fakat saatlerce süren arama sonunda en ufak bir ize bile rastlayamadı. 480. Gece Sevgilisi Gülde kaybolduğunu o sırada öğrenen ünsül vücut, bu son talihsizliğe çok üzüldü. Saçını başını yolup ağlamaya başladı. Etrafındakiler bunun sebebini bilmedikleri için fenalık geçirdiğini zannettiler. Hükümdar derbasın veziri onun bu haline acıyarak kendisini memleketine götürmeyi bile düşündü. Yanındakilere, ''Bu zavallı gencin memleketi bize yakındır. Onu yanıma alacağım. Belki onun sayesinde hükümdarın başarısızlığımı bağışlar da ünsül vücudu bulamadım diye beni işimden atmaz.'' dedi. Kızının kayboluşuna çok üzülen ve adadan ayrılmaya karar veren Vezir İbrahim'e ''Hoşça kalın'' diyerek ünsül vücutla beraber kendilerini bekleyen gemiye bindi. Vezirin bindiği gemi, Çile Dağı'ndan ayrılıp kalktığı limana dönünce vezirle adamları oradan kiraladıkları hayvanlarla memleketlerinin yolunu tuttular. Bütün yol boyunca kendinde olmayan ünsül vücut, hükümdar derbasın ülkesine yaklaşınca vezirin adamlarının yardımıyla kendine geldi etrafındakilere nerede olduğunu sordu. Vezir'in yanında bulunduğu ve memleketine götürüleceği söylenince biraz canlanır gibi oldu. 481. Gece Vezir'in şehir kapısına geldiğini öğrenen hükümdar Derbas, haber göndererek, ünsül vücut yanında değilse şehre girmemesini bildirdi. Vezir, hükümdarının bu adamın niçin istediğini bilmiyordu. Sarayda Gül Demeti adında bir kızın bulunduğundan da haberi yoktu. Bu habere canı sıkılmakla beraber, Hükümdardan böyle bir tepki beklediği için fazla üzülmedi. Kendini affettirmek için bir çare düşünmeye başladı. Bir ara kendine gelen delikanlının yanına gitti ve ona derdini açtı. Hükümdarımız beni ünsül vücut adında tanımadığım bir yiğit bulmak için şaha yolladı. Orada bulamadım. Meğer Şah da onu arıyormuş. Vezirini yanıma kattı. Birçok memleketlerde dolaştık ama onu bir türlü bulamadık. Oysa hükümdarımız onu bulmadan gelirsen şehre girme demişti. Şimdi memleketime gidemiyorum. Ne yapsam acaba? Ünsül vücut gülümsedi. Onu düşünmeyin, dedi. Beni hükümdar derbasa götürürseniz size ünsül vücutu bulacağıma söz veriyorum. Vezir sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Aman, gerçek mi söylüyorsun, dedi. Ünsül vücut ciddi bir tavırla. Evet, beni hükümdarınızın yanına götürün, dedi. 482. Gece Vezir kim olduğunu bilmediği ünsül vücudu alarak onunla beraber hükümdar derbasın karşısına çıktı. Hükümdar vezirine sordu. Ünsül vücut nerede? Vezirin yerine ünsül vücut cevap verdi. Onun nerede olduğunu ben biliyorum. Bunun üzerine hükümdar delikanlıyı yanına oturtarak, öyleyse söyle ünsül vücut şimdi nerede deyince, ünsül vücut ben onu hemen huzurunuza getiririm ama önce onu neden aradığınızı öğrenmek isterim diye cevap verdi. Hükümdar buna memnun oldu. Onun için istediğimi söylerim yalnız burada olmaz diyerek onu ayrı bir odaya aldı ve neden aradığını anlattı. Bu garip rastlantıya şaşan ünsül vücut hükümdardan temiz bir elbise istedi ve elbiseyi giyer giymez size aradığınız genci hemen bulacağım dedi. Hükümdar hemen ona güzel ve şık bir saray elbisesi hediye etti. Ünsül vücut yıkanıp tıraş oldu sonra o elbiseyi giyerek hükümdarın karşısına çıktı. İşte aradığınız Ünsül Vücut benim, dedi. Gül demetiyle aralarında geçen hikayeyi anlattı. Onların bu garip hikayesini öğrenen hükümdar hemen iki sevgilinin nikahlarını kıydırdı ve Şamih Şah bir elçiyle haber göndererek olup bitenleri anlattı. Şamih Şah bu sevinçlere çok memnun oldu. Elçiye düğünün memlekette olmasını istediğini söyledi. Hükümdar derbaz Şamih Şah'ın isteğini öğrenince Ünsül Vücutla Gül demetinin bir tahtı revana bindirilerek muhafızlarıyla birlikte memleketlerine gönderdi. 483. gece Şah tarafından büyük bir törenle karşılanan ünsül vücutla Gül demetinin düğünü birkaç gün sonra Vezir İbrahim'in evinde görülmemiş şenliklerle kutlandı. Adil hükümdarla köylü kızı Adaletiyle meşhur olan Fars hükümdarı Nuşi Revan bir gün ava çıkmıştı. Bir ara bir ceylan kovalamak için adamlarının yanından uzaklaştı. Avını yakaladıktan sonra dönerken çok susadığını hissetti. Su içmek için yakın köylerden birine uğradı. Rastgele önüne gelen kapılardan birini çaldı. Biraz sonra kapıya çıkan genç ve güzel bir köylü kızından su istedi. Köylü kız, bağış üstüne diyerek içeri girdi. Bir şeker kamışını sıktı, suyuna biraz su katarak temiz bir kaba koydu. Üzerine ufak bir amber parçası atarak hükümdara sundu. Nuşi amber parçasını toprak zannederek yavaş yavaş içti. Bitirdikten sonra kabı kıza verirken, ''Suyunuz çok lezzetli ve serin. Yalnız o içindeki çamur parçası olmasaydı daha iyi olurdu.'' dedi. Genç kız gülümseyerek, ''Çamur zannettiğiniz şeyi ben özellikle koydum. İstedim ki onu görüp de suyu bir nefeste içmeyesiniz.'' dedi. ''Çünkü yorgunsunuz, terlisiniz. Suyu bir solukta içerseniz size dokunur rahatsız olursunuz.'' 484. Gece Fars hükümdarı bu köylü kızın zekasına ve tatlı konuşmasına hayran olmuştu. Giderken köylü kıza verdiği şekerli suyu kaç kamıştan çıkardığını sordu. Köylü kızı yalnız bir kamıştan diye cevap verdi. Nuh Şirevan sarayına dönünce maliye bakanını çağırarak uğradığı köyden ne kadar vergi alındığını sordu. Az vergi alındığını öğrenince bu köyün ürünü bereketlidir. Bir şeker kamışından koca bir kap dolusu su çıkarıyorlar. Vergilerini çoğaltmalıyız, dedi. Bir süre sonra adil hükümdar yine o köyden geçip aynı evin kapısını çaldı, su istedi. Köylü kızı, hükümdarı epeyce zaman beklettikten sonra su getirdi. Nuşirevan bu sefer neden çok geciktin diye sordu. Köylü kız cevap verdi. Bir şeker kamışından istediğim kadar su çıkaramadım. Üç kamış sıkmak zorunda kaldım. 485. Gece Hükümdar hayretle sordu. Bunun sebebi nedir? Köylü kızı hükümdara anlamlı anlamlı baktı. Hükümdarımızın niyeti değişti de ondan. Bunu sana kim söyledi? Bilgin adamlar derler ki bir hükümdar tebaasına karşı iyi davranmazsa o halkın yetiştirdiği ürünün bereketi azalır. Nuşi Revan, köylü kızın bu cevabından çok hoşlandı ve onunla evlendi. Genç kız zekasının ve tatlı dilinin ödülünü böylece almış oldu. Men dakka dukka. Bir zamanlar buharada bir saka vardı. Otuz yıldan beri her gün bir kuyumcunun evine su taşırdı. Bu kuyumcunun çok güzel, güzel olduğu kadar da namuslu bir karısı vardı. Bir gün saka her zamanki gibi eve su getirdi. Suyu küpe boşalttıktan sonra birdenbire o sırada evin avlusunda bulunan kuyumcunun karısına saldırdı. Kadının elini sıktı ve bir şey söylemeden çıkıp gitti. Akşamüstü kuyumcu eve dönünce karısı... Bugün çarşıda Allah'ı gücendirecek ne iş yaptığını öğrenmek istiyorum, dedi. Kuyumcu inkar etmek istedi. Fakat karısı azarlayıp doğruyu söylemezse evden çıkıp gideceğini söyleyince ister istemez anlattı. Dün dükkanıma bir kadın geldi. Bir altın bilezik istedi. Verdim. Bileziği takarken beyaz ve güzel elleri gözüme çarptı. Hoşuma gitti. Dayanamadım sağ bileğini. Tutup sıktım. Kadın bunu duyunca başını salladı ve kocasının yüzüne bakarak... Allah'ım ne büyük hikmetlerin var dedi. Bu işin için yaptın. 30 yıldır suyumuzu getiren Saka bugün de bize su getirdi. Sonra birdenbire üzerime saldırıp bileğimi tutup sıktı. Bir şey söylemeden de çıkıp gitti. Kuyumcu yaptığına pişman olarak karısına döndü. Men dakka dukka, levzi la Lazadel sakka dedi. Yani çalma kapıyı çalarlar kapını. Daha ileriye gitseydim sakka da ileri gidecekti dedi. 486. gece Ertesi gün saka geldi. Bir gün önce işlediği kusurun bağışlanması için kuyumcunun karısına yalvardı. Kadın onu affetti. Kuyumcunun söylediği söz de bir atasözü olarak kaldı. Üç Valinin Hikayesi Mısır hükümdarlarından Nasraddin bir gün Kahire, Bulak ve eski Mısır vali valilerini yanına çağırmış. Onlarla devlet işleri üzerinde görüştükten sonra bir ara valiliğiniz zamanında başınızdan geçen en garip olayı ''Hiçbir şey gizlemeden anlatmanızı istiyorum.'' deyince Kahire valisi anlatmaya başladı. Yalancı şahitlikleriyle, sahtekarlıklarıyla, ahlaksızlıklarıyla tanınmış iki adam hakkında her gün birçok şikayet alıyordum. Bunları suçüstü yakalamak istedim. Ne kadar çalıştımsa olmadı. Sonunda adamlarımdan birini bunların peşine taktım ve onları suçüstü yakalayıp bana haber vermelerini tembih ettim. Bir gün adamım heyecanla yanıma geldi. ''Efendimiz'' dedi. O sahtekar herifleri tuzağa düşürmek için evime davet ettim. Bu gece bizde eğlenecekler. Onları gelin görün ve suçüstü yakalatın. 487. Gece Hemen adamlarından birkaçını alıp tarif edilen eve gittim. Kapıyı çaldık. Çok geçmeden bir cariye kapıyı açıp bizi içeri aldı. Bir de ne görelim? O iki sahtekar içki sofrası kurmuş, bir takım uygunsuz kadınlarla eğlenmiyorlar mı? Beni görünce hiç sıkılmadılar. Hatta yanıma gelip, ''Buyurun, sefa geldiniz.'' diye iltifat ettiler ve oturacak yer gösterdiler. Bir ara ev sahibi geldi. Bana içinde 300 altın bulunan bir kese vererek ''Şu parayı alın, ister ceza sayın, ister hediye. Yalnız bu gece keyfimizi bozmayın. Konuya komşuya karşı rezil olmayalım.'' dedi. Ne yalan söyleyeyim. Ufak bir bocalamadan sonra dayanamayarak altınları aldım ve onları rahat bırakıp adamlarımla beraber çıktım gittim. Ertesi gün mahkemeden bir memur geldi. Kadının beni istediğini söyledi. Gittim. Orada bana 300 lirayı veren ev sahibiyle iki sahtekarı gördüm. Kadı ev sahibini göstererek dün gece bu adamdan aldığınız 300 altını geri veriniz dedi. Ve iki sahtekarı göstererek bu iki cahidin önünde almışsınız diye sözünü tamamladı. 488. Gece İşin inkar edilecek bir tarafı yoktu. Hemen paraları sayıp gece onları yakalayamadığıma pişman olmuş bir halde oradan ayrıldım. Kahire valisi hikayesini bitirdikten sonra sıra Bulak valisine gelmişti. Efendimiz dedi. Valiliğim sırasında bir dönem çok borçlanmıştım. Evimi ve elimdeki mücevherleri sattığım halde borçlarımı ödeyemedim. Bir gece evde oturmuş dertli dertli düşünüyordum. Birden Birdenbire yanıma hizmetçim geldi. Silahlı adamların kapıda beni beklediklerini söyledi. Her ihtimale karşı silahlanarak dışarı çıktım. Kapıda duran adamlara kimsiniz, ne istiyorsunuz diye sordum. Reisleri karşılık verdi. Biz şimdiye kadar eşkıyalık ediyorduk. Fakat artık tövbekar olduk. Sizin sıkıntınız olduğunu duyduk. Size şu mücevherleri ve altın dolu sandığı getirdik. Bu düşman elinden alınmış bir ganimettir dedi. İki kişinin zor taşıdığı sandığı evimin avlusuna getirdiler. Sandığı açıp baktım. Gerçekten altın ve mücevherlerle doluydu. Bunları satıp kalan borcumu ödeyeceğim için sevindim. İçeri girdim. Elimde kalan birkaç kuruşu alıp silahlı adamlara bahşiş olarak dağıttım. Ertesi sabah sandıktaki altın ve mücevherleri gündüz gözüyle görmek istedim. Mücevherlerin sahte, altınların yağdız olduğunu anladım. O kadar kötü oldum ki az kalsın kalbim duracaktı. Sandığın içindekilerin hiçbiri beş para etmezdi. Oysa onun on mislini o heriflere bahşiş diye dağıtmıştım. Bulak valisinin hikayesi de burada bitmişti. Sıra eski Mısır valisine gelince anlatmaya başladı 489. gece Bir gün ölüm cezasına çarptırılmış on kadar suçluyu astırmıştım Ayrı ayrı dar ağacına asılan bu adamların başlarına nöbetçiler koyup Ölülerinin çalınmamasına dikkat etmelerini sıkı sıkı tembih etmiştim Ertesi gün asılanları kontrol ederken birisinin yerine başkasının asıldığını gördüm Hemen nöbetçileri sorguya çektim Önce bir şeyden haberleri olmadığını söylediler. Kendilerini ölümle korkutunca doğruyu söylemek zorunda kaldılar. Dün gece bir ara uyumuşuz. Gözlerimiz açınca ölülerden birinin yok olduğunu gördük. Sizden korktuğumuz için yoldan geçen bir köylüyü eşeğinden indirip onu astık. İşte yabancı gördüğünüz ölü odur. 490. Gece Bunun üzerine o köylünün bıraktığı eşeği görmek istedim. Getirdiler. Hayvanın sırtındaki heybeyi açtırdım. İçinde parçalanmış bir insan hülüsü gördüm. Tanrı'nın adaletine hayran olmaktan kendimi alamadım ve nöbetçileri affettim. İyiliğin Ödülü Bir zamanlar beyni İsrail zamanında dindar bir adam vardı. Ailesiyle birlikte pamuk ekip toplayarak geçinirlerdi. Her gün eğirdiği pamuğu çarşıya götürür, satardı. Kazandığının bir kısmıyla tekrar pamuk alır, kalanıyla da çoluk çocuğunun yiyeceğini temin ederdi. Bir gün... Her zamanki gibi yaptığı işi satmak için çarşıya giderken dostlarından birine rastladı. Adam ona son zamanlarda çektiği sıkıntıdan bahsetti. O da arkadaşının halini acıyarak eğrilmiş pamuğu sattıktan sonra bütün parasını ona verdi. Tabii evine de eli boş döndü. Bunu gören karısı, şimdi ne yapacağız? Elimizde satılacak bir şeyimiz yok ki onu sermaye yapalım. Şurada kırık bir çanakla bir testimiz var. İstersen onları sat da parasıyla da pamuk al, dedi. Bunun üzerine adam o kırık çanakla testiyi alıp çarşıya gitti. Fakat kimse bunlara para vermedi. Ümitsizce eve dönerken elinde kokmuş bir balık tutan adama rastladı. Balıkçı adama yaklaşarak ''Elindeki kırık testiyle çanağı şu balıkla değişir misin?'' diye sordu. Çok acıkmış olan adam bu alışverişe razı oldu. Elindekileri verip balığı aldı ve karısına götürdü. Kadın ''Bu balık kokmuş, onu ne yapayım?'' diye söylendi. Canım kes temizle kızart da yiyelim. Kadın kocasının isteği üzerine eline bıçağı alıp balığı yardı. İçinde görülmemiş büyüklükte bir inci buldu. Onu kocasına gösterdi. Adam bak eğer inci delinmişse başkasının malıdır. Delinmemişse tanrı tarafından bize gönderilmiş bir hediyedir dedi. Kadın inciyi gözden geçirdi. Delinmemiş olduğunu görünce sevindi kocasına verdi. O da ertesi gün inciyi alıp kuyumculara götürdü. Kuyumculardan biri onu yüksek bir fiyatla satın aldı. Adam o parayla ömrünün sonuna kadar çoluk çocuğuyla rahat bir hayat yaşadı. Kısmetini Arayan Adamın Hikayesi Bir zamanlar Bağdat'ta hali vakti yerinde bir adam vardı. Nasılsa işleri bozuldu. Mallarını birer birer satıp on paraya muhtaç hale geldi. Bir gece kedar içinde ne yapacağını düşünürken uykuya daldı. Rüyasında bir adam gördü. Bu adam ona, ''Senin kısmetin Mısır'dadır, git orada ara.'' dedi. Fakir adam uyanınca uzun uzun düşündü. Kısmetinin gerçekten Mısır'da olduğuna inanmıştı. Hemen derlenip toparlandı ve Mısır'ın yolunu tuttu. Oraya vardığı zaman gece olmuştu. Bir camiye girip yattı. 491. Gece Oysa o günlerde bir hırsız çetesi o mahalleye dadanmış, çaldıkları eşyayı camiye bırakıp oradan da evlerine taşıyorlarmış. Bunların girip çıktıkları yerleri gözleyen hükümet adamları o gece birdenbire camiye baskın yaptılar. Bunu haber alan hırsızlar daha atik davranarak kaçtılar. Hükümet adamları camide fakir Bağdatlı'dan başka kimseyi göremeyince onu yakaladılar. Üç gün hapishanede kaldıktan sonra zaptiye amiri adamı sorguya çekti. Bağdatlı fakir anlattı. Ben Bağdatlıyım. Bir zamanlar çok zengindim. Sonra feleğin sillesini yiyerek fakir düştüm. Bir gece rüyamda ermiş bir adam gördüm. Bana kısmetin Mısır'dadır dedi. Ben de kalktım buraya geldim. Memleketin yabancısı olduğum için de o gece camide yattım. Adamlarınız gelip beni hırsız diye yakaladılar ve hapse attılar. Demek benim kısmetim burada dayak yemek ve cefa çekmekmiş. Zapti amiri bunu duyunca kahkahalarla gülmeye başladı. Budala, hiç rüyaya inanılır mı? Ta Bağdat'tan kalkıp buraya kadar gelmeye üşenmedin mi? Bana üç defa rüyada dediler ki Bağdat'ta falan mahallede falan adamın evinde merdiven altında bir define var. Git onu al. Fakat ben bunu önemseyip Bağdat'a gitmeyi aklımdan bile geçirmedim. 492. gece Bunu duyan Bağdatlı bir an düşündü. Zabdiye amirine hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldı. Çünkü rüyada tarif edilen ev kendi eviydi. Mısır'dan çıkıp Bağdat'a geri döndü. Evine varınca merdiven altını kazdı. Gerçekten de orada büyük bir define buldu. Hazreti Ömer'in Adaleti ve Üç Çocuğun Hikayesi Bir gün Hazreti Ömer, meclisinde oturmuş, etrafını çeviren sahabelere danışarak hükümet işlerini idare ediyordu. Birdenbire yanlarına 15-16 yaşlarında temiz giyinmiş, bir çocuğu kollarından tutup sürükleyen iki genç adam girdi. Hazreti Ömer gençlere çocuğu bırakmalarını işaret ettikten sonra, bu çocuktan ne istiyorsunuz diye sordu. Kardeş oldukları yüzlerinden ve giyinişlerinden belli olan delikanlılardan biri atıldı. Ya Ömer dedi. Babamız tanınmış asil bir kabile'nin reisidir. Herkesin muhabbet ve saygısını kazanmış yaşlı bir adamdır. Bir gün babam kendi bahçesinde dolaşırken bu çocuk onun kafasına bir taş atıp başını yararak öldürdü. Kaçmasına fırsat vermeden onu tutup buraya getirdik. İşlediği ağır suçun cezasını çekmesini istiyoruz. 493. Gece. Şimdi bütün meclistekilerin gözleri temiz giyimli, güler yüzlü ve halinde hiç korku ve heyecan izi görünmeyen çocuğa çevrilmişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer çocuğa sert sert baktı. Bu iki adamın söylediklerini dinledin. Buna karşı ne diyeceksin? diye sordu. Çocuk büyük bir cesaretle Halifeyi selamlayarak evet dedi. Söyledikleri doğrudur. Bir kazadır oldu. İzin verirseniz size olup bitenleri anlatayım. Halife izin verince çocuk her şeyi olduğu gibi anlatmaya başladı. Biz çölde yaşayan insanlarız. Kimseye kötülüğümüz dokunmamıştır. Bu yıl yaşadığımız yerde kıtlık oldu. Şehre gelip hayatımızı kazanmaya karar verdik. Develerimizle şehre yollandık. Bahçelerin arasından geçerken çok sevdiğim develerimizden biri, bahçelerden birinin duvarından sarkan bir dalı çekip yapraklarını yemeye başladı. O sırada duvarın üstünde kır saçlı bir adam göründü. Çok sinirliydi. Elinde tuttuğu kocaman bir taşı devenin üzerine fırlattı. Can alacak bir yerinden vurup zavallı hayvancağızı öldürdü. Bunu görünce öfkeden gözlerim karardı. Aynı taşı yerden alıp ihtiyara fırlattım. Acı bir çığlık kopararak düşüp öldü. Onun sesini duyan oğulları babalarının yerde cansız yattığını görünce hemen koşup beni yakaladılar ve buraya getirdiler. 494. Gece Hazreti Ömer biraz düşündükten sonra işlediğin suçu söyledin.'' Cezanı çekeceksin. Suçlu çocuk. Vereceğiniz cezaya razıyım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Fakat benim küçük bir kardeşim var. Babam ölmeden önce ona oldukça büyük para bıraktı. Ben de parayı ileride büyüdüğü zaman kardeşime vermek için bir yere gömdüm. O yeri benden başkası bilmez. Şimdi beni öldürürseniz o para ziyan olur. Kardeşim de hakkını kaybeder. Bana üç gün izin verin. Kardeşimi kendisine bakacak bir akrabaya veya tanıddığa teslim edeyim. Parayı da sakladığım yerden çıkarıp ona vereyim. Bana kim kefil olursa kendisini utandırmayacağım. Sözümde duracağım. Hazreti Ömer yanında bulunanlara dönerek, bu suçlu çocuğa kefil olan var mı diye sordu. Çocuk da o sırada mecliste bulunanların yüzlerine bakarak, sahabelerden Ebu Zer'i görünce eliyle onu işaret ederek, bu adam bana kefil olur dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Ebu e sordu. Bak, suçlu seni kefil gösteriyor, kabul ediyor musun? Ebu Zer başını salladı. ''Evet, üç gün sonra geleceğine kefilim.'' dedi. 495. Gece Hazreti Ömer çocuğu serbest bıraktı. Üç gün çabuk geçti. Fakat çocuk görünmedi. Öldürülen adamın oğulları, mecliste hazır bulunan Ebu Zer'e ''Ölümden yakasını kurtaran çocuk bir daha gelir mi?'' dediler. ''Bununla beraber bir seni tanırız. O gelmezse yerine sen ceza göreceksin. Çünkü kefil vekil gibidir.'' Ebu Zer cevap verdi. Çocuk gelmezse her türlü cezaya razıyım. Mecliste bulunan sahabeler ölenin oğullarına diyet istemekten vazgeçmeleri için ne kadar yalvardılarsa da söz geçiremediler. Hazreti Ömer vaktin epey geç olduğunu, çocuğun gelmediğini görünce Ebu Zer'e seslendi. Ya Ebu Zer, suçlu çocuk gelmedi. Kefili olduğun için onun yerine seni cezaya çarptırmak zorundayım. Bunun üzerine mecliste bulunanların yüzlerini keder bürüdü. Biraz sonra kaybedecekleri arkadaşları Ebu Zer'e bakmaya başladılar. 496. gece Tam o sırada çocuk kanter içinde çıka geldi. Hazreti Ömer'i ve mecliste bulunanları selamlayarak kardeşimi dayılarıma teslim ettim. Babamın bıraktığı paranın yerini de gösterdim ve sıcaktan tutuşan çölü aşarak buraya geldim, dedi. Herkes... Çocuğun bu mert hareketine ve sözünde durup ölüme cesaretle koşmasına hayran kaldı. İçlerinden biri, doğrusu çok dürüst bir çocuksun, dedi. Çocuk ona şu cevabı verdi. Ölüm saati gelince kimse ondan geri kalmaz, insanlarda vefa kalmadı denilmemesi için sözümü yerine getirdim. Ebu Zer, meclistekilere ve Hazreti Ömer'e döndü. Ben bu çocuğa kefil olduğum zaman onu hiç tanımıyordum. Daha önce de hiçbir yerde görmemiştim. Bu kadar kişinin arasında beni seçip kefil gösterince insanlığım onu reddetmeme engel oldu. Neyse çocuk da beni utandırmadı, geldi dedi. 497. Gece Bunun üzerine davacılar Hazreti Ömer'e dönerek Biz hakkımızdan vazgeçiyoruz, siz neyi uygun görürseniz onu yapın dediler. Halife davacıların bu hareketinden memnun oldu. Çocuğa doğruluğunun ödülü olarak hafif bir ceza vermekle yetindi. Sahte Hoca Bir zamanlar okuma yazma bilmeyen bir dolandırıcı vardı. Bir gün başına kocaman bir sarık sardı. Sırtına da temizce bir cübbe geçirerek mahallede boş bulduğu geniş bir yeri mahalle mektebi haline getirip öğretmenliğe başladı. Onun kocaman sarığına ve elinden düşmeyen tesbihine kanan mahallenin saf halkı çocuklarını getirip okula yazdırmaya başladılar. Sahte Hoca başka mahalle mekteplerinden getirdiği yazar çocuklar aracılığıyla Yeni gelen çocuklara ders verdirtiyor, kendisi de türlü bahanelerle vurgun peşinde dolaşıyordu. 498. Gece Bir gün mahalle mektebinin önünde dururken, elinde bir mektup bulunan bir kadının kendisine doğru geldiğini gördü. Herhalde bana bu mektubu okutacak diye çabucak oradan uzaklaşmak istedi. Fakat kadın daha çabuk davrandı. Sahte hoca öğle namazını kaçıracağını söyleyerek kadını atlatmaya yeltendi. Kadın, ''Öğle namazına daha epey zaman var. Rica ederim. Merak ediyorum şu mektubu bana okuyunuz. Sevaptır.'' diye yalvardı. Sahte öğretmen mektubu kadının elinden almak zorunda kaldı. Kağıdı tersinden tutarak güya okuyormuş gibi dudaklarını kımıldatmaya, gözünü kaşını oynatmaya başladı. Kocası tarafından gönderilen bu mektubu hocanın okuyup da ona bir şey söylemediğini gören kadın mektupta kötü bir haber olduğunu zannetti. Cesaretini toplayarak hocaya sordu. Herhalde kocama bir şey olmuş öyle mi? Hoca başını sallayıp yine bir şey söylemeyince kadın tahmininde yanılmadığını zannederek saçımı başımı yolup ağlayayım mı diye sordu. Yol ağla. Kadın hıçkırarak dövüneyim üstümü başımı yırtayım mı diye aykırdı. Dövün üstünü başını yırt. Hocanın bu son cevabı üzerine kadın elinden mektubu kaptı ve perişan bir halde evine gitti. Çocuklarına babalarının öldüğünü söyledi. 499. Gece Komşular, kadının çocuklarıyla beraber ağladığını görünce yanına koştular. Üzüntüsünün nedenini sordular. Kadıncağız, kocasının öldüğünü söyledi. Bunun üzerine komşu erkeklerden biri hayretle, ''Nasıl olur? Daha dün kendisinden mektup aldım. Sağlığının yerinde olduğunu söylüyor. On gün sonra da geleceğini yazıyordu.'' dedi. Kadına gelen mektubu alıp okudu ve gülümseyerek, ''Bu mektupta hastalıktan falan söz etmiyor.'' İyi olduğunu, on gün sonra geleceğini ve sana beyaz bir çarşafla bir başörtüsü gönderdiğini yazıyor, dedi. Kadın son derece memnun oldu. Hemen mektup alıp sahte hocanın yanına gitti. Komşusunun söylediklerini anlatarak, ''Kocan bana bir çarşafla bir başörtüsü yolladığını yazdığı halde, sen bana onun öldüğünü haber verdin, günah değil mi? Beni ve çocuklarımı üzüyorsun.'' diye çıkıştı. 500. Gece Hoca pişkin bir tavırla, hatun dedi. O gün kafam çok doluydu. Çarşafla başörtüsünü görünce onları kefen zannettim. Oradan kocanın öldüğüne hükmettim, kusuruma bakma. Saf kadın, hocanın bu sözlerine inandı. Ona hak verip evine döndü. Hükümdar şehriyar, hocanın bu cevabına kahkahalarla gülmekten kendini alamadı. Güzel şehrazat da hükümdarı memnun ettiği için gülümsüyordu. Şehriyar, bu akşam beni çok eğlendirdin. Yorulmadıysan bir mansal daha anlat, Şehrazat. Emre dersiniz efendim. Size meşhur Alaaddin'in sihirli lambasını anlatayım. Alaaddin'in sihirli lambası. Bir zamanlar Çin ülkesinin büyük bir şehrinde Mustafa isimli fakir bir terzi varmış. Zavallı Mustafa'nın kazancı o kadar azmış ki bütün gün çalıştığı halde ailesini hiçbir zaman tamamen doyuramıyormuş. Bu kadar talihsizlik yetmezmiş gibi. Tek oğlu Alaaddin de haylaz, şımarık, düşüncesiz ve söz dinlemez bir çocukmuş. Aslında çok akıllı olduğu halde faydalı, gerekli şeyler öğrenmektense kendi gibi haylaz arkadaşlarıyla sokaklarda oynamak daha çok hoşuna gidermiş. Biraz büyüyünce babası ona da kendi mesleğini öğretmek istemiş. Fakat Alaaddin büyüdükçe uslanacağına büsbütün haşarılaşıyormuş. Çalışmak ona pek güç geliyormuş. Babası arkasını döner dönmez Alaaddin yine kaçıyor ve haylaz arkadaşlarıyla beraber sokak sokak dolaşıyormuş. Fakirliğine, dertlerine ve oğlunun bir işe yaramamasına daha fazla dayanamayan zavallı Terzi hastalanıp ölmüş. Alaaddin babasının dükkanında çalışmaya niyeti olmadığı için annesi dükkandaki birkaç eşyayı satmış ve iplik eğirerek hayatını kazanmaya başlamış. 501. Gece Alaaddin büyümüş, delikanlı olmuş ama bir türlü kötü huylarından vazgeçmemiş. Derken günlerden bir gün başına gelen garip bir şey delikanlının hayatını büsbütün değiştirmiş. Bir gün şehre bir yabancı gelmiş. Bu yabancı aslında Afrikalı sihirbaz diye anılan kötü bir büyücüymüş. Sokaklardan geçerken Alaaddin ile arkadaşlarını görmüş. Delikanlının zeki ve açık gözlü biri olduğunu hemen anlamış. Büyücü gizli bir amacına ulaşmak için şehirden geçiyormuş. Alaaddin'in çok işine yarayacağını düşünmüş. Etrafındakilerden delikanlı hakkında öğrenebileceğini öğrendikten sonra Alaaddin'i bir köşeye çekmiş ve ''Oğlum sen Terzi Mustafa'nın oğlu musun?'' diye sormuş. Alaaddin ''Evet ama babam öleli çok oldu.'' diye cevap vermiş. Bunun üzerine yabancı çocuğun boynuna sarılmış ve ağlıya ağlıya yanaklarını öpmeye başlamış. Alaaddin hayretler içinde kalmış ve yabancının niçin böyle davrandığını sormuş. Bunun üzerine Afrikalı sihirbaz, Terzi Mustafa benim kardeşim de ben senin amcanım onun için ağlıyorum demiş. Sonra Alaaddin'e bir avuç para vermiş ve annesine gidip amcasının ertesi gün evlerine geleceğini söylemesini tembih etmiş. Hem şaşırmış hem de sevinmiş olan Alaaddin hemen evine koşmuş ve annesine babasının bir kardeşi olup olmadığını sormuş. Savallı kadın böyle bir adamın olmadığını söylemiş fakat Alaaddin'in anlattıklarını dinleyince kocasının bir tane kardeşi olduğunu ancak uzun zaman önce öldüğünü bu yüzden adamın bir yanlışlık yapmış olabileceğini düşündüğünü eklemiş. Fakat ertesi gün Alaaddin Afrikalı sihirbazı yine görmüş. Sihirbaz çocuğu öpmüş ve eline iki altın sıkıştırarak bunları annene götür ver iyi bir yemek hazırlasın akşama mutlaka geleceğim demiş. Ve delikanlıdan evlerinin nerede olduğunu öğrenmiş. Sonra da uzaklaşmış. Alaaddin heyecan içinde annesine koşmuş ve altınları vererek yabancının sözlerini tekrar etmiş. Kadıncağız yiyecek hazırlamaya başlamış. Bir yandan da bu adamın kim olduğunu iyice merak ediyormuş. Akşam olunca Afrikalı sihirbaz çıka gelmiş. Beraberinde güzel meyveler ve şaraplar da getirmiş. Alaaddin'in annesine gerçekten kocasının kardeşi olduğunu 40 yıldır birçok memleket dolaştığını ve en sonunda Mustafa'yı çok özlediği için döndüğünü söylemiş. Kardeşinin ölüm haberi karşısında duyduğu üzüntüyü o kadar içten anlatmış. Alaaddin'e karşı o kadar büyük bir sevgi göstermiş ki zavallı kadın onun gerçekten kocasının kardeşi olduğuna inanmaya başlamış. Alaaddin de kendine böyle iyi davranan zengin ve kudretli bir amcayı kabul etmeye çoktan hazırmış. 502. Gece Büyücü Alaaddin'e sermaye verip büyük bir mağaza açacağını ve delikanlının hayata zengin bir tüccar olarak atılmasını sağlayacağını söylemiş. Bunu duyan anne çok sevinmiş ve haylaz sonunda kötü huylarından vazgeçip adam olması için dua etmiş. Çalışmaktan nefret eden Alaaddin ise kolayca zengin ve kudretli bir tüccar olma fikrinden çok hoşlanmış. İşi bu kadar iyi idare ettiğine sevinen seyirbaz da çok yakında kötü amacına erişebileceğini düşünmüş. Hemen ertesi gün çocuğu alıp şehre götürmüş ve güzel bir elbise satın almış. Sonra beraberce zengin tüccarların toplandığı yerlere gitmişler. O gece büyücü, sözde yeğeninin şerefine bir ziyafet vermek üzere bütün zengin tüccarları çağırmış. Alaaddin artık sevincinden göklerde uçar gibiymiş. Büyücü ertesi gün gelip de şehrin uzak taraflarındaki güzel yerleri gezmeye gideceklerini söyleyince hemen razı olmuş. Biraz sonra başına gelecek Müthiş maceradan habersiz annesiyle vedalaşmış ve yalancı amcasıyla beraber neşeli neşeli yola çıkmış. Büyücü ise kurduğu müthiş planı o gün gerçekleştirmeye niyetlenmiş. Alaaddin'in bir daha evine dönebileceğini zannetmiyormuş. İkisi beraber şehrin uzak taraflarına zenginlerin oturduğu mahallelere gitmişler. Büyük bahçelerin ortasında duran köşk ve sarayları Alaaddin hayran hayran seyretmiş. Sihirbaz da Dur bak daha ne güzel yerler gezeceğiz diye diye hiç belli etmeden onu şehirden adam akıllı uzaklaştırmış. Bir süre sonra yorulmuşlar. Karınları da acıkmış. Bir pınar başına oturmuşlar ve büyücünün çıkınındaki çöreklerle meyveleri yemişler. Bu sırada büyücü Alaaddin'e müşfik sözler söylemiş ve haylaz arkadaşlarından ayrılıp akıllanması için nasihatlerde bulunmuş. Yemekleri bittikten sonra tekrar yola çıkmışlar. Kurnaz büyücü biraz sonra son derece güzel bir bahçeye geleceklerini söyleyip duruyormuş. Şehirden hiç bu kadar uzaklaşmamış olan Alaaddin, geçitleri, dağlık, kayalık yerleri hiç beğenmiyormuş. Bununla beraber büyücü o kadar güzel konuşuyormuş ki çocuk hiç sıkılmıyor ve yorgunluğunu hissetmiyormuş. Sonunda iki dağın arasında bir vadide durmuşlar. Büyücü artık daha ileriye gitmeyeceklerini çünkü burada son derece güzel bir şey göreceklerini söylemiş. Çocuğa bir kucak çalı çırpı toplattırmış. Sonra parlak bir ateş yakmış ve alevlerin içine bir tutam tütün tozu atmış. Ateşten koyu bir duman yükselmeye başlayınca tuhaf, sihirli sözler söylemeye koyulmuş. Ve delikanlının hayretten fal taşı gibi açılan gözlerinin önünde, büyücünün ayaklarının dibinde yer yarılmış ve üstünde büyük bir pirinç halka olan yassı ve geniş bir taş ortaya çıkmış. 503. Gece Korkudan ödü kapan Alaaddin kaçmaya kalkışmışsa da yalancı amcası onu sıkıca yakalamış ve yanağına öyle kuvvetli bir tokat atmış ki çocukcağız yere kapanmış. Kalktığı zaman gözleri yaşararak ''Benden ne kötülük gördün de böyle davranıyorsun bana amcacığım?'' diye sormuş. Büyücü gene çocuğa tatlı dille büyük adam olmak istiyorsa amcasının sözünü dinlemesi gerektiğini söylemiş. Halkalı taşın altında büyük bir hazinenin olduğunu ve amcasının sözünü dinlerse bu hazineye Alaaddin'in sahip olacağını anlatmış. Taşın üzerindeki halkayı tutmasını ve babasıyla dedesinin ismini tekrarlayarak çekmesini söylemiş. Artık korkusu geçmiş olan Alaaddin amcasının dediklerini yapmış ve halkayı çekerek taşı kaldırmış. Taşın altında bir oyuk açılmış. Bu oyun dibinde küçük bir kapı ve kapıya inen birkaç basamaklı bir merdiven varmış. Büyücü Alaaddin'e ''Şimdi sözlerimi iyi dinle oğlum.'' Demiş, bu merdivenlerden in, kapıdan içeri gir, birbirine açılan üç büyük salondan geç. Bir salonun dörder köşesinde ağz altın ve gümüş dolu kocaman pirinçten yapılma birer vazo göreceksin. Bunlara sakın dokunma, hele duvarlara giysilerin bile dokunmasın, yoksa hemen ölürsün. Hiç durmadan yürü, üçüncü salonun sonunda bir kapı bulacaksın. Bu kapı oldukça güzel ağaçlarla dolu bir bahçeye açılır. Bu bahçede ilerle. Karşına beş basamakla çıkılan mermer bir hücre çıkar. Burada bir lamba yandığını göreceksin. Bu lambayı al, söndür, içindeki yağı boşalt ve sonra bana getir. Bahçedeki meyvelerden de istediğin kadarını toplayabilirsin. Büyücü böyle diyerek parmağından bir yüzük çıkarıp çocuğun parmağına takmış ve dediklerini yaparsa bu yüzüğün onu tehlikeden koruyacağını söylemiş. 504. Gece Alaattin o kadar büyük bir merak içindeymiş ki hemen önündeki oyağa girmiş. Basamakları koşarak inmiş ve kapıyı açıp içeri girmiş. Girer girmez kendini amcasının sözünü ettiği geniş salonda bulmuş. Dört bir köşedeki altın, gümüş dolu vazolara hiç aldırış etmeden üç salondan da çabucak geçmiş. Duvarlara sürtünmemek için de elinden geleni yapmış. Üçüncü salonun sonundaki kapıyı açıp bahçeye çıkmış büyücünün bahsettiği lambayı görünceye kadar ilerlemiş. Lambayı indirerek söndürmüş ve içindeki yağı boşaltarak koynuna saklamış. Sonra bahçeyi şöyle bir gözden geçirmiş. Etrafındaki ağaçların dalları ömründe görmediği kadar güzel meyvelerle doluymuş. Bu meyvelerden kimi süt gibi beyaz, kimi billur gibi berrak, kimi kırmızı, kimi yeşil, kimi mor, kimi de sapsarıymış. Aslında yemişler elmas, yakut, zümrüt gibi kıymetli taşlardan yapılıymış. Ama bunu bilmeyen Alaaddin onları renkli camdan yapılma zannetmiş. Bununla beraber cicili biçili şeylerden hoşlandığı için bu süslü meyveleri toplamaya karar vermiş. Ceplerini ve koynunu kıymetli meyvelerle tıka basa doldurmuş. Sonra değerinden habersiz olduğu bir hazineyle birlikte üç salondan geçmiş ve basamaklardan yukarı çıkarak ufak mağaraya varmış. Yukarıda sabırsızlıkla bekleyen büyücü, çocuğa yukarı kolaylıkla çıkmasına engel olmasın diye önce lambayı vermesini söylemiş. Ama Alaaddin lambanın hafif olduğunu, amcası elini uzatırsa yukarı kolayca sıçrayabileceğini söylemiş. Bu cevap nedense sihirbazı kızdırmış, önce lambayı almadıkça elini vermeyeceğini söylemiş. Ama her tarafı meyveyle dolu olan Alaaddin, en altta kalan lambayı aramak için yer altında boş yere zahmete girişmeyi anlamsız buluyormuş. Yukarı çıkmadıkça lambayı veremeyeceğini tekrarlamış. Büyücü bu sefer sinirinden köpürmüş. Ateşe hemen birkaç söz söylemiş. Bunun üzerine yaslı taş kapanarak bahranın ağzını tıkamış ve zavallı Alaaddin böylece diri diri yer altına gömülmüş. Bu zalim hareket üzerine Alaaddin artık bu yalancı amcanın aslında amcası değil de dünyanın en hain, en kötü büyücülerinden biri olduğunu anlamış. Gerçekten de büyücü, esrar ve büyü memleketi olan Afrika'da yaşamış ve sihir ilmini tamamen öğrenmiş olan son derece kuvvetli bir sihirbazmış. Okuduğu kitaplarda olağanüstü bir sihirli lamba olduğu ve bu lambayı alanın padişahlardan daha kudretli olacağı yazılıymış. Büyücü, sihirli kudretinin marifetiyle bu lambanın yerini öğrenmiş ve derhal onu elde etmek amacıyla yola çıkmış. Büyücünün sihir kitaplarında, Lambanın durduğu yeraltı bahçesine büyücülerin giremeyeceği de yazılıymış. Bunu elde etmek isterse bir başkasının elinden alması şartmış. İşte büyücü Alaaddin'le bu nedenle dost olmuş. Ona lambayı aldırtmaya sonra da kimseye bir şey söylemesin diye yeraltına gömmeye karar vermiş. Ama bunca zamandır istediği lambaya kavuşmak için duyduğu büyük sabırsızlık onu aptallaştırmış ve öfkeyle yaptığı düşüncesiz hareket yüzünden bütün ümitleri sonsuza da kaybolmuş. Artık sihirli lambaya kavuşmasına imkan yokmuş. Çünkü yeraltı bahçesinin üzerindeki toprağa ikinci defa yarmak elinde değilmiş. Üzüntü ve hayal kırıklığı içinde Afrika'ya dönmeye karar vermiş ve hemen o gün yola çıkmış. Alaaddin'in diri diri yere gömülmüş olması onu biraz avutuyormuş. Çünkü son derece kötü kalpli bir büyücüymüş. Buna karşın bu hain büyücünün unutmuş olduğu bir şey varmış. O da... Delikanlının parmağına geçirmiş olduğu sihirli yüzükmüş. 505. Gece Alaaddin kendini yer altındaki zindan gibi karanlık, dar mağarada bulunca hem korkmuş hem de şaşırmış. Zira kendisine o kadar iyi davranmış olan amcasının şimdi niçin böyle bir hareket yaptığını anlayamıyormuş. Yer altında kapalı kalmaktan çok korktuğu için de bağırmaya ve toprağı açması için amcasına yalvarmaya lambayı vereceğine yemin etmeye başlamış. Ama nafile. Dakikalar geçtiği halde ne sesine bir cevap veren olmuş ne de toprak açılmış. Bunun üzerine zavallı çocuk yere kapanarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. İki gün iki gece yemeden içmeden uyumadan ağlamış durmuş. İkinci günün sonunda artık öleceğini anlamış ve son bir defa dua etmek için ellerini kavuşturmuş. Böylece haberi olmadan parmağındaki sihirli yüzüğü ovuşturmuş. Yüzüğü bir dudağı yerde bir dudağı gökte koskocaman bir cin ortaya çıkmış ve dile benden ne dilersen ben senin uşağınım şu parmağındaki yüzeye kim sahipse o bizim efendimizdir demiş. Başka zaman olsa Alaaddin bu garip dev gibi cinin karşısında korkudan baygınlıklar geçirilmiş Ama şimdi diri diri gömülmek korkusu bütün korkularını bastırıyormuş. Hemen kimsin nesin bilmiyorum ama elindeyse beni buradan çıkar diye cevap vermiş. Daha cümlesini bitirmeden toprak yarılmış ve Alaaddin kendini tekrar yerin üzerinde büyücünün yaktığı ateşin başında bulmuş. Cin ortalıkta görünmüyormuş. Alaaddin şaşkınlıktan kurtulunca evine dönmek için çare aramaya başlamış. Şehirden pek uzak olduğu halde büyücüyle geçtikleri yolu gayet iyi hatırlıyormuş. Bahçeli köşklere vardıktan sonra artık hiçbir zorluk kalmamış. Genç çocuk koşa koşa evine gitmiş. Eve varır varmaz, zavallıcık geçirdiği korkunun, açlığın ve sağ salim eve varmanın sevincinin etkisiyle baygın düşmüş. Ama kendine gelip bir iki lokma bir şey yer yemez. Annesine başından gelen korkunç şeyleri bir bir bir anlatmış ve yeraltı bahçesinden aldığı lambayla meyveleri göstermiş. Meyvelerin kıymetli olduğunu annesi de anlayamamış. O da mücevherleri sadece renkli cam zannetmiş. Meyveleri kanepenin yastıklarının arkasına koymuşlar. Sonra Alaaddin yeraltından nasıl kurtulduğunu anlatmış. Annesi yalancı amcanın hainliğine çok kızmış ve aslında çok sevdiği oğlunun bu hain büyücünün elinden sağ salim kurtulduğuna pek memnun olarak sevinç gözyaşları dökmüş. Alaaddin başına gelenleri anlatıp bitirdikten sonra yorgunluğundan uyuyakalmış. Karnı çok aç olduğu için ertesi sabah erkenden uyanmış ama kahvaltı isteyince zavallı annesi evde hiç yiyecek kalmadığını söylemiş. Alaaddin buna pek üzülmüş. Annesine ''Hiç merak etme. Dün yer altından aldığım lambayı satarız. Parasıyla azıcık yiyecek alırız.'' demiş. Annesi hemen lambayı getirmiş ama üzerinin pek kirli, pek tozlu olduğunu görünce temizlemeye karar vermiş. Ama lambayı ovar olmaz, son derece büyük ve korkunç başka bir cin çıkarak ''Dile benden ne dilersen. Ben senin uşağınım. Bu lambanın sahibi kimse, o benim efendimdir.'' demiş. Savallı kadın bu dev gibi cini görünce o kadar korkmuş ki baygın düşmüş. Ama Alaaddin Lamba'yı hemen onun elinden almış ve ''Karnım aç, bana yiyecek bir şey getir.'' demiş. Cin ''Lebbeyk efendim.'' diyerek büyük gümüş bir tepsiyle tekrar ortaya çıkmış. Tepsinin üzerinde üstü kapalı on iki gümüş sahan, altı pamuk gibi beyaz ekmek, iki şişe şarap ve iki tane gümüş bardak varmış. Cin bu tepsiyi yere koymuş ve ortadan kaybolmuş. Alaaddin sahanların kapaklarını açmış ve içlerinde gayet iştah açıcı, nefis yemekler olduğunu görmüş. Hemen annesinin yüzüne su serpmiş. Kadın kendine gelince ikisi beraber bu mükemmel ziyafet sofrasının başına geçmişler. Bu güzelim yemekleri getirenin deminki korkunç dev olduğunu öğrenince anne memnun olmamış. Oğluna yüzükle lambayı hemen satmasını ve böyle sihirli şeylerle asla uğraşmamasını söylemiş. Ama Alaaddin hiç oralı değilmiş. Yüzükle lambayı satmanın aptalca bir iş olacağını, zira sihir kudretiyle birçok olağanüstü şeyler yapabileceklerini anlatmış. 506. Gece. Cin'in getirdiği tabaklardan birini bir eskici Yahudi'ye götürmüş ve sahana alıp almayacağını sormuş. Tabağın çok kıymetli bir şey olduğunu derhal anlayan Yahudi, bu alışverişe razı olmuş ve Alaaddin'e bir altın vermiş. Tabağın asıl değerinden haberi olmayan Alaaddin, sevinç içinde oradan uzaklaşmış. Altında yiyecek bir şeyler alıp evine dönmüş. Daha sonra bu yiyecekler bitince Yahudi'ye bir sahan daha götürmüş. Yahudi buna karşılık delikanlıya yine bir altın vermiş. Böylece zavallı Dulla oğlu rahat rahat geçinmeye başlamışlar. Bu sırada Alaaddin değişmeye başlamış. Başından geçen bu garip şeyler onu haylaz, düşüncesiz bir delikanlı olmaktan çıkararak aklı başında uslu bir genç adam haline getirmiş. İşsiz güçsüz arkadaşlarıyla boş yere zaman harcamak yerine büyük tüccar ve bilginlerle konuşmaya başlamış. Onlardan biraz bilgi edinmeye çalışmış. Doğuştan zeki bir çocuk olduğu için kısa bir sürede bilgili, ağırbaşlı ve olgun bir genç olmuş. Lambadan çıkan devin getirmiş olduğu tabaklar, bardaklar ve tepsi satıldığı zaman Alaaddin lambayı tekrar alıp ovuşturmuş. Dev gibi cin tekrar ortaya çıkarak dile benden ne dilersen demiş ve Alaaddin'in karnının aç olduğunu duyunca yine bir tepsi yemek getirmiş. Yemekler bitince Alaaddin tabakları birer birer satmaya başlamış. Ama bu sefer hayatı daha iyi bildiğinden şehrin en iyi kuyumcularından biriyle alışveriş ediyormuş. Böylece ana uzun zaman rahat rahat geçinmişler. Tüccarlar ve kuyumcularla dostluğu ilerleten Alaaddin, böylece yeraltı bahçesinden getirmiş olduğu güzel meyvelerin renkli camdan değil de Kıymetli mücevherlerden yapılmış olduğunu öğrenmiş. Tabii buna çok sevinmiş ama bu keşfini ilk önceleri annesinden bile gizlemiş. 507. Gece İşte bu sıralarda Alaaddin, sultanın kızı Bedrül Bedir'i görmüş ve ona deli gibi aşık olmuş. Saray halkından olmayanlar için sultanın kızının yüzüne bakmak yasakmış. Ama Alaaddin bir gün onun geçeceği yeri öğrenmiş ve ortalıktan el ayak çekilince bir kapının arkasına saklanmış. Böylece Dilber kızın yüzünü şöyle bir görebilmiş. Gönlünü o an kıza kaptırmış ve onsuz asla mutlu olamayacağını anlamış. Bu büyük aşkını annesine anlattığı zaman kadıncağı sadece gülmüş. Zira sultanın kızını fakir bir terzinin oğluna verebileceğini düşünmek bile saçmaymış. Ama Alaaddin onunla evlenmeden yapamayacağını biliyormuş. Kendisine yardım etmesi için annesine öyle yana yakıla yalvarmış ki kadın sonunda elinden geleni yapacağına söz vermiş. Bunun üzerine genç adam, yeraltı bahçesinden topladığı meyveleri getirmiş. Son zamanlarda bunların paha biçilmez birer mücevher olduğunu öğrendim. Bunları sultana götürüp hediye et. Prenses Bedrül de bana isteği ver, diye rica etmiş. Anne bu işe razı olmuş ve meyveleri büyük porselen tabağa yerleştirerek sarayın yolunu tutmuş. Epey güçlükten sonra sarayın büyük salonuna girmiş. Sultan burada şikayetçileri dinliyormuş. Herkes o kadar meşgulmüş ki kadıncağıza aldırış eden bile olmamış. Ertesi gün yine gitmiş ama yine bir şey yapamamış. Tam altı kere saraya gidip geldikten sonra Sultan en sonunda her gün aynı yerde durup sesini çıkarmadan bekleyen bu sabırlı kadının ne istediğini merak etmiş ve onu karşısına çağırmış. Alaaddin'in annesi Sultan'ın karşısına çıkınca hürmetle yere kapanmış ve anlatacaklarını dinlemesi için yalvarmış. Sonra Alaaddin'in Bedrül Bedir'i nasıl çılgınca sevdiğini, onunla evlenmeyi ne kadar istediğini söyleyerek getirdiği bir tabak mücevheri sultana sunmuş. Bu paha biçilmez mücevherlerin güzelliği sultanın gözlerini kamaştırmış. Öyle ki zavallı dul kadına böyle bir şey istemeye cüret etti diye kızacağı yerde bu işi düşüneceğini, kızına bu kadar değer veren bir adamı damatlığa kabul etmenin onu da sevindireceğini söylemiş. Bu sırada Sadrazam da sultanın yanı başındaymış. Hemen sultanın kulağına eğilmiş ve pek acele etmemesini söylemiş. Aslında sultanın kızı Sadrazam'ın oğluyla sözlüymüş. Sadrazam sultana bunu hatırlatmış ve 3 ay izin istemiş. O zamana kadar kendi oğlunun Alaaddin'in annesinin getirdiklerinden daha değerli bir hediye getirebileceğini iddia etmiş. Sultan 3 ay beklemeye razı olmuş. Alaaddin'in annesine Bedrül Bedri oğluna vermeye razı olduğunu fakat özel eşyalar hazırlanıncaya kadar evlenemeyeceği için 3 ay beklemeleri gerektiğini söylemiş. Bu güzel haberi duyan Alaaddin çok sevinmiş ve 3 ayın geçmesini sabırsızlıkla beklemeye başlamış. Derken bir gün annesi koşa koşa eve gelmiş ve bütün şehrin donandığını çünkü Bedrül Bedir'in o gece sadrazamın oğluyla evleneceğini haber vermiş. Bunu duyan Alaaddin çok üzülmüş. Fakat umudunu da kaybetmeyerek Bedrül Bedir'i ne yapıp edip başkasına kaptırmamaya karar vermiş. Bunun için annesi odadan çıkar çıkmaz sihirli lambayı alıp ovuşturmuş. Çirkin dev yine ortaya çıkmış ve her zamanki gibi ''Dile benden ne dilersen'' demiş. Alaaddin ona hemen uğradığı haksızlığı anlatmış ve gelinle damadı o gece evine getirmesini söylemiş. Cin ''Lebbeyk efendim'' diyerek ortadan kaybolmuş. 508. Gece o gece düğün şenlikleri bitip de sultanın kızıyla sadrazamın oğlu baş başa kalır kalmaz cin görünmüş ve karyolayı sırtladığı gibi Alaaddin'in evine götürmüş. Burada gelindi tek başına karanlık bir odaya kapatmış, güveyi de soğuk ve nemli bir bodruma hapsetmiş. Sabaha karşı karı kocayı aynı şekilde saraya götürmüş. Bu macera iki gence korkunç bir kabus gibi geldiği için kimseye söylememeye karar vermişler. Ama ertesi gece yine aynı şey başlarına gelince... O kadar korkmuşlar ki artık işi daha fazla gizli tutmaya cesaret edememişler. Sadrazam'ın oğlu, bunun müthiş bir büyü marifeti olduğunu anlayarak sultanın kızının başına böyle şeyler getirmektense evlilikten vazgeçmeye razı olmuş ve gidip bütün olan biteni sultana anlatmış. Sultan da ona hak vermiş. Gençler evlenmekten vazgeçtiği için düğün şenliklerinin durdurulduğunu duyurmalarını emretmiş. Bunu duyan Alaaddin, Sevgilisinin elden gitmediğine çok sevinmiş. Bununla beraber sultanın dediği gibi üç ay beklemiş. Üç ay sonra annesini yine saraya gönderip Bedrül Bedir'i istetmiş. Sultan kadını hemen tanımış ve sözlerini dikkatlice dinlemiş. Ama sadrazamı yine kulağına acele etmemelerini fısıldamış. Bunun üzerine sultan kadına, kızını oğluna vereceğini ama oğlunun hediye olarak daha önce getirdiği kıymetli mücevherlerle dolu 40 tane altın kase getirmesini söylemiş. Bu 40 kaseyi 40 tane zinci esir taşıyacak ve önden de 40 tane beyaz esir gelecekmiş. Esirlerin hepsi de son derece güzel giyinmiş olacaklarmış. Kadıncağız üzgün üzgün evine dönmüş. Zira oğlunun sultanın istediğini asla yapamayacağını ve Bedrül Bedir ile evlenmekten vazgeçmek zorunda kalacağını düşünüyormuş. Ama Halaten umutsuzlukla kapılmamış. Annesi odadan çıkar çıkmaz. Sihirli lambasını ovuşturmuş ve dev cin ortaya çıkmış. Alaaddin ona hemen istediklerini anlatmış. Cin ortadan kaybolmuş ve kısa bir süre sonra 40 tane zengin kıyafetli beyaz esir, 40 tane zengin kıyafetli zenci esir ve içi mücevher dolu 40 tane altın kase getirmiş. Bu altın kaselerin içindeki zümrüt, elmas, yakut ve inciler Alaaddin'in yeraltı bahçesinden getirdiklerinden de büyük ve güzelmiş. Alaaddin'in küçük evini ve bahçesini dolduran bu değerli hediyeleri efendisine teslim eden cin yine ortadan kaybolmuş. Alaaddin artık son derece sevinçliymiş. Esirleri hemen saraya göndermiş, annesini de peşlerine takmış. Esirlerin gelişi sarayda büyük bir heyecan yaratmış. Zira hiç kimse bu kadar muhteşem bir alay görmemişmiş. Ayaklarının dibine serilen eşsiz mücevherler sultanı da büyülemiş biricik kızı için bundan daha iyi bir damat bulamayacağını düşünmüş. Alaaddin'in annesine kızını oğluna vermeye razı olduğunu ve delikanlının bir an önce saraya gelmesini söylemiş. Kadıncağız sevinçle evine koşmuş ve oğluna müjdeyi vermiş. Alaaddin sihirli lambasını tekrar ovuşturmuş ve cinden en zengin padişahlara layık elbiseler ve dünyanın en güzel atıyla önünden ve arkasından kendisine eşlik etmeleri için gayet güzel giyinmiş, 40 tane esir istemiş. Annesi içinde son derece muhteşem elbiseler ve zengin giyimle 6 tane güzel esir kadın dilemiş. Son olarak 10 tane altın kese içinde biner altın getirmesini emretmiş. Bütün bu istediği şeyler getirilip cin ortadan kaybolunca hemen giyinmiş, kuşanmış ve şahlanıp duran atına binmiş. Bu haliyle genç ve yakışıklı bir şehzadeye benziyormuş. 40 tane esiri ve annesiyle kadın cariyeler muhteşem bir alay oluşturuyorlarmış. Hep beraber yola dizilmişler. Alaaddin cinin bıraktığı on keseyi on esire vermiş ve kendilerini seyreden ahaliye altın serpmelerini söylemiş. 509. gece Böylece saltanat içinde ve ahalinin bağırışları arasında saraya varmışlar. Sultan Alaaddin'i bir başka padişahı karşılar gibi karşılamış ve düğünün hemen o gece yapılmasına karar verilmiş. Ama Alaaddin muhteşem bir saray yaptırmadan Bedrül Bedir'i babasının sarayından ayıramayacağını söylemiş ve sultandan sarayın karşısındaki geniş arsayı istemiş. Sultan damadının bu isteğini seve seve kabul etmiş. Büyük bir ziyafetten sonra Alaaddin yine kendi evine dönmüş ve sihirli lambasının cinini yardıma çağırmış. Cinden bu sefer sultanın sarayının karşısına Fevkalade bir saray kurmasını istemiş. Bu sarayın duvarları son altın ve gümüşten yapılacak. Pencereleri, kapıları ve sütunları türlü türlü güzel ve kıymetli mücevherlerle süslenecekmiş. İçerisi de gayet zengin bir şekilde döşenecek ve her odaya esirler yerleştirilecekmiş. Sadece Alaaddin'in bildiği gizli bir köşeye de bir define gömülecekmiş. Alaaddin pencerelerden birinin yarım bırakılmasınıysa Özellikle tembih etmiş. Alaaddin bunları söyledikten sonra yatıp uyumuş. Ertesi sabah uyanınca bir de ne görsün? Lambanın cini bir gece içinde sultanın sarayının karşısına gerçekten muhteşem bir saray kurdurtmamış mı? Bu saray Alaaddin'in hayal ettiğinden çok daha güzelmiş. Genç adamla annesi hemen oraya taşınmışlar. Sultan kendi penceresinden bakıp da güneşte parıl parıl yanan bu sarayı görünce Son derece sevinmiş ve hayretler içinde kalmış. Düğüne hemen başlanmış ve o gece Alaaddin sevgili karısını kendi evine getirmiş. Ertesi sabah bizzat sultan mücevherli saraya girmiş. Her girdiği o da onu daha fazla memnun ediyormuş. derken kıymetli taşlarla süslü olan pencerelerden birinin yarım bırakıldığını görmüş. Bunun neden böyle yarım kaldığını sormuş. Alaaddin sarayını bizzat sultanın bitirmesini istediğini söylemiş. Bu fikir sultanın öyle hoşuna gitmiş ki hemen sarayın kuyumcularını çağırtmış ve bu yarım pencereyi bitirmelerini tembih etmiş. Kuyumcular derhal işe girişmişler. Ama illerinden geleni yaptıkları halde bir ayın sonunda pencere hala bitecek gibi görünmüyormuş. Aynı zamanda hem sultanın hem de sadrazamın hazinelerindeki bütün mücevherler bittiği için kuyumcuların işlerine devam etmelerine artık imkan yokmuş. Alaaddin'e gelince o... Kuyumcuların boş yere çalıştıklarını eskiden beri biliyormuş. Bu fikri ortaya sırf sultandan daha zengin ve kudretli olduğunu kanıtlamak için atmış. Bir ayın sonunda kuyumculara yaptıklarını yine bozmalarını ve mücevherleri geri götürmelerini söylemiş. Sonra lambasındaki cin'i çağırmış ve pencerenin tamamlanmasını dilemiş. Cin bu emri derhal yerine getirmiş. Sultan Alaaddin'in kudretinin bu belirtisini görünce damadını eskisinden daha çok sevmiş. Alaaddin'in artık hiçbir eksiği yokmuş. Muhteşem bir sarayda sevgili karısıyla beraber yaşıyormuş ve son derece mutluymuş. Hayatı bir süre böyle rahat ve sakin geçmiş. Fakat sonra başına yeni bir dert açılmış. Kötü kalpli sihirbaz hala hayattaymış. Sihirli küresine bakınca Alaaddin'in yer altında ölmediğini ve bu da yetmiyormuş gibi sihirli lambasının marifetiyle sultanlar gibi yaşadığını öğrenmiş. Bu onu son derece kızdırmış. Hain büyücü kıskançlıktan kuduracak gibiymiş. Bir süre sonra Çin'e gitmeye ve sihirli lambayı elde edip Alaaddin'in mutluluğunu alt üst etmeye karar vermiş. Bu haince kararla yola çıkmış. Ve çok geçmeden Alaaddinlerin oturduğu şehre varmış. Kısa bir sürede düşmanı hakkında ne öğrenmesi gerekiyorsa öğrenmiş. 510. Gece O sırada Alaaddin, Saraydaki diğer beylerle beraber dağlara ava çıkmış. Bunu duyan büyücünün aklına çok kurnazca bir fikir gelmiş. Bir satıcı gibi giyinerek bir tabloya bir sürü lamba koymuş. Sonra eski lambaları alıp yerine yeni lamba veriyorum diye bağırarak sokak sokak dolaşmaya başlamış. Yolardaki çocuklar bile eski püskü lambaları alıp bunların yerine yepyeni pırıl pırıl lambalar veren bu adama gülmüşler. Ama büyücü onlara hiç aldırış etmemiş ve biraz sonra eski lambaları alıp ''Yeni lambalar veriyorum.'' diye bağıra bağıra Alaaddin'in muhteşem sarayının göz kamaştıran pencerelerinin önünden geçmeye başlamış. Bedrül Bedir'in Nedimelerinden biri pencereden dışarıyı seyrediyormuş. Sihirbazı duyunca hemen hanımına koşmuş ve ''Dışarıda sersem bir adam var. Eski lambalara karşı yeni lamba vereceğini söylüyor.'' demiş. ''Kocanızın odasında ne zamandır eski ve kirli bir lamba duruyor. Hiçbir işe yaradığı yok.'' ''Onu verip yerine yenisini alayım mı?'' diye sormuş. Lambanın gerçek değerinden haberi olmayan Bedrül Bedir gülmüş ve Nedime'sine dilediğini yapmasını söylemiş. Böylece Nedime sihirli lambayı alıp yalancı satıcıya vermiş ve bunun yerine gayet güzel ve yepyeni bir lamba almış. Sihirbaz Nedime'nin getirdiği lambanın aradığı lamba olduğunu anlamış ve hemen tenha bir yere koşarak lambayı ovuşturmuş. Lambadan hemen ''Bir dudağı yerde, bir dudağa gökte dev cin çıkmış ve ''Dile benden ne dilersen'' demiş. Bunun üzerine büyücü, ''Alaaddin'in sarayını Bedrül Bedir ve bütün mahiyetiyle birlikte Afrika'ya götür.'' diye emretmiş. Daha cümlesini tamamlamadan Alaaddin'in sarayı içindekilerle birlikte Afrika'nın göbeğinde boş bir sahranın ortasına konmuş. Ertesi sabah sultan kalktığı zaman karşısındaki göz kamaştırıcı sarayın sevgili kızıyla birlikte kaybolmuş olduğunu görünce hayretler içinde kalmış keder ve öfke içinde askerlerini dağlara göndermiş ve Alaaddin'i esir aldırarak karşısına getirmiş amacı damadının hemen kafasını kesmekmiş olanı biteni duyunca Alaaddin sultandan fazla üzülmüş fakat karısını bulmak için hiçbir gayret sarf etmeden ölmek istemiyormuş onun için sultandan 40 gün izin istemiş bu süre sonunda karısını bulamazsa ölüme seve seve razı olacağını söylemiş. Sultan buna peki demiş ve Alaaddin'in karısını aramaya başlamış. Fakat o kadar büyük bir keder ve şaşkınlık içindeymiş ki herkes ona deli gözüyle bakmaya başlamış. Günlerce büyük şehrin her tarafını dolaşan ve her önüne gelene karısından ve sarayından haber soran Alaaddin, en sonunda kırlara çıkmış ve son derece büyük bir umutsuzluk ve keder içinde bir nehrin kıyısına uzanmış. En iyi çarenin kendisine suya atıp öldürmek olduğunu düşünmüş. Tam son defa olarak dua etmek üzüreymiş ki ayağa kaymış. Düşmemek için hemen bir kayaya sarılmış. Bu arada da bilmeden parmağındaki bir zamanlar büyücünün vermiş olduğu sihirli yüzüğü ovuşturuyormuş. Alaaddin parmağından hiç çıkarmadığı bu yüzüğü tamamen unutmuşmuş. Fakat tam o sırada yüzüğün yer altında görmüş olduğu cini tekrar ortaya çıkmış ve Dile benden ne dilersen demiş. Hem şaşıran hem sevinen Alaaddin sarayın geri gelmesini istemiş. Ama cin bu işi yapamayacağını, zira lambanın perisi kadar kuvvetli olmadığını söylemiş. Bunun üzerine Alaaddin kayıp sarayın bulunduğu yere karısının penceresinin altına götürülmesini dilemiş. Gözünü açıp kapayıncaya kadar kendini Afrika'nın ıssız bir sahrasının ortasında güzel sarayının önünde bulmuş. 511. Gece Vakit geceymiş. Ertesi sabah Bedrül Bedir penceresinden dışarı bakınca Alaaddin'i görmüş. Tabii son derece sevinmiş ve onu hemen yanına çağırmış. Alaaddin ise güzel karısına tekrar kavuştuğuna inanamıyormuş. Yalnız kalır kalmaz hemen başlarına gelen bu müthiş şey hakkında bir şey bilip bilmediğini sormuş. Karısı lamba alışverişini anlatmış. Alaaddin de lambanın sihirli olduğunu söyleyince kadıncağız hayretler içinde kalmış. Bir sabah uyanıp da kendini Afrika'da Herkese ve her şeyden uzakta bulunca ne kadar korktuğunu anlatmış. Alaaddin artık bu düşmanlığı kendine büyücünün yaptığını anlatmış. Karısını onu sormuş. Kadın büyücünün onu bir süre her gün görmeye geldiğini, onunla evlenmek istediğini fakat yüz bulmadığı için artık eskisi kadar sık uğramadığını söylemiş. Alaaddin büyücüyü alt etmek için bir plan düşünmeye başlamış. Karısından büyücüye yalancıktan dost davranmasını o gece yemeğe davet etmesini ve şarap çıkarmasını rica etmiş. Alaaddin bu şarabın içine zehir karıştıracakmış. Büyücü sihirli lambayı daima yanında taşıdığından bunu elde etmek için onu öldürtmekten başka çare yokmuş. Bedrül Bedir bunu yapmaya memnuniyetle razı olmuş ve hemen o gece büyücüyü yemeğe davet etmiş. Alaaddin de derhal yola çıkarak en yakın şehre gitmiş. Çarşıdan hemen öldürücü bir zehir almış ve saraya dönmüş. Zehiri bir bardak şaraba karıştırmış. Karısına yemekte bu şarabı büyücüye vermesini söylemiş. Ondan sonra başka bir odaya saklanarak planının sonucunu beklemeye koyulmuş. Büyücü akşam yemeğe sevinç içinde gelmiş. Bedrül Bedir'in giyinmiş kuşanmış olduğunu ve onu gülümseyerek karşıladığını görünce sevinci büsbütün altmış. Beraberce Bedrül Bedir'in hazırlatmış olduğu muhteşem bir sofranın başına oturmuşlar ve gayet samimi bir şekilde konuşup gülüşmeye başlamışlar. Bedrül Bedir büyücüye zehirli şarabı sunduğu zaman adam hiç şüphelenmeden bardağı sonuna kadar içmiş. İçer içmez de sedirin üzerine cansız serili vermiş. Bunun üzerine Alaaddin hemen içeri girmiş ve ölünün üstünü arayarak sihirli lambayı bulmuş. Lambayı sevinçle ovuşturarak cini çağırmış. Korkunç cin tekrar ortaya çıkmış ve dile benden ne dilersen demiş. Alaaddin de sarayın içindekilerle birlikte Eski yerine taşınmasını dilemiş 512. gece Göz açıp kapayıncaya kadar Saray yine Çin'deki eski yerine dönmüş Penceresinden bakıp da Yine parlak sarayı gören Ve sevgili kızının sağ salim Geri döndüğünü anlayan sultanın Sevincini artık tahmin edebilirsiniz Bu mutlu olayın şerefine Bütün memlekette günlerce süren Bayramlar yapılmış Fakat Alaaddin hala tehlikeden uzaklaşmış Değilmiş meğerse Afrikalı sihirbazın bir de küçük kardeşi varmış. Bu kardeşi de büyücüymüş. Sihir marifetiyle ağabeyine olup bitenlerin hepsini öğrenmiş. Şimdi de o Alaaddin'den intikam almak için Çin'in yolunu tutmuş. Alaaddin'in şehrine varınca düşmanını alt etmek için akıllıca bir plan kurmuş. Şehirde herkesin sevip saydığı Fatma isimli bir hacı kadın varmış. Kendi başına bir kulübede otururmuş. Büyücünün kardeşi hemen bu kulübeye gitmiş ve zavallı kadını öldürmüş. Sonra onun elbiselerini giyerek dolaşmaya başlamış. Böylece Alaaddin'in sarayına varmış ve Bedrül Bedir'le konuşmak istediğini söylemiş. Bedrül Bedir yalancı Fatma'nın akıllı sözlerine o kadar hayran olmuş ki onu yatıya davet etmiş. Sonra beraberce sarayı gezmeye çıkmışlar. Bedrül Bedir büyücüye sarayı nasıl bulduğunu sormuş. O da hakikaten muhteşem fakat bir şeye eksik demiş. ''Büyük salonun tavanından bir ruh kuşu yumurtası sarksa çok daha güzel olacak.'' demiş. Hain büyücünün bunu söylemekte gizli bir amacı varmış. Zira Alaaddin'in bu yumurtayı sihirli lambanın cininden isteyeceğini ve cinin ona çok kızacağını belki de öldüreceğini biliyormuş. Ruh kuşları sihirli kuşlar oldukları için cinler onlardan bahsedenleri öldürürlermiş. Bedrül Bedir elbette bunu bilmediği için... O akşam kocasından bir ruh kuşu yumurtası rica etmiş. Alaaddin sihirli lambayı ovuşturmuş ve cinden salonun tavanına bir ruh kuşu yumurtası asmasını dilemiş. Bunu duyan korkunç cin, fena halde öfkelenmiş ve yaptığı bunca iyilikten sonra böyle bir şey istediği için Alaaddin'in ölüme layık olduğunu söylemiş. Alaaddin son derece üzülmüş ve telaşlanmış. Çünkü ruh kuşunun ne olduğundan bile haberi yokmuş. Onun kendini incitmek istemediğini anlayan cin, Hacı kadın Fatma olduğunu söyleyen kişinin aslında hain bir büyücü, Afrikalı sihirbazın kardeşi olduğunu anlatmış ve Alaaddin'e tetikte durmasını tembih etmiş. Cin ortalıktan kaybolur kaybolmaz Alaaddin hemen karısının odasına gitmiş ve başının ağrıdığını bahane ederek yatmış. Sonra başının ağrısını geçirmesi için hacı kadını çağırtmış. Ama yalancı Fatma yatağa yaklaşır yaklaşmaz Alaaddin hançerini çekerek onun göğsüne saplamış. Büyücü... Cansız olarak yere düşmüş. Bedrül Bedir önce kocasının yaptığı bu korkunç harekete fena halde üzülmüş. Ama Alaaddin işin aslını anlatınca hain büyücünün ölümüne o da sevinmiş. Bundan sonra artık korkulacak bir şey kalmamış. Alaaddin ile güzel karısı mutlu ve muhteşem hayatlarına devam etmişler. Çin sultanı öldüğü zaman da ikisi birlikte tahta geçmişler ve ömürlerinin sonuna kadar memleketi huzur ve bolluk içinde idare etmişler. 513. Gece İftiraya uğrayan kadının hikayesi Bir zamanlar Beyni İsrail zamanında bir hakim vardı. Bu hakimin gayet güzel, bir o kadar da namuslu, sabırlı ve iyi huylu bir de karısı vardı. Günün birinde bu hakim Kudüs'ü ziyaret etmeye karar verdi. Yerine kardeşini vekil bırakarak işlerine bakmasını, ve yengesinin ihtiyaçlarını görmesini istedi. Çok ahlaksız bir adam olan hakimin kardeşi, ağabeyinin seyahate çıkmasından bir iki gün sonra, güzeller güzeli yengesinin yanına gitti. Onu çok sevdiğini ve kendisine sahip olmak istediğini söyledi. Namuslu kadın bu teklifi red, nefretle reddetti. Hakimin kardeşi bundan sıkılıp gideceği yerde, kötü isteğinde ısrar etti. Kadın fena halde sinirlendi. Bunu gören ahlaksız adam, yengesinin, ağ ağabeyine şikayet etmesinden korktu. Ayarladığı yalancı şahitlerle onun kötü bir kadın olduğunu ve yabancı erkeklerle düşüp kalktığı yalanını ortaya atarak onu memleketin valisine şikayet etti. Vali, kadını sorguya çekmeye gerek görmeden muhafızlarına teslim etti. Onu şehrin dışına çıkarmalarını ve orada beline kadar toprağa gömüp taşa tutmalarını emretti. Zavallı günahsız kadın, vücudunun dışarıda kalan kısımı da taşlarla örtülünceye kadar taşlandı. Ortalık kararınca oradan geçmekte olan bir yolcu kadının acı acı inleyişlerini duydu ve halini acıyarak onu kurtardı. Yakınlardaki evine götürdü. Karısına ona iyi bakmasını ve yaralarını tedavi etmesini tembih etti. 514. gece. Hakimin karısı bulunduğu evin hanımının ilgisi ve bakımıyla birkaç gün içinde iyileşti. Kadının bir çocuğu vardı. Onu hakimin karısına teslim ederek dadılık etmesini söyledi ve onları boş olan başka bir evine gönderdi. Hakimin karısı çocuğu alıp o eve gitti. Ona bütün dertlerini unutturan bu çocukla meşgul olmaya başladı. Bir gün nasılsa evlerinin önünden geçen çapkın bir Külhan Bey onu gördü. Güzelliğine aşık oldu. Yanına yaklaşarak onunla konuşmak istedi. Fakat kadın sert bir tavırla onu da reddetti. Buna fena halde sinirlenen Külhan Bey ondan intikam almaya karar vererek, bir şey söylemeden yanından ayrıldı. Gece yarısı olunca ayarladığı bir anahtarla kadının kapısını açtı. Çocukla beraber yattığı odaya girdi. Hançerini çekip karanlıkta kadın zannettiği çocuğu öldürdü. Sonra yaptığına pişman olarak korku ve heyecan içinde evi terk edip kaçtı. Kadıncağızın sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. Ertesi gün çocuğunu görmeye gelen annesi evladının kanlar içinde yatan cesedini görünce çılgına döndü eline ne geçtiyse kadının üzerine atmaya başladı. Bununla da hırsını alamayınca azgın bir dişi kaplan gibi üstüne saldırarak onu boğmak istedi. Fakat o sırada eve gelen kocası buna engel oldu ve sen bu kadının günahına giriyorsun. Oğlumuzu bu kadının öldürdüğüne nasıl inanırsın? O günahsızdır. Yavrumuzu başka birisi vurmuştur. O her kimse Allah ondan intikamımızı alsın dedi. Sonra kadına evi terk etmesini söyledi. Kadın Nereye gideceğini, geceyi nerede geçireceğini düşüne düşüne sokağa çıktı. 515. Gece Hakimin karısı gide gide bir köye vardı. Orada bir ağacın gövdesine bir adamın asılmış olduğunu fakat henüz can vermediğini gördü. Etrafını saran adamlara bu adamın ne günah işlediğini sordu. Onlar da, bu yaman bir hırsızdır. Ya şu kadar ceza para verip kurtulacak ya da ölünceye kadar bu durumda kalacak diye cevap verdiler. Bunun üzerine kadın ona acıdı. Koynunda sakladığı para kesesini çıkararak adamın cezasını ödeyip onu kurtardı. Kadının bu hareketinden çok memnun olan hırsız oracıkta tövbekar oldu. Kendisini kurtaran kadına küçük bir kulübe yaptı. Birlikte oraya yerleştiler ve adam odunculuk yapıp kazandığı parayla ona yiyecek getirmeye başladı. Kadın artık dünyadan elini eteğini çekmişti. O kulübeden dışarı çıkmıyor ve tüm gününü ibadetle geçiriyordu. Onun bu hali civar köylülerin kulaklarına gidince kendisini sık sık ziyaret etmeye ve onun verdiği ilaçlarla hastalarını iyi etmeye başladılar. Öyle ki kadının ünü şehirden şehire yayıldı. O sıralarda kadına kötülük edenlerden kaynı cüzama tutulmuş külhan beyine de inme inmişti. Onu haksızca dövmüş olan ölen çocuğun annesi de Kötü bir hastalığa yakalanarak yatağa düşmüştü. 516. Gece Kudüs'e giden hakim memleketine dönünce karısını evde bulamadı. Onu emanet ettiği kardeşine sordu. O da, yengem ayrılışınıza çok üzüldü ve yatağa düştü. Birkaç gün içinde de hayata gözlerini yumdu. Cevabını verdi. Hakim, karısının gerçekten öldüğüne inanarak çok üzüldü. Günün birinde hakimin kardeşi, hastaları iyi ettiğini duyduğu kadına gitmeye ve ondan yakalandığı cüzdan hastalığı için bir ilaç istemeye karar verdi. Abi'nin yardımıyla oraya doğru yola çıktı. Aynı amaçla, kötürüm olan Külhan Bey'i ve kötü bir hastalığa tutulan kadın da dertlerine derman bulabilmek üzere yola çıkmışlardı. Hakimin karısı, genişlettiği, hatta adeta büyük bir saray haline getirdiği evinin penceresinde oturmuş, Ziyaretine gelenleri onlara görünmeden seyrediyordu. Bir ara bir zamanlar kendisine kötülük edenlerin geldiklerini gördü. Tanınmayacak bir şekilde giyindi ve hizmetçisi aracılığıyla onları birer birer kabul ederek günahlarını itiraf ettirdi. Hakimin kardeşi kendisinin elinden tutan ağabeyinden sıkıla sıkıla bana emanet edilen yengemin hırzına geçmek istedim fakat namuslu kadın tekliflerimi reddedince ona iftira ettim ve ta taşa tutulmasına neden oldum. Bu yüzden Cenab-ı Hak bana bu hastalığı vermiştir. Yaptığıma pişmanım. Günahımın affını ve bu hastalıktan şifa bulmamı Tanrı'dan dilerim. Dedi. Arkasından Külhan Bey geldi. Onu güçlükle taşıyan akrabalarının yardımıyla ermiş kadının huzuruna çıkıp, hayatımda birçok günah işledim. Fakat bunlar genellikle önemsiz. En büyük günahım Namuslu bir kadının ırzına geçmeye yeltenmem ve masum bir yavruyu öldürmemdir. Herhalde yakalandığım bu hastalık bana ufak bir cezadır. Günahlarımın affedilmesini istiyorum. Bunun için sizin aracılığınızla Tanrı'dan af dilemeye geldim. Ondan sonra hakimin karısını döven kadın geldi. O da hiçbir şeyi gizlemeden suçunu itiraf etti. Hakimin karısı böylece üçünün itiraflarını dinledikten sonra Kardeşiyle beraber gelen kocasına ve diğerlerine kendini tanıttı. Haklarını helal ettiğini söyleyerek şunu ilave etti. Şimdi Tanrı'ya günahlarımızın bağışlanması ve hastalıklarınızın geçmesi için yalvaracağım. Üçü de onun bu hareketinden memnun oldular ve ölünceye kadar onun hizmetinde bulunmaya karar verdiler. Cenab-ı Hak kısa bir süre içinde üçünün de hastalığını geçirdi. Böylece eski zindeliklerine kavuşan hakimin kardeşi, Külhan Bey ve kadın o civarlarda kendilerine barınacak bir yer yaparak bir daha şehre dönmediler. 517. Gece Mekke Ulularından Birisinin Hikayesi Mekke Ulularından birisinin aktardığı hikaye şöyle başlar. Karanlık bir gecede Kabe'yi tavaf ediyordum. Birdenbire kulağıma içli ve yanık bir sesle şu kelimeler aksetti. Ey ulu Allah'ım! Büyük lütfunu unutmadım. Kalbimle sana bağlandım. Ettiğim yemine sadık kaldım. Bu ses ve yanık dua beni sarstı. Sesin geldiği tarafa doğru gittim. Sesin sahibinin bir kadın olduğunu hayretle gördüm. Yanına yaklaştım. Selam verdikten sonra Allah aşkına neden böyle dua ettiğini sordum. Kadın, Allah aşkına demeseydin belki bu sırrımı öğrenmeyecektin. Kollarımın arasında bulunan çocuğa bak, dedi. Baktım. Bu derin uykuya dalmış bir çocuktu. Kadın sözlerine devam etti. Hicaz'a bir gemiyle gelmiştim. Yolda büyük bir fırtınaya tutulduk. Gemi bir ceviz kabuğu gibi dalgalar arasında sallanmaya başladı ve sonunda parçalandı. Ben çocuğumu alıp bulduğum büyük tahtaların birisine binerek hayatımı kurtardım. Ben dalgalar arasında tahtaya sıkı sıkı sarılmış bir halde denize düşmemeye çalışırken geminin tayfalarından birisi yüze yüze yanıma yaklaştı. Bir can kurtarmak gayesiyle kabul ettim. Yanıma gelince bulunduğumuz tehlikeli duruma bakmadan bana sataşmak istedi. Yüz vermediğimi görünce dediğime razı olmazsan seni denize atarım. Sen daha gemideyken ben sana aşık olmuştum diye tehdide başladı. Onu bu kötü niyetinden vazgeçirmek amacıyla şu başımıza gelen felaketten ibret almayıp hala kötülük yapmayı mı düşünüyorsun dedim. O pişkin bir tavırla şu karşılığı verdi. Ben böyle denizde çok maceralar geçirip kurtuldum. Tayfanın öğüt vermekle niyetinden dönmeyeceğini anlayınca yanımdaki çocuğu göstererek onu avutmak amacıyla çocuğum uyuduktan sonra olur dedim. Tayfa bu sözlerime önem vermedi. Çocuğumu aldığı gibi denize fırlattı. Onun bu hareketi karşısında üzüntüden kahroldum ve ellerimi havaya kaldırdım. Ey ulu tanrım şu zalim adamdan beni kurtar diye duaya başladım. Tanrı duamı kabul etmiş olacak ki birdenbire kocaman bir yaratık çıktı ve tayfayı kapıp gitti. İki gün, iki gece denizde boğuştuktan sonra bir sabah uzaktan bir gemi göründü. Çok geçmeden geminin tayfaları beni görüp kurtardılar. Güverteye çıktığım zaman orada çocuğumu gördüm. Hayretle onu nerede bulduklarını sordum. Geminin kaptanı, çocuğunuzu büyük bir balığın sırtında, ağzı parmağında keyifli keyifli seyahat ederken gördük. Balık bizi görünce durdu. Buna hayret ettik ama çocuğu da kurtardık diye cevap verince... Allah'ın bu lütfuna memnun oldum ve ölünceye kadar Mekke'de kalmaya ve zamanımı ibadetle geçirmeye söz verdim. Kadının bu macerasını dinledikten sonra ona yardım etmek amacıyla para verdim. Kabul etmedi. Allah rızkımı veriyor. Fazlasını ne yapayım? dedi. Kadını orada bırakıp Kabe'yi tavaf etmeye devam ettim. 518. Gece Hasib Müddi'in ile Şahmera'nın hikayesi bir zamanlar Danyal adında bir hekim vardı. Zamanının en bilgin adamlarından biri olan bu hekimin biricik derdi bir çocuğunun olmamasıydı. Günün birinde Tanrı ona bu nimeti verdi. Karısı ona hamile olduğunu müjdeledi. Buna çok memnun olan Danyal hekim çoktan bir yapmaya hazırlandığı fakat can sıkıntısından sürekli ertelediği bir deniz yolculuğuna çıktı. Memleketine dönerken bindikleri gemi büyük bir fırtınaya tutuldu ve çok geçmeden parçalandı. Yolcular denize döküldü. Danyal hekim binbir zorlukla karaya çıkabildi. Bütün eşyaları ve özellikle çok önem verdiği kıymetli kitaplarını kaybetti. Bunlardan ancak beş yaprak kurtarabildi. Hasta ve bitkin bir halde ailesinin yanına dönen Danyal, hamile olan karısına Öyle sanıyorum ki ben artık hayatımın son günlerini yaşıyorum. ''Çocuğumuz erkek olursa adına Hasip Keramüttin koy. Büyüyüp sana babam bize ne bıraktı diye sorarsa ona kitaplarımdan kalan beş kağıdı verirsin. Onları okursa kısa zamanda devrinin en büyük bilginlerinden biri olur ve çok uzun yaşar.'' dedi. Danyal o günden sonra çok yaşamadı. Karısının gözyaşları arasında hayata veda etti. Bir ay geçmemişti ki kadıncağızın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Artık kocasının ölümüyle duyduğu üzüntüyü unutmuştu. Bir erkek çocuğa sahip olmanın verdiği sevinç içinde yaşanıyordu. Kadın, Hasip Keramütti'nin adını verdiği oğlunun terbiyesi için ne gerekiyorsa yaptı. Yedi yaşına basınca mahalle mektebine verdi. Fakat yıllar geçtiği halde bir şey öğrenemedi. Bu konuda babasına hiç benzemedi. Oğlunun adam olamayacağını anlayan kadın, onu mektepten çıkararak bir zanaata koydu. Fakat çocuk orada da beceriksizliğini gösterdi. Annesinin ve ustasının öğütlerine ve tehditlerine kulak asmadı. Bunu gören komşular annesine şu tavsiyede bulundular. Senin oğlun ne okumak ne de zanaat öğrenmek istiyor. Böyle boş gezmesi de doğru değil. Onun için sen ona bir baltayla bir eşek al. Bu işle uğraşan oduncu mahalle arkadaşlarıyla beraber ormandan odun kesip şehirde satsın. Hem sana yardımı olur hem de serseri serseri dolaşmaktan kurtulur. Bunun üzerine kadın, oğluna komşuların dediklerini söyledi. Hasip Ahmetdün bu teklife itiraz etmedi. O gün arkadaşlarından biriyle çarşıya gidip iki eşekle bir balta aldı. Ertesi sabah erkenden mahalledeki oduncu arkadaşlarıyla beraber ormana gidip bir hayli odun kesti. Eşeğe yükleterek çarşıya götürdü. Onları satıp parasını annesine verdi. Böylece işe alışan genç çocuk hayatını odunculukla kazanmaya başladı. 519. gece günün birinde Hasip birkaç arkadaşıyla her zamanki gibi dağda odun keserken birdenbire bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Hemen o taraflarda bulunan bir mağaraya sındılar. Hasip can sıkıntısından elindeki değneğiyle yeri kazmaya başladı. Çok geçmeden kazılan yerde yuvarlak mermer bir taş ortaya çıktı hemen arkadaşlarına bunu gösterdi. Onlar da bu taşı yerinden kaldıralım da altında ne bulunduğunu öğrenelim deyip taşın etrafını kazdılar ve yerinden kaldırdılar. Altında ağzına kadar bal dolu bir kuyu buldular. Sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırdılar. İçlerinden biri, Tanrı bizi bir süre odunculuktan kurtardı demek. Şimdi bu balı şehre götürüp satalım, parasını da aramızda paylaşalım diye teklif etti. Hepsi bu fikre katıldı. Arkadaşlarından birisini şehre yolayarak birkaç tulum getirttiler ve balı tulumlara doldurarak pazara götürdüler. Balın iyi bir fiyata satıldığını görünce ertesi gün yine tulumlarla doldurup sattılar. Böylece kısa sürede kuyudaki balı tükettiler. Kuyunun dibinde sadece bir iki tulumu dolduracak kadar bal kalmıştı. Onu almak için Hasip'in beline ip bağlayarak kuyuya indirdiler. Hasip kalan balı tulumlara doldurdu ve iple yukarıda duran arkadaşlarına yolladı. Sonra kendisini çekmelerini söyledi. O anda şeytana uyan arkadaşları, hasibi yukarı çekersek, balı önce ben buldum, sattığınızın yarısını bana vereceksiniz diyerek bir hak iddia etmeye kalkışır, başımıza bir iş açar, onun için kuyuda bırakalım diye karar verdiler. Derhal o yuvarlak mermer taşla kuyunun ağzını kapattılar. Görünmesin diye de üstünü toprakla örtüler. Zavallı çocuğu bırakıp gittiler. Hasib'in arkadaşları şehre inince eşeğin birisini sattılar. Ötekine de odun yükleterek annesine götürdüler. Hasib'in annesi oğlunun arkadaşlarını ve eşeğini görünce aklına kötü şeyler geldi. Heyecanını ve korkusunu yenmeye çalışarak çocuklara sordu. Oğlum nerede kaldı? Arkadaşlarından birisi yapmacık bir kederle teyze dedi. Odun almaya gelirken oğlunun eşeklerinden biri kurtlar deresine indi. Hasip onu oradan almak isterken ansızın aç bir kurt çıkarak zavallıyı ve hayvanını gözlerimizin önünde parçaladı. Biz de kalan eşeğine odun yükleterek geldik. Kadın bu haberi duyunca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir ara içinden şu düşünce geçti. Rahmetli kocam oğlum Hasip'in uzun yıllar yaşayacağını söylemişti. Oysa daha genç yaşında öldü. Buna nasıl inanayım? Hasib'in sayesinde birkaç gün içinde her biri zengin olan oduncu gençler arı sıra onun annesine yardım etmeyi de unutmadılar. Gelelim şimdi Hasib'in başından geçenlere. 520. Gece Hasib'in arkadaşları tarafından kuyuda bırakıldığını anlaması uzun sürmedi. Kaderine boyun eğmekten başka yapacak bir şey yoktu. Bu karanlık ve rutubetli yerden kurtulmak için çareler düşünmeye, Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Bu arada kuyunun yanında ufak bir çıtırtı duydu ve arkasından bir toprak parçasının düştüğünü gördü. Sesin geldiği tarafa dikkat etti. Küçücük bir deliğin açıldığını ve oradan bir akrebin çıkıp kendisine doğru yaklaştığını gördü. Hemen bu zehirli hayvanı öldürdü. Sonra bu akrebin çıktığı deliği merak ederek gözden geçirdi. İçini daha iyi keşfetmek için bıçayla onu büyütmeye çalıştı. Oradan ışık sızdığını görünce sevindi. Daha büyük bir çaba sarf ederek o küçük deliği bir adamın sığacağı kadar büyüttü. Sonra oradan başını sokup içeri daldı. Burası düz bir yerdi. Bir iki adım ilerledi. Karşısında anahtarı üzerinde demir bir kapı göründü. Kapıyı açtı. Başını uzatıp içeri baktı. Gördüğü manzara olağanüstüydü. Burası cennet gibi bir yerdi. Çeşit çeşit ağaçlar, binbir renkli ve kokulu çiçekler ve de bunların ortasında büyük bir havuz göze çarpıyordu. Havuzun ortasında ufak bir tepe vardı. Burada zümrütten yapılmış ve kıymetli taşlarla bezlenmiş bir taht kurulmuştu. Havuzun etrafında da birçok altın sandalye dizilmişti. Hasip birkaç dakika bu göz alıcı manzaraya hayretle baktıktan sonra büyük bir cesaretle demir kapıdan bahçeye girdi. Pervasızca havuzun ortasında kurulu olan tahta oturdu ve kendi kendine Allah'ım dedi. Ne olurdu bu yer benim olsaydı. Bir süre böyle hayallere daldıktan sonra uyuyup kaldı. Gözlerini açtığı zaman korkunç bir manzarayla karşılaştı. Havuzun etrafındaki iskemlelerin üzerinde çeşit çeşit yılanlar oturmuş, dehşet saçan ve sinirleri bozan ıslıklar çalıyordu. Hasip bunu görünce korkuyla yerinden sıçradı. Gözleri yarı açık yarı kapalı bir halde bu tüyler ürpertici sahneyi bir daha seyretti. Bu sırada gök gürültüsüne andıran bir ses işitti. Bu sesi duyan ve iskemlelerin üzerinde oturan yılanlar ayağa kalkarak birisini karşılamaya hazırlandılar. Çok geçmeden kocaman bir ejderha Hasib'in bulunduğu tahta yaklaştı. Bu ejderhanın başının üstünde mücevherlerle süslü bir tepsi vardı. Tepside insan başına benzeyen küçük beyaz vücutlu bir yılan taşıyordu. Ejderha tahta varınca başındaki tepsiyi orada bıraktı. Tepsinin içindeki yılan o sırada dile geldi ve Hasib'e seslendi. ''Ey aziz misafir, sefa geldin, sakın kalbine korku gelmesin. Bu taht Tanrı'nın verdiği sonsuz nimetlerden birisidir. Bu gördüğün yılanların hükümdarı benim, hepsi de bana bağlıdır. Benim asıl adım Yemliha'dır. Fakat herkes bana Şah Meran der. Benden ve mahiyetimdeki yılanlardan sana bir kötülük gelmez.'' dedi. Sonra saf altından yapılmış tabaklar içinde envai çeşit meyveler getirdiler. Şahmeran meyve tabaklarını misafiri bulunan Hasip'in önüne sürerek ''Buyurunuz beraber yiyelim'' dedi. Karnı çok acıkmış olan Hasip bu meyvelerden fazlasıyla yedi. Biraz sonra Şahmeran ona sordu. ''Ey oğlu, söyle bakalım bu yerimize nasıl ve ne niyetle geldin?'' Hasip hemen büyük iyi niyetiyle başından geçenleri bir bir anlattı. Bunun üzerine Şahmeran telaşa düştü. ''Demek insanlar bizi gene rahatsız edecekler.'' Yerimizi de buldular ha. Bu kötü haber. Hasip, o benim ambarımdı. Hasip onu teselli etti. Sizin burada bulunduğunuz insanların aklına gelmez. Bu kuyuyu bilenler beni oraya attıkları için suçları ortaya çıkar diye buraya kolay kolay uğramazlar. Boş yere meraklanmayınız. Şahmeran başını sallayarak, Hasip kardeşim dedi. İnsanoğlu çok tuhaf bir yaratıktır. Hilesi ve oyunu çoktur. Emin ol, İlk defa beni gördüğün zaman nasıl ürktünse ben de seni görünce telaşa düştüm. Çünkü benim bir zamanlar Adem oğlundan bir kuyruk acım var. Beni yakalayıp hapsetmişlerdi. Az kalsın öldürüyorlardı. Ecelim daha gelmemiş olmalı ki canımı kurtardım. Fakat yine senin dediğin üzere tehlikenin bulunmadığına inanacağım. 521. gece. Hasip bunun üzerine Şahmeran'a "Bana güvendiğinize çok memnun oldum. Yalnız sizden bir dileğim var." Ben size başımdan geçenleri anlattığım halde siz bana maceranızı anlatmadınız. Ne olur anlatsanıza dedi. Şahmeran gülümseyerek Hasib'in arzusunu yerine getirmek için macerasını anlatmaya başladı. Şahmeran'ın macerası. Ey Hasib! Bir zamanlar Mısır'da İsrailoğulları kavminden Yuşa adında çok bilgin bir hükümdar vardı. Günün birinde Tevrat'ı okurken Gelecek zaman peygamberinin güzel huyları ve yüksek terbiyesi hakkında yazılar gördü. Bunları İsrail oğulları duyacak olurlarsa onun ümmetinden olmak için savaşacaklar. Oysa onun gelmesine daha yıllar vardır diyerek o yazıyı Tevrat'tan çıkarıp gümüş bir çekmecenin içine koydu. Üzerini mühürleyip küçük bir odaya sakladı. Etrafına kalınca bir duvar çekti. Birkaç yıl sonra da bu hükümdar verdi. Yerine Belkıya adındaki küçük oğlu tahta geçti. Günün birinde bu genç hükümdar hazine odasını gezerken etrafı kalın duvarlarla örülmüş küçük oda gözüne ilişti. Hemen açtırarak içerisini yokladı. Çekmeceyi bulunca içini boşalttı. Ahir zaman peygamberi Muhammed hakkındaki yazıyı okudu. O günden itibaren gönlünde bu peygambere karşı sönmeyecek bir sevgi ve bağlılık duymaya başladı. Ona kavuşmak için Tacından ve tahtından vazgeçerek yerine küçük kardeşi Kahir'i bıraktı ve tek başına seyahate çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra deniz kenarına geldi. Burada birçok gemi sefere hazırlanıyordu. Gemi reislerinden birisine bunların nereye gideceklerini sordu. Şam şehrine bağlı deniz kıyılarındaki kasabalara gideceklerini öğrenince hemen gemilerden birine bindi. Gemi o gün yelkenlerine şişirerek yola çıktı. Birkaç gün sonra ıssız bir adaya yanaştı. Yolcuların beraberinde getirdikleri yemekler bittiğinden ada meyvelerinden toplamak üzere oraya indiler. Belkiya da onların arasına katıldı. Bir ara çok yorgun düşen Belkiya bir ağacın altında uyudu. Bir süre sonra gözlerini açınca etrafta yolcuları göremedi. Gemi de çoktan gitmişti. Belkiya bu ıssız adada yalnız kaldığını anlayınca canı sıkıldı. Kendi kendine söylenmeye başladı. Allah'ım ben şimdi bu kimsesiz adada ne yapacağım? Sonunda bir kurtuluş yolu bulmak için adayı baştan başa dolaşmaya başladı. Birçok yılanla karşılaştı. Deniz kenarına gelince sahilde kayalar arasında bir kayık gözüne ilişti. Bu kayık bir zamanlar o civarlarda batmış büyük bir gemiye aitti. Dalgalara sürükleye sürükleye oraya getirmişlerdi. 522. Gece Belki ya Allah'a sığınarak... Sandala bindi ve denize açıldı. Rüzgarların ve akıntıların etkisiyle kayık birkaç gün denizde boş boş dolaştıktan sonra bizim bulunduğumuz adaya yanaştı. Kayığı emin bir yere bırakarak sahile çıktı. Bir iki adım atmamıştı ki birçok yılan ve ejderha ile karşılaştı. Ben de o sırada fil büyüklüğünde bir ejderhanın sırtındaydım. Bizi görünce korktu. Geri dönmek istedi. Hemen arkasından seslendim. Ey insanoğlu ben Şahmeranım. Hanım. ''Bunlar da benim maiyetimdir. Niye korkuyorsun? Sana biz zararları dokunmaz ki.'' dedim. Bu sözlerimden cesaret almıştı. Yanımıza daha fazla sokuldu. Bu arada sordum. ''İnsanların giremediği bu ülkeye nasıl gelebildin? Sen kimsin?'' Belki ya, başından geçenleri bir bir anlattı. Ahir zaman peygamberine aşık olduğunu anlayınca ona kötülük etmek istemedim. Yalnız ona dedim ki, ''Ben seni kolay kolay buradan salıvermezdim.'' Fakat aradığın peygambere hürmet ederek seni serbest bırakıyorum. Hemen git sandalına bin. Güney yolunu takip edersen Şam sahillerine varırsın. Yalnız senden iki şey istiyorum. Eğer ahir zaman peygamberine kavuşursan benden selam söyle ve elini öp. İkincisi kimseye bizim bulunduğumuzdan bahsetme. Belki ya bu iki şartı yerine getireceğine söz vererek sandalına bindi. Hayli yorucu ve tehlikeli bir yolculuktan sonra... Suriye sahiline vardı. Oradan da Kudüs'ü, Şerif'e geçti. Öteden beri birçok peygamberin yetiştiği bu ülkede bir gün gezerken büyük bir bilgin olan Affan adında biriyle tanıştı. Birçok gizli ilme merakı olan bu kişi, Hazreti Süleyman'ın mührünü elde etme hevesine düşmüştü. 523. Gece Hazreti Süleyman'ın bu mührü sayesinde bütün hayvanlara, kuşlara, perilere hakim olunurdu. Bu bilginin okuduğu eski kitaplara göre Hazreti Süleyman öldükten sonra yedi deniz arkasında bulunan bir adaya götürülmüş ve sanki yaşıyormuş gibi altın bir taht üzerinde oturtulmuş, yüzük de parmağında öylece duruyormuş. İşte bu yüzüğü kim elde ederse bütün dünyaya hakim olurmuş. Yine Affa'nın okuduğu kitaplarda o yedi denizi geçmek için tek bir çare varmış, o da Ayaklarının altına sürüldüğü takdirde Suyun üzerinde batmadan yüzmesini sağlayan Bir bitkiyi bulmakmış Bunu da elde etmek için Şahmeran'ı yani Beni yakalayıp beraber bağları, bahçeleri Kırları, bayırları gezmek Ve bu otu bulmak zorundaymış Çünkü Şahmeran'ın geçtiği yolların üzerindeki otlar Onu görünce dile gelip Ne işe yaradıklarını söylerlermiş Şimdi Affan Şahmeran'ı gören ve tanıyan bir kimseyi Aramakla meşgulmuş Affan Belki yanın seyahatinde birçok garip şey gördüğünü duyunca ona ''Benim de senin gibi bir amacım vardır. Ömrümün yarısını bu amaca ulaşmanın yollarını araştırmakla geçirdim. Ben Hazreti Süleyman'ı bulmak ve onun parmağındaki tılsımlı yüzüğünü elde etmek istiyorum. O yedi deniz aşırı bir adacıktadır. Denizi kolay geçmek için bir ot var. Onun suyunu bir insan ayağına sürerse karada yürür gibi denizde de yürüyebilecektir. Bu otu bulabilmek için... Senin karşılaştığın o Şahmeran'ı yakalamak gerekiyor. Onu elde etmeme yardım edersen, sen de peşinde koştuğun amaca ulaşırsın. Çünkü Süleyman'ın mührünü elde edersek, onun sayesinde her şeyi yapabiliriz. Mesela, abı hayat suyunu bulur, ondan içeriz. O zaman ölümden kurtuluruz ve son peygambere yetişiriz, dedi. Belki ya, Şahmeran'a verdiği sözü unutarak Affan'a bu konuda yardım edeceğini söyledi. O günden sonra birlikte yol hazırlığı yapmaya başladılar. Affan demirden bir kafes yaptırdı. Yanına da bir şişe sütle, bir şişe de şarap aldı. Belki ya da bir sandal bulmakla meşgul oldu. Sonunda işlerini bitirince denize açıldılar. Kısa süren bir yolculuğun ardından bulunduğum adaya ulaştılar. 524. Gece Bana görünmeden adaya yerleştiler. Affan benim her zaman geçtiğim bir yere demir kafesi açıp bıraktı. İçine ayrı ayrı kaplarda sütle şarabı koydu. Kendileri de bir yere gizlendiler. Kurdukları tuzağa kendi ayağımla düştüm. Kafesin içine girdim. Önce sütü, sonra şarabı içtim. Bunların etkisiyle sarhoş oldum. Olduğum yerde kaldım. Bunu gören Affan hemen gelip kafesi kapattı ve sahilde kendilerini bekleyen gemiye götürdü. Bir süre sonra ayıldığım zaman kendimi kafesin içinde görünce ey beni yakalayıp meçhul bir yere götürmek isteyenler. ''Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz?'' diye sormaya başladım. Affan'ın sert sesi yüzüme çarptı. ''Ey Şahmeran, sen hiç korkma. Bizden sana bir kötülük gelmez. Aradığımız bir şey vardır. Onu bulunca seni serbest bırakacağız.'' Bunun üzerine ben de ''Söyleyin, aradığınız şey nedir? Belki ben şimdiden onun hakkında bilgi verebilirim.'' dedim. Affan, ''Suyunu her kim ayağına sürerse denizde yürümesini sağlayan bir otu arıyoruz.'' Eğer bulursak denizi geçip Hazreti Süleyman'ın adasına gideceğiz. Mührünü elde etmek ve bu sayede dünyaya hakim olmak istiyoruz. Karşılığını verdi. Onların bu büyük amaçlarını öğrenince derhal kendime geldim ve Affan'ın yanında bulunan Belkiya'ya seslendim. Bana verdiğin söz bu mudur? Boşuna insanlara iyilik yaramaz dememişler. Artık yapılacak bir şey yoktu. Kadir'ime boyun eğdim ve onlarla beraber yola çıktım. Geçtiğimiz yollarda otlar ve ağaçlar hangi derde derman olduklarını söylüyorlardı. Sonunda 40 gün kadar dolaştıktan sonra aradıkları otu buldular ve çok sevindiler. Bir ara Affan bana döndü. Ey Şahmeran, senin sayende işim oldu. Seni serbest bırakacağım. Bunun üzerine ondan rica ettim. Madem ki beni serbest bırakacaksınız, bari eski yerime götürüp orada bırakınız. Bu dileğimi haklı buldular ve beni götürüp yerime bıraktılar. Serbest kalınca, siz bir şey unuttunuz, aradığınız otların arasında insana sonsuz hayatı bağışlayan bir ot vardır, onu alsaydınız işiniz tamamlanırdı. Hem de size nasihatım olsun, Süleyman'ın mührünü almaya kalkışmayınız, çünkü tılsımlıdır, yanarsınız, dedim. 525. Gece Onları pişmanlık ve hayret içinde bırakıp, beni sabırsızlıkla bekleyen ejderhalarımın yanına gittim. Onlara başımdan geçenleri anlatınca eğer bunu haber alsaydık Affan'la yayı parça parça ederdik dediler. Ademoğullarının şerrinden kurtulmak için başka bir yere taşınmayı konuşmaya başladık. Sonra bu gördüğün yere geldik. Bununla beraber yine Ademoğlunun oyunlarından yakayı kurtarmış değiliz. O hayvanların en kuvvetlisini, kuşların en yırtıcısını, balıkların en ele geçmeyenini yakalayıp emrine geçirmiştir. Onun için biz ne kadar güçlü olsak da ondan korkarız. Ey Şahmeran, sen insanoğlundan şikayet ederek onların şerrinden kurtulmak mümkündür diyorsun. O halde sana benden kötülük gelmesin diye beni yeryüzüne çıkar da anneme kavuşayım. Şahmeran gülümsedi. O senin için değil, kendisi yüzünden kırk gün demir kafeste mahpus olduğun Belkiya içindir. Evet, eğer o Kudüs'e gidip Affan'a seni haber vermeseydi, Başınıza o felaket gelmezdi. Ey hasip oğlum, en sonunda kendi ağzınla bana insan neslinin sır saklamaz, vefaya önem vermez olduğunu itiraf ettin. Eğer ben seni yeryüzüne çıkarırsam, sen de gevezelik edip benim yerime arkadaşlarına söylersin. Onlar da gelip beni öldürürler ve servetlerimizi alırlar. Ya da benim buradan kaçmama ve rahatımı bozmama neden olurlar. Oysa ben de senin gibi yaşamak isterim. Onun için sen bu konuda bir şey söyleme. Buradan çıkmaktan umudunu kes. Herhalde burası gideceğin yerden daha rahat ve güzeldir. Bu kışı burada güzelce geçiririz. Yaz olunca da Kaf Dağı'na göç ederiz. Orada bambaşka bir hayat, başka bir alem vardır. 526. Gece Hasip bu sözleri duyunca Şah Meran'ın onu yeryüzüne salı vermeyeceğini anladı. Başa gelen çekilir diyerek sabretmekten başka çare bulamadı. Yazın Kaf Dağı'nda Kışın eski yerlerinde zaman geçiren Hasip, Şahmeran'la altı yıl arkadaşlık etti. Bu süre içinde Hasip yeryüzüne çıkmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Bununla beraber annesini, akrabasını, arkadaşlarını ve özellikle doğup büyüdüğü ülkesini o kadar çok göreceği geldi ki, düşündükçe deli oluyordu, rengi sararıyor, sıkıntıdan günden güne zayıflıyordu. Şahmeran bunun farkına varmış, ve delikanlıya merhamet duymuştu. Günün birinde onu yanına çağırarak ''Hasip'' dedi. ''Sen gerçekten artık burada sıkılmaya başladın. Memleketine dönmek istiyorsun ama ne yapayım ki bu konuda sana yardım edemeyeceğim. Yalnız sana Belkiya ile Affa'nın benden ayrıldıktan sonra başlarından geçenleri anlatayım. Belki hoşuna gider. Bir süre dertlerini unutursun.'' ''Hasip'' ''Zaten bunu merak ediyordum.'' deyince Şahmeran anlatmaya başladı. Belkıyayla ile Affa'nın başından geçenler Bir süre Belkıya'yı görememiştim. Birkaç yıl sonra Mısır'a döndüklerini haber aldım. Mahiyetimde bulunan perilerden birisini oraya yollayarak ondan haber almasını emrettim. Peri Mısır'a gitti. Belkıya'nın kardeşi Mısır hükümdarının sarayına girmeyi başardı. Orada vezirlerin elinde Belkıya'nın başından geçenleri yazan bir kitabe gördü. Vezirler bunu büyük bir merakla okuyorlardı. Geç zaman bu kitabeyi okuyan vezir saraydan çıkıp ata biniciyi sırada peri atkılığına girerek veziri buraya getirdi. Ben de onun elinden Belkıya'nın macerasını aldım ve veziri yerine gönderdim. Zavallı Belkıya, şimdi manastıra çekilmiş, tahtını kardeşine bırakmıştır. 527. Gece Hasip gittikçe meraklanıyordu. ''Aman Şahım, bu hikayenin geri kalanını anlatınız, can kulağıyla dinliyorum.'' Bunun üzerine Şahmeran, Belkiya ve Affan'ın maceralarını anlatmaya devam etti. Belkiya ile arkadaşı Affan benden ayrıldıktan sonra yollarına devam etmişler. Günlerce dağ tepe, deniz, göl açtıktan sonra bir yere varmışlar. Bu yerin toprağı mis kokuluymuş. Ağaçları ve yeşillikleri çökmüş. Manzarası da güzelmiş. Hele meyvesine doyum olmazmış. Yerin taşlarıysa hep yakut, pırlanta ve zümrütmüş. İşte aradıkları yer burasıymış. Hazreti Süleyman burada mağarada yatıyormuş. O mağarayı bulmakta çok zorluk çekmemişler. Daha ilk adımlarını atar atmaz göz kamaştırıcı bir aydınlıkla karşılaşmışlar. İçeri girmişler. Mağaranın kapıya karşı olan tarafında çeşit çeşit kıymetli taşlarla süslenmiş altından büyük bir taht kuruluymuş. Tahtın üzerine genç, yakışıklı ve gayet heybetli bir kişi dayanmış yatıyormuş. Göğsünün üstüne koymuş olduğu sol elinin serçe parmağında, Kızıl Yakut'tan bir yüzük varmış ki onun ışığı bir lamba gibi bütün mağarayı aydınlatıyormuş. Belki ya bunu görünce hayretten ağzı bir karış açık kalmış. Affansa sevinç ve heyecandan ne yapacağını şaşırmış. ya'yı kolundan çekerek hadi ne duruyorsun gidip yüzüğü alalım demiş. Fakat belki ya Şahmeran'ın yani benim öğütlerimi hatırlayarak sen git al ben sana burada gözcülük edeyim diye karşılık vermiş. Affan Belkiyaya bir takım dualar öğreterek ben işimi görünceye kadar sen bunları oku diye tembih etmiş. Sonra ismi azamı okuyarak tahta doğru ilerlemiş. Tam elini yüzüğe atacağı sırada tahtın altında yatmakta olan büyük ve korkunç bir ejderha çıkıp ona doğru yürümüş ve ey Melun hırsız buradan defolup git yoksa helak olduğun gündür demiş. Affan büyük bir cesaretle bu söze önem vermeyerek Yine bir takım dualar okumaya devam etmiş. Bu sefer ejderha yüzüne karşı ateş püskürtmeye başlamış. Fakat sürekli dualar okuyan Affan'a bir şey olmamış. Tam elini uzatıp yüzüğü Hz. Süleyman'ın parmağından çıkarmaya çalışırken gök gürültüsüne benzeyen müthiş bir ses duymuş. Sakın yüzüğü alma. Affan bu sesten çok ürkerek okuduğu duayı şaşırmış. Ejderhan'ın ağzından çıkan ateşle yanıp kül olmuş. 528 gece Belki ya bu durumu görünce korku ve heyecandan düşüp bayılmış bir süre sonra ayılınca arkadaşı Affa'nın uğradığı akıbeti fibide tahtın yanında dev gibi bir adamın durduğunu görmüş Tam kaçacağı sırada Adam sen kimsin burada ne dolaşıyorsun diye sormuş Belki ya şu karşılığı vermiş ''Ben Mısır hükümdarının oğluyum Tevratta ahir zaman peygamberinin metini işittim ona aşık oldum onu aramak için gezerken şu gördüğünüz adamla tanıştım. Beni kandırıp buraya getirdi. Benim başka bir amacım yok. Bunun üzerine dev vücutlu adam belki ya'ya dönmüş. İşte oğlum demiş. Sana iyi niyetinden dolayı bir şey olmamış. Aradığın adamın gelmesine daha çok zaman var. Belki ya bunu duyunca adama teşekkür etmek istemiş. Fakat adam birdenbire ortadan kaybolmuş. Belki ya oradan çıkıp dağ tepe aşarak memleketinin yolunu tutmuş. Yolda çok garip manzaralarla ve tuhaf yaratılışlı şeylerle karşılaşmış. Sonunda uçsuz bucaksız bir sahraya varmış. Burada garip kılıklı iki büyük ordunun birbirleriyle savaştıklarını görmüş. Bir süre uzaktan bu kanlı savaşa seyirci kalmış. Akşamüstü ordulardan biri yenilmiş, bozguna uğrayıp kaçmaya başlamış. Galip gelen ordu diğer orduyu takip edip onu epeyce yıprattıktan sonra dinlenmeye çekilmiş. Bu sırada askerlerden biri Belkiya'yı görmüş ve hemen koluna yapışarak ''Sen kimsin? Buralarda ne geziyorsun?'' diye sormuş. Belkiya bu korkunç bakışlı, garip kıyafetli askerden ürkmüş ve başından geçenleri anlatmış. Kendisine sormuş. ''Siz hangi milletin askerisiniz? Sabahtan beri kiminle savaşıyorsunuz?'' Asker cevap vermiş. ''Biz devler ordusundanız. Düşmanlarımızla savaşıyorduk.'' Bunun üzerine Belkiya'nın heyecanı biraz yatışmış. Çünkü devlerin ona kötülük etmeyeceklerini anlamış ve onlardan kendisini serbest bırakmalarını rica etmiş. Asker, bizim bu konuda yetkimiz yoktur. Seni hükümdarımızın huzuruna götürelim, o serbest bıraksın deyince Belkiya, o halde çabuk beni onun huzuruna götürün demiş. 529. Gece Biraz sonra devlerin askerlerinden bir müfreze gelerek yayı alıp yüksekçe bir dağa götürmüşler. Orada altından ve mücevherden yapılma bir taht üzerinde yakışıklı bir adam oturuyormuş. yayı getiren askerlerden birisi hemen onun yanına giderek hürmetle eğilmiş. Hükümdarımız, size bu yabancı gezgini getirdik. Kendisi oğullarından olup ahir zaman peygamberine erişmek için dünyayı dolaşıyormuş, demiş. Bunun üzerine devlerin hükümdarı, Belkiya'ya iltifat ederek yanına oturtmuş ve hatrını sormuş. Sonra ne amaçla seyahate çıktığını öğrenmek istemiş. Belkiya başından geçenleri anlatınca devlerin hükümdarı son zaman Tanrı elçisine hürmeti olduğunu söyleyerek bunun için ona ikram ettiklerini söylemiş. Biraz sonra önlerine mükellef bir yemek sofrası kurulmuş. Beraber yemiş içmişler. Bir ara Belkiya, hükümdarım ben yurduma bir an önce kavuşmak isterim. ''Bana kolaylık gösteriniz.'' diye yalvarmaya başlamış. Hükümdar da ''Hele siz bir hafta kadar misafirimiz olarak kalınız. Sonra ben sizi bir ata bindirip altı aylık yolu bir saate aldırtırım.'' diye Belkiya'yı avutmuş yanında alıkoymuş. Belkiya orada bir hafta misafir olduktan sonra sekizinci gün hükümdar adamlarına emir vererek kendi atını getirtmiş. Bu hayvan diğer atlara benzemiyormuş. Başı sanki bir insan başı gibiymiş.'' Ayrıca bir kartal gibi de kanatları varmış. Hükümdarın isteği üzerine Belkiya ata binmiş. Gitmeye hazırlanırken devlerin hükümdarı ''Ey Belkiya!'' demiş. ''Bu at seni vezirlerimden Ömer'in yanına götürecek. Oradan da yeryüzüne çıkaracaktır.'' Belkiya devlerin hükümdarına teşekkür ederek oradan ayrılmış. Çok geçmeden kanadını geren at havalanmış. Altı aylık yolu bir saatte alarak Ömer'in ülkesine varmış. Vezir oğullarından birisinin hükümdarının atıyla geldiğini görünce çok şaşırmış. Hemen yanına koşmuş. Belkiya gelen veziri güler yüze karşılayarak ona her şeyi anlatmış ve hükümdarın selamını bildirmiş. Vezir Ömer, Belkiya'yı bir iki gün yanında misafir etmiş. Ona hürmet ve ikram göstermiş. Sonra onu başka bir ata bindirerek insanların bulunduğu bir ülkeye göndermiş. 530. Gece Şahmeran Belkiya'nın macerasının burasına gelince hasip ey yılanların şahı ne olur siz de Ömer'in Belkiya'ya yaptığı gibi beni insanların arasına gönderiniz. Ben size yemin ederim ki yerinizi ve hatta adınızı bile hiç ağzıma almayacağım dedi. Genç çocuk hem yalvarıyor hem de hüngür hüngür ağlıyordu. Öyle ki Şahmeran'ın etrafındaki ejderhalar bile ona acıdılar. Hepsi birden Şahmeran'a yalvarmaya başladılar. Bu genci salıverin, zavallının uzun zamandan beri burada canı sıkıldı. Kim bilir annesi onu ne kadar merak ediyordur. Onun ağlayışı yüreğimizi dağladı. Size yemin etsin, insanlar arasına karıştığı zaman bir şey söylemesin. Sonra onu serbest bırakın gitsin. Kader neyse o olur. Ejderhaların bu sözlerini dinleyen Şahmeran başını sağladı. Sonra hasibe bakarak, ah siz bilmezsiniz dedi. İnsanoğluna güvenmek doğru değildir. ''Benim ölümüme onun hamama girmesi sebep olacaktır.'' Hasibin rengi sarardı. Olduğu yerde donmuş gibi kaldı. Ejderhalar bu sözleri hayretle dinliyorlardı. Merakla sordular. ''Bu nasıl olur Şahımız?'' ''Aman bunu bize anlatın. Gerçekten biz hiçbir şey bilmiyoruz.'' Şahmeran cevap verdi. ''Bu çocuk hamama girer girmez bir şeyler olacak ve o da ister istemez sırrımızı ortaya çıkaracak ve yerimize haber verecek. İşte o zaman oğulları gelip bizi öldürecekler. Bunun için onu buradan göndermek istemiyorum. Hasip bunu duyunca bütün kutsal kitapların üzerine yemin ederek yaşadığı sürece hamama gitmeyeceğine söz verdiyse de Şahmeran, Hasip bu iş için yemin etme. Tecrübeler bize öğretti ki insanlara güvenilmez. Hasip ağlamaya başladı. Onun bu haline acımaktan kendilerini alamayan ejderhalar kurtuluşu için Şahmeran'a tekrar yalvardılar. Şahmeran onların bu ricalarını kırmak istemedi fakat kendisinde Hasib'i salı vermek cesaretini bulamadı. Böylece birkaç gün daha geçti. Bu süre içinde Hasib'in gözleri ağlamaktan kan çanağına döndü. Rengi sarardı, güçten düştü. Bunu gören Şahmeran onu avutmak amacıyla "Oğlum Hasip" dedi. "Sana belki yanın macerasının sonunu anlatayım da biraz sıkıntın geçsin." 531. gece Hasip çok şey öğrendiği bu hikayenin geri kalanını dinlemek istediğinden ''Anlatırsanız memnun olurum, kulağım sizdedir.'' dedi. Bunun üzerine yılanların şahı Belkiya'nın hikayesini anlatmaya devam etti. Belkiya, Ömer'in yanından ayrıldıktan sonra büyük bir dağ varmış. Burada çok durmayarak bulduğu bir salla denize açılmış ve yakın olan adalardan birisine yanaşmış. Orada gezinirken iki mezar arasında iki gözü iki çeşme ağlayan bir gençle karşılaşmış. Yanına yaklaşıp selam vererek bu mezarların kime ait olduğunu ve niçin ağladığını sormuş. Genç derin bir iç çekerek karşılık vermiş. Önce sen maceranı anlat çünkü benim hikayem bir hayli uzun ve yürekler acısıdır. Bunun üzerine belki ya o gence macerasını başından sonuna kadar anlatmış. Genç bunu dinleyince benim de başıma çok şeyler geldi demiş ve biraz dinlendikten sonra anlatmaya başlamış. Cihanşah'ın maceraları Ben büyük bir hükümdar olan Taygamuz Şah'ın oğluyum. Adım Cihanşah'tır. Kabil ve civarındaki şehirler hükmümüz altındaydı. Babamın bir zamanlar hiç evladı olmuyormuş. O da bu yüzden üzülüyormuş. Bir gün derdini vezirine açıp buna bir çare bulmasını söylemiş. Çok bilgin olan vezir hemen fala bakmış ve babama şu müjdeyi vermiş. Horasan hükümdarının kızıyla evlenirseniz, Bundan bir erkek çocuğunuz olacaktır. Bunun üzerine babam aynız aradındaki vezirini birçok kıymetli hediye ve bir mektupla Horasan hükümdarı Behruz Şah'a göndermiş ve Allah'ın emriyle kızını hissetmiş. Horasan hükümdarı babamın vezirini törenle karşılamış ve sarayında misafir etmiş. Ertesi gün vezir babamdan getirdiği mektubu Behruz Şah'a vermiş. Şah mektubu okuduktan sonra Kızımı Taygamuz Şahla evlendirmek benim için büyük bir şereftir, demiş. Hemen kızının düğünü için ne gerekiyorsa hazırlanmasını emretmiş. 532. Gece. Bir süre sonra Horasan hükümdarının kızı büyük bir alayla ülkemize gelmiş ve Taygamuz Şah tarafından benzeri görülmemiş şenliklerle karşılanmış. Ertesi haftada düğün yapılmış. Bundan bir yıl sonra da ben dünyaya gelmişim. Babam bir evlat sahibi olduğu için çok sevinmiş. Şehirde üç gün, üç gece şenlikler yaptırmış ve bana Cihan Şah adını vermiş. On dört yaşıma bastığım zaman bana özel hocalar ve mürebbiyeler atadı. Terbiye ve tahsilim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Üç, dört yıl içinde epey şeyler öğrenmiştim. Babam artık fazla yaşlandığı için bir gün memleketin en ileri gelenlerini çağırarak hükümdarlıktan çekileceğini ve ömrünün son günlerini ibadetle geçireceğini söyledi ve hükümet işleriyle memleket idaresini bana bıraktığını bildirdi. O günden sonra babamın tahtına oturup ülkemizi idare etmeye başladım. Günün birinde biraz eğlenmek için yanıma birkaç muhafız alarak ava çıktım. Bir süre kırlarda ve ormanlarda dolaştık. Önümüze güzel bir ceylan çıktı ve onu kovalamaya başladık. Öyle ki az bir süre içinde yerimizden bir hayli uzaklaştığımızı anladık. Yanımdaki askerlerin birçoğunun hayvanları sakatlandı. Bir kısmı da yorulup olduğu yerde kaldı. Ben hayvanları yorulup sakatlanmayan yedi muhafızla beraber Ceylan'ı kovalıya kovalıya deniz kıyısına geldim. Ceylan bize yakalanmamak için can havliyle kendini denize atmış ve yüze yüze biraz ileride bulunan bir adacığa çıkmıştı. Biz de hemen bir sal bulup karşıki adaya geçtik. Ceylan'ı orada yorgun bir halde bulduk onu yakalayıp salla geldiğimiz yere dönmek istedik. Bu sırada müthiş bir fırtına kopmuş, dağ gibi yükselen dalgalar bizi karadan epeyce uzaklaştırmıştı. Öyle ki hayatımızdan da endişe duymaya başladık. Yorulup bizimle beraber gelemeyen askerler, bir süre bizi sahilde bekledikten sonra bizden ümidi keserek geri dönmüş ve vezirimize haber vermişler. O da bizi aramak amacıyla her tarafa adamlar salmış. İzimize ulaşamayınca, Bizden ümitlerini tümden kesmişler. Bizse deniz üstünde yedi gün yedi gece devam eden fırtınayla pençeleştik. Sonunda fırtına dindi. Bindiğimiz salda bizi tanımadığımız bir sahile götürdü. Hemen karaya çıktık. Avladığımız ceylanı kesip yaktığımız ateşte kızarttık. Birkaç gün yemek yemediğimiz için onu büyük bir iştahla yedik. 533. Gece Biraz sonra silahlarımızı alıp yürümeye başladık. Bir hayli yol aldıktan sonra birdenbire karşımıza insana benzemeyen iki kişi çıktı. Bunların ikişer gözü, birer kolu ve birer kulağı vardı. Hayret içinde yanlarına yaklaştığımız zaman yırtıcı kuşlar gibi sesler çıkararak bizden ürküp kaçtılar. Onları kovalamaya başladık. Çok geçmeden bu yaratıklardan binlercesiyle karşılaştık. Arkadaşlarını kovaladığımızı görünce hepsi birden üstümüze saldırdılar. Bu kadar kalabalığa karşı gelemeyeceğimizi anlayınca geri dönüp kaçmaktan başka çare bulamadık. Onlar bize yaklaşamadan kendimizi sala attık ve hızla açıldık. Biraz sonra şiddetli bir rüzgar ve arkasından yine büyük bir fırtına baş gösterdi. Biz artık böyle şeylere alıştığımız için büyük bir soğukkanlılıkla atıldığımız bu tehlikeli maceranın sonunu beklemeye başladık. Beş gün beş gece böyle denizde dalgalar arasında sallanıp durduk. Beşinci gün kara göründü. Oraya yaklaşıp sahile çıktık. Bizden biraz ötede kapıları demirden, bembeyaz mermerden yapılmış büyük bir kale göze çarpıyordu. Etrafında insan adına hiç kimseyi göremeyince birisini o tarafa gönderdim. Ve içinde insan bulunup bulunmadığını öğrenmesini söyledim. Gitti. Biraz sonra dönerek, kalenin içi boş, hiç kimse göremedim, dedi. Bunun üzerine hepimiz merak ederek oraya gittik. Kalenin içinde hepsi mermerden yapılma gayet güzel evler, meyveler ve çiçekli bahçeler, billur gibi akan sular vardı. Büyüklüğü ve yapılışı sarayı andıran bir binaya girdik. Geniş ve ferah bir avlusu olan bu sarayın büyük salonuna geçtik. Burada öd ağacından yapılma bir taht vardı. 534. Gece Adamlarımın ısrarı üzerine çıkıp tahta oturdum. Onlar da sağımdaki ve solumdaki divanlara yerleştiler. Biz bu durumda bu ıssız şehrin garip halinden bahsederken birdenbire bulunduğumuz salona bir sürü maymun girdi ve etrafımızı çevirdi. Kötü bir amaç beslemedikleri tavırlarından anlaşılıyordu. Başlarını yere eğerek birer birer gelip oturduğum tahta kapandılar. Bir kısmı da gidip bana ve adamlarıma çeşit çeşit meyveler getirdiler. O lezzetli ve güzel meyvelerle karnımızı doyurduktan sonra maymunlar bize katır büyüklüğünde yedi köpek getirerek sırtlarına binmemizi işaret ettiler. Biz de buna itiraz etmeden bu cins köpeklerin sırtlarına bindik ve maymunların rehberliğinde yola koyulduk. Sonunda maymunlar bizi bir dağ kenarına götürdüler. Orada büyük bir yazılı taş gösterdiler. Bu taşta şunlar yazılıydı. Ey buraya gelen Ademoğlu! Bir zamanlar ben bir hükümdardım. Süleyman Peygamber gibi hayvanlar, kuşlar ve bütün yaratıklar emrime tabi olmuşlardı. Günün birinde buraya geldim. Maymunlar diyarını gördüm ve hayretler içinde kaldım. Buranın sırrını öğrenmeye ahdettim. Sonra bunu başardım. Buranın halkı bir zamanlar insanmışlar. Fakat öyle kötü huylu, fitneci ve ahlaksızlarmış ki Allah bunların başına bu yüzden birçok felaket getirmiş. Bununla beraber onlar yine de bu huylarından vazgeçmemişler. Bunun üzerine Ulu Tanrı onları bu hale getirmiş. Sakın bunlardan korkma. Kendileri maymun olmakla beraber insanlara saldırmazlar. Bunların başına şah olarak kalırsan sen de maymunlar da rahat edersiniz. Çünkü doğu tarafında bulunan dağın arkasında gulyabanilerin diyarı vardır. İşte bu korkunç yaratıklarla bu maymunlara düşmandırlar. Ara sıra saldırırlar. Fakat maymunlara bir Adem oğlu hükmederse Düşmanları olan Gulyabaniler korkar ve bir daha onlara saldırmazlar. Sakın buradan gitme, helak olursun. Bu ülkenin batı tarafında ancak 7 yıla geçilebilir. Büyük bir deniz vardır. Güney tarafındaysa ateş diyarı. Burada yanar dağlar çoktur. Vahşi ve tehlikeli yaratıklar doludur. Kuzey tarafıysa karıncalar memleketidir. Orada köpek büyüklüğünde karıncalar vardır. Bunlar insanı paramparça edip yerler. Oradan geçen yolcular yurtlarına sağ dönemezler. Bu yazıyı okuyunca üzüldüm. Fakat ne yapayım, başa gelen çekilir. Maymunlar biraz sonra beni ve mahiyetimdeki muhafızları alıp nehir kenarına götürdüler. Biraz ötede gulyabanilerin ülkesi görünüyordu. 535. gece Bu ülkeyi gösterip işaretle yakında onların kendilerine saldıracaklarını anlattılar. Gerçekten çok geçmeden maymunları gören gulyabaniler sardırıya geçtiler. Maymunların korkup bardıklarını görünce hemen yanındaki adamlarla oklarımızı alıp gulyabanilerin üzerine yürüdük. Attığımız oklar birçoğunu öldürmüştü. Ötekiler de kaçmışlardı. Bunun üzerine maymunlar bu başarımızdan dolayı çok sevindiler. Ellerimize kapanarak bağlılıklarını ve teşekkürlerini bildirdiler. O gece dönüp güzel bir uyku uyuduk. Ertesi gün adamlarıma sala yiyecek ve su vesaire koymalarını ve buradan kaçmak için hazırlık yapmalarını emrettim. Çünkü her ne kadar orada rahatım yerindeyse de insanlar arasında bulunmadığım ve memleketimden uzak olduğum için canım fena halde sıkılıyordu. Biraz sonra gönderdiğim adamlar gelip salın maymunlar tarafından bir daha buradan ayrılmamamız için parçalandığını söylediler. Artık ister istemez orada kalmaya mecbur olduk. Bu sırada kendime ve adamlarıma iyi cinsten birer at sağlayıp bulunduğum ülkeyi gezmeye ve kurtuluş çaresi aramaya başladım. En kolay yer karan karıncalar memleketini geçmekti. Geceliğin sınırı aşmayı düşündüm. Altımızdaki hayvanlar bizi karıncaların eline geçirmeden tehlikeyi atlatırdı. Bu düşünceyi gerçekleştirebilmek için ilkbaharı bekledim. Bu süre içinde maymunların bütün huylarını ve konuştukları dili öğrenmiştim. Sonunda bahar geldi. Memleketi gezip dolaşmak bahanesiyle yanıma birkaç maymunla adamlarımı alıp sınıra yakın bir köye gittim. Orada maymunlardan bir koyunla bir iki testi şarap istedim. Derhal getirdiler. Önce maymunları adam akıllı sarhoş ettim. Hepsi sızıp yattılar. Biz de bu fırsattan yararlanarak karnımızı iyice doyurduktan sonra atlarımıza binip sınırı geçtik. 536. Gece Güneş doğduğu zaman karıncaların memleketine varmıştık. Köpek büyüklüğünde olan bu karıncalar bizi görünce üstümüze saldırdılar. Adamlarından bir ikisini gözümün önünde parçalayıp öldürdüler. Ben ve sağ kalan adamlarım birlikte güç bela oradan kaçıp bir yere gizlendik. Bir süre gece yürüyerek, gündüz saklanarak epeyce yol aldık. Sonunda büyük bir sahraya vardık. Orayı geçtikten sonra karşımıza tekrar karıncalar çıktı. Bunlar da adamlarıma saldırıp geri kalanlarını öldürdüler. Ben de güç bela yakamı kurtarıp bir mucizeyle ellerinden kurtuldum. Karıncalar diyarından uzaklaşınca uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra günün birinde büyük bir şehrin önüne geldim. Fakat bir türlü şehre giremiyordum. Çünkü önümde büyük bir nehir vardı. Bu nehrinde üzerinde bir köprü yoktu. Nehir boyunca yürüyerek bir geçit ararken karşıdan bir adam bana seslendi. ''Boşuna yorulma. Bu suyun üzerinde köprü yoktur. Bu gece orada kal. Yarın sabah nehrin suyu çekilir. Karşı tarafa geçersin.'' Adamın bu uyarısından memnun olarak geceyi orada geçirdim. Ertesi gün baktım ki nehrin suyu çekilmiş. Yolda hayvanım öldüğü için şehre yaya olarak girdim. Burası güzel ve bakımlı bir şehirdi. Yalnız her yeri kapalıydı. Bunu merak ederek mahalle aralarında dolaşmaya başladım. Önüme açık bir ev kapısı çıktı. İçeri girdim. Ev sahibi karısı ve çocuklarıyla beraber yemek yiyordu. Beni görünce büyük bir misafirperverlikle içeri aldılar. Biraz dinlendikten sonra kendisine bu memleketin adını ve milliyetini sordum. Bana dedi ki, ''Biz Musa Kavmindeniz. Bu şehrin ismi de Nehrevan'dır.'' Sonra neden her yerin kapalı olduğunu sordum. Şu cevabı verdi. ''Bugün cumartesidir, iş görmeyiz. Onun için her yer kapalıdır.'' ''Şehrin önündeki nehir sularının neden çekildiğini herhalde merak etmişsinizdir. Sana bunun sebebini anlatayım. Bir zamanlar bize cumartesi günü balık tutmamamız emri verilmişti. Biz işin hilesine kaçtık. Cuma günü akşamından ağları nehre vermeye ve pazara kadar beklemeyip bol miktarda balık tutmaya başladık. Bunun üzerine cumartesi günü nehrin sularının çekildiğini gördük. Ev sahibi bunları anlattıktan sonra beni evine misafir etti.'' Ertesi gün çarşıda bulunan dükkanına gittik. Beni birçok tüccara ve esnafa tanıttı. Hepsi benim maceramla yakından ilgilendiler. 537. Gece Yurduma dönmek için ne yapmam gerektiğini kendilerine sordum. Onlar da iki yılda bir buraya Yemen'den bir kervan gelir. Bundan başka dışarıyla bağlantımız yoktur diye karşılık verince o kervanı beklemekten başka çare bulamadım. Bir gün çarşıda dolaşırken Tellal'ın birinin şöyle bağırdığını işittim. Güzel bir cariye ile bin altın kazanmak isteyen kim varsa bana gelsin. Tellal'ın vaat ettiği her iki şeye de şiddetle ihtiyacım olduğu için sevindim. Beni alıp bir tüccara götürdü. Tüccar, sana bin altınla güzel bir cariye vereceğim. Ama bir şartım var. Senden bir şey isteyeceğim ve sen de bunu yapacaksın. Bu şartı kabul ettiğimi söyleyerek emirlerine amade olduğumu da ekledim. Bunun üzerine tüccar beni konağına götürdü ve o gece... Peri gibi güzel bir cariye ile gerdeğe girdim. Sabahleyin de elime bin altın saydıktan sonra beni şehirden epeyce uzak olan bir dağın eteğine götürerek beraberinde getirdiği deveyi kesti. Karnını yardı ve içini temizledikten sonra bana döndü. Yapacağın iş budur. Şu devenin karnına girip saklanacaksın. Biraz sonra büyük kartallar gelip bulunduğun devenin leşini dağa kaldıracaklar. Yere konulduğunu anlayınca hemen oradan dışarı çıkarsın. O zaman kuşlar seni görünce kaçacaklar. Sen de odağın tepesinde bulunan mücevherattan toplayıp bana atacaksın. Ondan sonra kolayca aşağı inersin. Çünkü iniş çıkış gibi zor değildir. Bu teklifi ağır bulmakla beraber itiraz etmedim. Çünkü bir kere söz vermiştim. Tüccarın verdiği emirleri yerine getirip devenin karnına girdim. Bir süre sonra havalandığımı hissettim. Kartalların gelip içinde bulunduğum deveyi kaldırdıklarını anladım. Havasızlıktan boğulma derecesine geldiğim halde sabrettim. Sonunda dağın tepesine geldiğimi fark ettim. Hemen bulunduğum yerden çıktım. Kuşlar gerçekten beni görünce ürküp dağıldılar. 538. gece Orada bulunduğum, bulduğum kıymetli taşlardan toplayıp aşağıda bekleyen tüccara attım. O da bunları heybesine doldurduktan sonra beni yalnız bırakıp atına bindi ve şehre yollandı. Etrafı korkunç uçurumlarla çevrilmiş olan bu dağ başında yalnız kalınca bir kurtuluş çaresi düşünmeye başladım. Burada açlıktan ölmek veya yırtıcı kuşlara yem olmaktansa herhangi bir uçurumdan her türlü tehlikeyi göze alarak inmek daha hayırlıydı. Dolana dolana daha az eğimli bir uçurum gördüm. Taşlara tutunarak kendimi aşağı salıverdim. Elbisem paramparça oldu. Ellerim, diz kapaklarım kan içinde kaldı. Baygın ve bitkin bir halde aşağı inebildim. Kendime gelebildiğim zaman yürümeye başladım. Bir süre sonra karşıma büyük bir bina çıktı. Kapısını bularak içeri girdim. Beni ihtiyar bir adam karşıladı. Kim olduğumu sordu. Başımdan geçenleri anlattım. Halime acıdı. Beni misafir ederek bulunduğumuz saray hakkında bilgi verdi. Buraya kuşlar tekkesi derler. Süleyman Peygamber bir zamanlar burayı kuşlara tahsis etmiş. Bütün kuşlar haftada bir gelip burada toplanıyorlar. Ben de onların piriyim. Adım Şah Mürktür. Sonra kolumdan tutarak sarayın zengin döşemeli odalarını gezdirdi. Sonunda bir kapıya geldik. Önüne durup, bunu açıp içerisini göstermek doğru olmaz ama hadi sen fena bir adama benzemiyorsun dedi ve ilave etti. Burada bir süre misafir ol. Sonra seni yırtıcı ve büyük kuşların birisiyle memleketine yollarım. O akşam orada kaldım. Ertesi gün ihtiyar bana bir deste anahtar verdi. Oğlum, ben kuşların ziyafetine gidiyorum. Sana bütün kapıların anahtarlarını teslim ediyorum. O demir kapıdan başka hangisini istersen aç. Sözümü dinlemezsen çok pişman olursun. İhtiyar gidince o demir kapının yanına verdim. Epeyce tereddüt ettikten sonra açtım ve içeri girdim. Burası çok güzel ve gönül açıcı bir bahçeydi. Arkasında altından yapılma bir köşk vardı. Önünden bir su akıyordu. Yanı başında da yine altından bir taht kurulmuştu. Bu güzel manzaralı cennet misali yerde dolaşmaya başladım. O sırada havadan üç beyaz güvercin bulunduğum yere indiler. Onlara görünmemek için bir yere saklandım. Güvercinler havuz başına gelince silkinip üstlerindeki tüyden elbiselerini attılar ve üç güzel kız oldular. Derhal havuza atlayarak yıkanmaya başladılar. 539. gece En küçüğü özellikle güzelliğiyle göze çarpıyordu. Ben hayatımda böyle bir dilber görmemiştim. Ona aşık olmuştum. Gözlerim karardı. Başım döner gibi oldu. Sonunda düşüp bayıldım. Kendimi topladığım zaman başucumda ihtiyarın durduğunu gördüm. Bana anlamlı anlamlı bakarak, ben sana o kapıyı açma demedim mi? diye sitem etti. Bir iştir oldu. Zaten cezamı çektim. En küçüğüne fena halde tutuldum. Bu kızlar neyin nesidir? dedim. İhtiyar başını salladı. Oğlum, Bunlar peri hükümdarının kızlarıdır. Yılda bir buraya gelip yıkanırlar, sonra yurtlarına dönerler. Onlara kavuşmak pek güç ama ben sana acıdığım için bir akıl öğreteceğim. Bu kızlar gelecek yıl tekrar gelecekler. O zaman küçüğünün kanatlı elbiselerini alıp saklarsın bir yere gidemez. Sana varmaya mecbur olur. Ben de o zaman aranıza girer nikahınızı kıyarım. İhtiyarın bu sözleriyle teselli olarak bir yıl bekledim. Sonunda peri kızlarının gelme zamanı yaklaştı. Bahçede bir yere saklandım. Çok geçmeden havada göründüler. Yavaş yavaş havuzun başına inip soyundular. Tam yıkanıp çıkacakları sırada küçüğün elbisesini aldım ve bir yere sakladım. Kızlar kardeşlerinin elbisesini ne kadar aradılarsa da bulamadılar. Bunun üzerine ikisi uçup küçük kız kardeşlerini orada bırakmak zorunda kaldılar. Bunu görünce hemen ortaya çıktım. Kız elbisesinin bende olduğunu anlamıştı. İstedi ama vermedim. Ve onu sevdiğimi, kendisine sahip olmak için böyle bir işe giriştiğimi söyledim. Kız çaresiz teklifimi kabul etti. Benimle beraber ihtiyarın yanına geldi. İhtiyar nikahımızı kıydı. Düğünümüzü ailemin yanında yapmak için ona kanatlı elbisesini verdim. Onu giydi ve beni yanına alıp havalandırdı. Oradan ayrılmadan önce ihtiyar bana memleketine vardıktan sonra sakın kanatlı elbisesini verme dedi. 540. Gece Peri kızıyla uça uça memleketimize vardık. Büyük bir törenle karşılandık. Birkaç gün sonra düğünümüz yapıldı. Yerdeye girdiğimiz gece artık korkum kalmadığı için Sevce'nin kanatlarını açıkta bırakmıştım. Bunu gören peri kızı benim bu hareketimden yararlanarak kanatlarını giydi ve açık olan pencereden uçup gitti. Bunun farkına varıp pencereye gelene kadar onun karşımızdaki binanın damında durduğunu gördüm. Oradan bana seslendi. ''Ben babamın rızasını almadan seninle yaşayamam. Gidip ailemin gönlünü yapacağım. Eğer beni seviyorsan arkamdan gevherneyin kalesine gel.'' dedi. Peri kızı bunu söyledikten sonra uçup gitti. Ben de düşüp bayıldım. Kendime geldiğim zaman etrafımda babam, annem ve saray adamlarını gördüm. Babama her şeyi anlatıp peri kızının kalesine gideceğimi söyledim. Babam buna çok üzüldü. ''Oğlum bilmediğin bir yere nasıl gidersin?'' Sana kavuşuncaya kadar neler çektim? Şimdi yine mi kaybolacaksın? Bununla beraber biraz sabret, o kalenin nerede olduğunu öğreneyim. Ondan sonra seni oraya gönderirim. Babam bunu söyledikten sonra beni avutmak amacıyla bana ayırdığı saraya birçok güzel cariyeler, rakkaseler, çalgıcılar yolladı. Fakat ben hiçbirisiyle teselli olmuyor. Peri kızının hayalini bir türlü gözümün önünden ayıramıyordum. Aylar geçtiği halde babamın kalenin yerini öğrenmek konusunda sarf ettiği emek bir sonuç vermiyordu. Bir gün Hint hükümdarlarından birisi bize savaş ilan etmişti. Bu fırsattan yararlanarak babamdan savaşa katılmak için izin istedim. Babam da izin verdi. Ordumuzun başına geçip birkaç günlük bir savaştan sonra düşmanı geri püskürttüm. Sonra birdenbire kimseye haber vermeden Gevhermeğin kalesini bulmak için yola koyuldum. İki aylık bir yolculuktan sonra Irak'a vardım. Orada sorup soruşturdum. Hiç kimse Gevherni'nin kalesinin nerede olduğunu bilemedi. Oradan kalkıp Nehrivan şehrine yollandım. Bir süre şehirde dolaştım. Sonra yine o sokaklarda Çağran Tellal'la karşılaştım. Teklif ettiği işe razı olduğumu söyledim ve onunla birlikte tüccarın konağına gittik. Bu tüccar daha önce beni devenin karnına sokup dağın eteğine bırakan adamdı. Ne Tellal ne de tüccar beni tanıyabilmişti. Tıpkı ilk seferde yaptığı gibi beni boğazladığı devenin içine sakladı. Yine dağın eteğine koydu. Çok geçmeden kartallar gelip deveyi dağın tepesine çıkardılar. Oraya varır varmaz yanımdaki bıçakla devenin karnını yarıp çıktım. Tüccara biraz kıymetli taş atarak oradan kayalıklardan tutuna tutuna aşağı inip Şahmürgün kuşlar tekkesine gittim. 541. Gece İhtiyar beni görünce hayrette kaldı. Başımdan geçenleri anlatınca... ''Oğlum'' dedi, ''Ben sana kızın kanatlarını iyi sakla diye tembih etmemiş miydim? Sözümü tutmadın. Bunun üzerine ihtiyarın ayaklarına kapanarak af diledikten sonra, ''Babacım'' dedim, ''Ne olursa senden olur. Benim derdimin dermanı sendedir.'' ''İhtiyar, o günden beri kızlar buraya gelmiyor. Yerlerini de kimse bilmiyor. Bununla beraber ben buraya gelen kuşlardan gevherneyin kalesinin yerini öğrenirim.'' dedi. Bir iki gün sonra ihtiyar bana büyük bir kuşu göstererek, evlat dedi, adı Zümrüdüanka olan bu kuş, senin aradığın kalenin nerede olduğunu bilir. Hemen kuşa yalvarmaya başladım. Ey merhametli ve güzel kuş, ne olur beni sevgilimin bulunduğu kaleye götür. Kuş bunu duyunca halime acımış olmalı ki, beni sırtına alarak altı aylık mesafede olan Billur Dağı'na götürdü ve orada bırakmak istedi. Ayaklarına kapanarak beni kaleye kadar götürmesini tekrar rica ettim. Kuş, perilerden korktuğunu, onun için fazla ileri gidemeyeceğini söyledi. Ona bir şey olursa kendisini kurtaracağımı söyledim. Bunun üzerine kuş beni alarak bir daha bıraktı ve karşıda pırıl pırıl parlayan bir yeri göstererek ''İşte aradığın kale burasıdır, artık kendin de gidebilirsin.'' dedi. Oradan kalkıp yürümeye başladım. Çok geçmeden bir taşı altın, bir taşı gümüşten yapılmış büyük bir kaleye vardım. Oraya ayak basar basmaz... Bir takım garip kılıklı insanlar karşıma çıktı. Beni zindana attılar. Meğer orası Gevherney'in kalesiymiş. Peri hükümdarının kızı benden kaçtıktan sonra memleketine dönüp babasına her şeyi anlatmış ve ona fazlasıyla aşık olduğumu ve mutlaka arkasından geleceğimi söylemiş. 542. Gece Onun içinde peri hükümdarı kale muhafızlarına insanlardan kim gelirse muhakkak yakalayıp hapsedin, sonra huzuruma çıkarın.'' diye tembih etmiş. Periler beni yakalayıp hapse attıktan sonra hükümdarlarının huzuruna çıkardılar. O da beni sorguya çekti. Hiçbir şeyi gizlemeyerek gerçeği anlattım. Peri hükümdarı benim fedakarlığıma ve sadakatime hayran kalarak derhal kızını çağırdı ve bizi birbirimize kavuşturdu. Bir süre orada iyi bir hayat yaşadık. Sonra yurdumu özledim. Kayınpederime memleketime gideceğimi söyledim. İzin vererek beni ve kızını bir altın tahta oturttu ve ve dört ifrite bizi taşımalarını emretti. Onlar da kuş gibi uçarak memleketime doğru yola çıktılar. Kabil'e yaklaştığımız zaman iki büyük ordunun çarpıştığını gördüm. Çok geçmeden bu ordulardan birinin babama, diğerinin de onun amansız düşmanı Hint hükümdarına ait olduğunu anladım. Hemen bizi taşıyan ifritlere emir vererek onları babamın düşmanlarının üzerine saldırdım. İfritler birkaç saat içinde onları bozguna uğrattılar ve bir kısmını kaçmak zorunda bıraktılar. Düşman gittikten sonra babamla buluşup beraberce şehre gittik. Bir süre orada kaldıktan sonra eşimin isteği üzerine Gevherney'in kalesine döndüm. Altı ayda orada oturduk. Tekrar babamın yurduna döndük. Şehre varmadan evvel bir yerde konaklayıp çadır kurduk. Bu sırada ben yakmak için odun aramaya başladım. İfritler de başka bir işe dalmışlardı. Yalnız kalan Zevcem büyük bir kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Onu kurtarmaya koşuncaya kadar zavallı, Ruhunu teslim etmişti. Ne yapalım? Kaderde ne yazılıysa o olur diyerek oraya gömdüm. Bu gördüğün mezar onundur. Hayatımın sonuna kadar burada, başucunda bekleyeceğim. Yanında boş bir mezar var. Son nefesimi verince oraya, yanına gömüleceğim. 543. Gece Cihan Şah burada macerasını bitirince belki ya Gerçekten maceranız çok acıklıymış. Fakat ölenle ölünmez, gel seninle insanların olduğu yere gidelim, demiş. Fakat Cihan Şah bu teklifi kabul etmemiş. Belki ya da, öyleyse yurduma dönmek için bana yol gösteriniz, diye rica etmiş. O da bu dileğini yerine getirmiş ve yolu tarif etmiş. Bunun üzerine Belki ya, hemen o gün yola çıkmış. Bir hayli yol aldıktan sonra Hızır İlyas'ın sarayına varmış. Burada kapıcıya Mısır'ın yolunu sormuş. Kapıcı gülümsemiş ve... ''Mısır buradan bir yıl uzaklıktadır. Hızır'ı bekleyin. O sizi oraya kolayca ulaştırır.'' demiş. Biraz sonra Hızır İlyas gelmiş. Belki ya kendisine macerasını anlatınca Hızır onun elinden tutarak bir anda Mısır'a götürmüş ve sarayının önüne bırakmış. Belki ya böylece ailesine kavuşarak mutlu olmuş. İşte Hasip ile Belkiya böylece memleketlerine döndüler. Kardeşi her ne kadar ona taht ve tacını geri vermek istediyse de kabul etmedi. Bir tekkeye çekilerek ömrünün sonuna kadar oradan ayrılmadı. Şahmeran böylece Belkiya'nın hikayesini bitirdi. Hasip yalvararak, Allah size uzun ömürler versin. Belkiya gibi beni de memleketime, akrabalarımın yanına gönderirseniz ne olur. Size verdiğim sözü tutmaya yemin ederim. Deyince Şahmeran biraz yumuşadı. Bu konuda kesin söz verirsen kabul ederim. Yalnız gittiğin yerde sakın hamama girip, Canımın tehlikeye girmesine neden olma. Bunun üzerine Hasip büyük yeminler etti. Şahmeran birçok altın ve mücevherle birlikte onu adamlarının birisi aracılığıyla yeryüzüne çıkardı. Hasip kendini bir zamanlar odun topladıkları dağda bulunca sevindi. Oradan yolu kolayca bulup annesinin yanına gitti. Evladını büsbütün kaybettiğini zanneden anne onu görünce sevincinden çılgına döndü. Hasip Şahmeran'a verdiği söz üzerine annesine nereden geldiğini, ve başından geçenleri anlatmadı. Yalnız annesine kaç yıldır kayıp olduğunu sordu. O da, oğlum tam iki yıl seni göremedim diye cevap verdi. Hasip buna hayret etti. Biraz sonra şuradan buradan konuşurlarken arkadaşlarını sordu. Annesi hepsinin tüccar olduklarını, ara sıra gelip yardım ettiklerini söyledi. 544. Gece Hasip annesine onları görmek istediğini söyledi. Kadın kalkıp oğlunun arkadaşlarının evlerine gitti. Onlara Hasib'in sağ salim döndüğünü müjdeledi. Arkadaşları: "Eyvah! Şimdi Hasib bizi hükümdara şikayet eder. Onun için ona biraz para verip gönlünü almalıyız." diyerek yanlarına bir miktar para aldılar ve Hasib'in evine gittiler. Karşı karşıya gelince onu kucaklayıp kendisine yaptıkları kötülükten dolayı kendilerini affetmesini rica ettiler ve beraberlerinde getirdikleri para ve hediyeleri verdiler. Hasip'in arkadaşları merak içindeydiler. Ona şimdiye kadar nerede kaldığını sordular. Genç çocuk hiç cevap vermeyerek konuyu kapattı. Hasip böylece tam 7 yıl rahat ve mutluluk içinde yaşadı. Şah Mera'nın sırrını kimseye söylemediği gibi hamamada hiç gitmedi. Onun yaşadığı şehirde Gerezban adında bir hükümdar vardı. Bir gün bütün vücudunu kıpkırmızı yaralar içinde bırakan kötü bir hastalığa tutulmuştu. Her ne kadar hekimlere başvurduysa da hastalığı geçeceği yerde büsbütün artmıştı. Bu hükümdarın Şemhur adında gayet bilgili ve sihirbaz bir veziri vardı. Hükümdarının hastalığına çare bulmak umuduyla ne kadar tıp ve hikmet kitabı varsa hepsine başvurdu. Sonunda bu kitapların birinde bu hastalığın ilacını buldu. O da Şahmeran'ın etiydi. Eğer bu eti yiyecek olursa iyileşecekti. Yerezban bu haber alınca memnun oldu memleketin her köşesine tellallar bağıtarak, her kim ki Şahmeran'ı yakalayıp getirirse onu zengin edeceğini ve istediği vilayete vali olarak atayacağını ilan etti. Fakat günler geçtiği halde kimse gelip müracaat etmemişti. Çünkü Şahmeran'ın yerini Hasip'ten başka kimse bilmiyordu. O da sesini çıkarmıyordu. Zihirbaz vezir Şemhur bütün şehir halkının hamama gönderilmesini, ve onların arasında hangisinin vücudunda beyaz lekeler çıkarsa onu yakalamalarını, böylece Şahmeran'ın yerini keşfedeceklerini hükümdara anlattı. Hükümdar, derhal hamamcıları yanına çağırarak, bütün şehir halkının bedava hamama girmelerine izin vermelerini emretti. Bir taraftan da her hamama bir memur göndererek, her kim yıkadık, yıkandıktan sonra vücudunda beyaz lekeler çıkarsa saraya getirmelerini bildirdi. 545. Gece Hükümdarın bu emri üzerine şehir halkı sıra sıra hamama gitmeye başladı. Sonunda sıra hasibe gelmişti. Her ne kadar hamama gitmemek için çareler aradıysa da başarılı olamadı ve ister istemez hamama gitmek zorunda kaldı. Hasip hamama gidip yıkanınca vücudunda beyaz beyaz lekeler çıkmaya başladı. Bunu gören memurlar hemen onu yaka paça yakalayarak hükümdarın huzuruna çıkardılar. Gerezbanşah hasibi iyi karşılayarak yanına oturttu. Vezir Şemhur da hasibi getiren adama bin altın ödül verip gönderdikten sonra hükümdarın yanına geldi. Yanında duran hasibi selamlayıp hatırını sordu. Sonra ondan vücudunun bir kısmını göstermesini rica etti. Genç çocuk göğsünü açtı. Vezir hükümdara hasibin vücudundaki lekeleri gösterip dedi ki ''Bakınız ulu hükümdarım, bu lekeler sayesinde sizin derdinize derman bulunacak.'' Hasib şaşırmış gibi yaptı. Vezir Şemhur bu sözleriyle ne demek istiyordu? Lafa karışarak, hükümdarım dedi. Gerçi benim babam büyük bir bilgindi ama ben onun aksine cahil biriyim. Sizi iyi edecek bir ilacım veya ufak bir kudretim yoktur. Sizin uğrunuzda hayatımı bile feda etmeye hazırım. Bunun üzerine Şemhur, Hasib'in sırtını okşayarak, oğlum dedi, senden ilaç istemiyorum. Yalnız bize Şahmeran'ın bulunduğu yeri söyle yeter. Seni istediğin şehrevali yapar, ölünceye kadar rahat ve mutlu yaşatırım. Hasip hiçbir şey söylemek istemiyordu. Ben onu nerede bulayım? İsmini bile ilk defa sizden işitiyorum, diyerek yalvarmaya başladı. Tatlılıkla yola gelemeyeceğini anlayan vezir, derhal muhafızlara emir vererek kendisini bayıltıncaya kadar dayak attırdı. Hasip gene bir şey bilmediğini söyledi. Hükümdar bunun inadına ve bir şey söylememesine kızarak Celata şu emri verdi. Derhal bu oğlanı alıp dar ağacına götür. Canını öbür dünyaya yolla. 546. Gece Ölmektense Şahmeran'ın yerini göstermek daha iyidir. Ben onları kuyuya kadar götürür bırakırım. Elbette onlar nasıl olsa oradan çıkamayacaklar diye düşündü. Sonra bu sırada yanına gelen vezire artık konuşacağını söyledi. Ve onu alarak mağaranın bulunduğu yere götürdü. Kuyu göstererek işte Şahmeran bu kuyunun içindedir. Şemhur hemen bir şeyler okumaya başladı. Çok geçmeden kuyunun içi açıldı. O eski daracık kapı şimdi genişlemişti. Kocaman bir ejderha ortaya çıktı. Başının üstünde bir altın tabak tutuyordu. Tabakta şahmeran duruyordu. Gözlerini etrafa çevirdi. Hasibi görünce hain dedi. Sözüne bağlılık göstermedin. Benim kanıma girmekten ne fayda göreceksin? Hani yalvarıp yakarışların? Ben çok iyi bilirim ki İnsanoğlunda hiç vefa ve sadakat yoktur. Ne yapalım? Alnımızda bu yazılıymış. Vezir Şemhur Şahmeran'ı gördü. Hemen ona elini uzatarak tutmak istedi. Şahmeran, bana elini uzatma. Yoksa pişman olursun. Dişlerimle senin vücudunu delik deşik ederim, dedi. Sonra Hasibe dönerek ilave etti. Beni sen al, koynuna sakla. Hasibe yaptığına pişman olmuş bir çocuk gibi davranıyordu. Şahmeran'ı alıp koynuna koydu. Saraya dönerken yolda Şahmeran'a dedi ki, ''Şahım, galiba senden hükümdarın derdine derman isteyecekler. Evet, sen benim etimi hükümdara yedireceksin. Olu Şahmeran'ım, seni öldüreceklerini bilmiyordum. Beni idam sehpasına götürüp tehdit ettiler. Korktum, sana bir şey yapamazlar ümidiyle yerini gösterdim. Kötü bir niyetim yoktu. Sana karşı öyle mahcubum ki, yaptığımı hatırladıkça yerin dibine geçeceğim geliyor.'' 547. Gece Şahmeran hasibit teselli ederek Ey Hasib dedi. Senin temiz kalpliliğine biteceğim yoktur. Kadar böyleymiş. Ben bin yıl yaşadım. En sonunda ecel şarabını içecek değil miyim? Bu şehitlik herkese nasip değildir. Sana ölmeden bir öğüt vereyim. Sen bana ettin fakat ben sana etmem. Zira kötülük hoş bir şey değildir. Bu meylun herif sana beni öldürmeni teklif ederse sakın kabul etme. Katil olursun. Bırak Vezir Şemhur beni boğazlasın ki katil o olsun. Ben de şehit gideyim. Beni öldürdükten sonra bir çömlek içine koyup kaynatacaklar. Sakın benden ilk çıkan suyu içme. Vezire içilmeye bak. Eğer bu dediklerimi yaparsan çok faydalı şeyler görürsün. Hasip bu öğütleri tutacağına söz vererek bu son iyiliğinden dolayı ona teşekkür etti. Artık saraya varmışlardı. Şemhur Hasip'in yanına yaklaşarak buyuran bir tavırla Hadi çabuk. Şahmeran'ı çıkar, boğazla deyince hasip ağlamaya başladı. Şemhur fena halde kızarak delikanlıya çıkıştı. Bir yılan için bu kadar ağlanır mı? Sonra hasibin elinden alıp Şahmeran'ı boğazladı. Bu sırada hükümdarın bir adamı gelmişti. Adam Şemhur'u çağırdı. Vezir hemen hasibe Şahmeran'ın cesediyle iki şişe vererek al bunu dedi. Kaynat, ikinci suyunu bana bırak. Bende bel ağrısı var. Bu su çok iyi gelirmiş. İlk suyunu sen iç. Ne hastalığın varsa geçer. Şemhur, Şah'ın huzuruna girince, Hasip Şahmeran'ın cesedini kaynattı. İlk suyunu vezire bıraktı. İkinci suyunu alelacele içti. Şahmeran'ın cesedi, konulduğu çömlekte kaynamaya başlayınca, her bir tarafı ayrı ayrı, ben Şah'ın hastalığına ilacım gibi sözler söyleyerek, nasıl ve ne zaman kullanılacaklarını açıklıyordu. Biraz sonra Şemhur geri dönmüştü. Sert bir sesle hasibe, hadi bana ikinci suyu ver, diye seslenince hasip derhal birinci suyu koyduğu şişeyi uzatıp, buyurun işte arzu ettiğiniz ikinci su, afiyetle içiniz. Vezir Şemhur memnuniyetle suyu içti. Çok geçmeden karnı şişmeye, midesi ağrımaya başladı. Yarım saat kadar acı içinde kıvrandıktan sonra can verdi. Bunu gören hasip, Şahmera'nın son dediklerinin çıktığını görünce çok sevindi. 548. Gece Vezirin ölüme hemen her tarafa yayıldı. Hükümdarın buna fena halde canı sıkıldı. Ne yapacağını şaşırdı. Çünkü ondan şifa bekliyordu. Hasib'i yanına çağırdı. Ona dert yanmaya başladı. Evladım, vezirim öldü. Artık ben bu müzmin hastalığımı nasıl tedavi edeyim? Bana bir çare bulabilecek miyiz? Hasip hükümdarın eteğini öperek dedi ki, Hükümdarım, bu konuda hiç düşünmeyin. Sizi bir gün içinde iyi edeceğim. Hastalığınızın ilacı bendedir. Sonra çömlekteki şahmeranın başını çıkarıp hükümdara verdi ve yemesini söyledi. Hükümdar onu yedi. Çok geçmeden vücudunda biraz kaşıntı duydu ki bu hastalığın geçeceğinin ilk belirtisiydi. Hasip izin alarak eve gitti. Yolda karşılaştığı ağaçlar, otlar hep dile gelip ne işe yaradıklarını söylüyorlardı. O da bunlardan epeyce yararlandı. O gece sabaha kadar uyumadı. Kalbi heyecanla çarpıyordu. Acaba hükümdar kurtulacak mı diye düşünüyordu. Şafak sökünce hemen sarayın yolunu tuttu. Oraya vardığı zaman hükümdarın sağlığını sordu. Hükümdar hissedilecek derecede iyileştiğini söyledi. Hasip buna memnun olarak Şahmeran'ın gövdesini verip yemesini tavsiye etti. Bunun üzerine hasibe iyice güvenen hükümdar onu alıp iştahla yedi. Çok geçmeden vücuduna bir kuvvet geldiğini hissetti. Yüzüne renk gelmişti. Üçüncü gün olunca Hasip, Şahmera'nın kuyruğunu çıkarıp hükümdara verdi. O da onu yedikten sonra, Hasip'in tavsiyesi üzerine, ertesi gün hamama gitti ve iyice yıkandı. Vücudundaki bütün hastalıklar, çıbanlar gitti. Hükümdar bu işe çok sevindi. Saraya döner dönmez, Hasip'i yanına çağırdı. Onu büyük bir sevgi ve saygıyla karşıladı. Yanına oturttu ve ona iyileştiğini müjdeledi. Biraz sonra hükümdarın emri üzerine, Büyük bir sofra kuruldu. Hasip bunu görünce kalkıp evine gitmek istedi. Hükümdar onu tutarak niçin gitmek istediğini sordu. Hasip başını önüne eğdi. Benim gibi fakir bir delikanlı, sizin gibi yüksek bir hükümdarla beraber aynı sofrada nasıl yemek yemeye cesaret eder? 549. Gece Hükümdar Gerezdan, Hasip'in terbiyesine hayran kaldı. Oğlum, ben bu sofrayı senin için kurdurttum. Otur, burası senin evin sayılır. Hasip gülümsedi, emir sizindir diyerek hükümdarın sofrasına oturdu. Yemeklerini bitirdikten sonra hükümdar emir vererek birkaç saat içinde sarayda büyük bir divan kurulacağını halka bildirmelerini istedi. Çok geçmeden şehrin her tarafına tellallar çıkarıldı ve hükümdarın emri halka bildirildi. Kısa süre içinde sarayın içindeki büyük divan memleketin en tanınmış kişileriyle dolmuştu. Hükümdar o sırada vezir elbisesi giydirdiği Hasip Keramüddin'i onlara takdim ederek, bu delikanlı beni hastalığımdan kurtardı. Onu ödüllendiriyorum ve ölen vezir Şemhur'un yerine kendime vezir olarak atıyorum. Bundan sonra onun emirlerine itaat edeceksiniz. Bunun üzerine bütün devlet adamları birer birer kalkıp, Hasip Keramüddin'in elini sıkıp yeni görevinden dolayı onu kutladılar. O günden sonra bu büyük rütbeye erişen Hasip, annesini alarak, Hükümdarın kendisine tahsis ettiği büyük bir saraya taşındı ve görevine layık bir adam olarak gecesini gündüzüne katarak babası gibi bilgi edinmeye başladı. Kısa sürede bilgisi arttı. Özellikle babasından kalan o beş kağıttaki bilgiler ona çok yardım etti. Böylece büyük bir adam olan Hasif ömrünün sonuna kadar mutlu ve rahat bir hayat geçirdi. Şehrazat anlattığı masalı burada bitirdikten sonra hükümdara döndü. Sevgili hükümdarım dedi. Simbat'ın hikayeleri Şahmeran'ın masalından daha güzeldir. Öyleyse yarın akşamda onu anlatırsın.